Peygamberin ıslığı. Geç antik çağ sözlü kültürü, yazılı kültürü ve Kur'an. George Archer. 2024. Bölüm 1. Sözlü bir performans olarak Kur'an. Bu, kendi elimle yazdığım bir yazı. Elim kaybolacak, ama yazı kalacak. Arapça bir gravürden yaklaşık 8. yüzyıl. Tartışma. Kur'an, ilk olarak, neredeyse hiç resmi literatürün olmadığı bir ortamda ortaya çıktı. 7. yüzyılın başlarında geç antik Batı Arabistan'ın kitaplar gibi uzun ve karmaşık yazılar yarattığını, tercüme ettiğini veya kopyaladığını gösteren hiçbir şey görmüyoruz. Kur'an muhtemelen Arapça dilindeki terimin bizim anladığımız anlamıyla ilk kitaptır. Dolayısıyla Kur'an, daha sözlü düşünce biçimlerinden daha okur yazar biçimlere doğru bu kademeli kültürel zihniyet değişimini yansıtır. Kur'an'ın en eski pasajları derin bir sözlü kültürle, o kültüre ve o kültür tarzında konuşur. Kur'an sureleri tezahür etmeye devam ettikçe, sözcükleri içinde okur yazar düşüncenin giderek daha fazla işareti ortaya çıktı. Kur'an her zaman sözlü bir eserdir. Ancak ortaya çıktığı yıllar boyunca geleneksel olarak yaklaşık milattan sonra 610 ile 632 olarak yeniden yapılandırılmıştır. Orada giderek daha okur yazar düşünce biçimleri de bulunmuştur. Kur'an'ın düşünce sistemleri baştan sona sözlüdür. Ancak peygamberinin hayatının sonuna doğru Kur'an'da benzer şekilde yazının ve okur yazar insanların zihniyetlerinin kişisel ve kültürel bir kucaklanmasına işaret eder. Kur'an-ı Kerim, sözlü bir eser olup, aynı zamanda yavaş yavaş edebi bir metne dönüşmektedir. Giriş, Kur'an okunmak için değil, söylenmek için yaratılmıştır. Geç antik dünyanın bu dikkat çekici ve özgün eseri belirli bir kişi için ne ifade ediyorsa veya ne anlama geliyorsa, Kur'an'ın özü sağlamdır. Kur'an bir kitap olarak yazılmış olabilir. Ancak Kur'an'ın yazılı metni, bir mushaf, bir kodeks, ikincildir. Kutsal metinler ve sözlü kültür uzmanı William A. Graham'ın yazdığı gibi, Müslüman din darlığında kutsal metnin yazılı metni, Yahudi veya Hristiyan geleneğini çok aşan güçlü bir sözlü aktarım geleneği ve kutsal metnin işitsel varlığı karşısında her zaman ikincili olmuştur. Bir konuşmanın notaları gibi, yazılı Kur'an'da bir transkripttir, yüksek sesle söylenen seslerin kaydıdır. Kime sorduğunuza bağlı olarak. Bu sesler yıldızlara kaydedilmiş yaşayan Tanrı'nın sözleri, kağıda dökülmüş karizmatik bir peygamberin sözleri veya herhangi bir sayıda Arapça konuşanın derlediği bilgelik olabilir. Ancak ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin Kur'an insan kulağına aittir. Bu kadarı açıktır. Kur'an başından sonuna kadar sayfada olsun ya da olmasın havadadır. Kur'an sözlü bir performanstır. Bir Kur'an, bir okuma, bir dinleme bir romandan çok daha yakındır şarkıya. Bir şarkı notalarda bulunabilir, ancak şarkının amacı duyulan şeydir. Şarkı önce sestir, nota sonra. Kur'an içinde durum aynıdır. Kur'an'ın sağlamlığına dair bu gözlem, hem sıradan hem de son derece önemlidir. Müslüman olsun ya da olmasın, Kur'an hakkında temel bir anlayışa sahip olan herkes, onun yüksek sesle okunması ve kulaklarla duyulması gerektiğini bilir. Herhangi bir Müslüman şehrinin veya kasabasının sokaklarında Kur'an'ı duyarsınız. Camilerde, güzel bir şekilde ve iyi belgelenmiş hitabet, tekvit, kurallarına uyularak tertil okunur. Bunun ötesinde, Kur'an aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların konuşmalarına da damgasını vurur. Kur'an terimleri ve ifadeleri yalnızca Arapçaya değil, Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan diğer dillere de hakimdir. Özellikle yetenekli Kur'an hafızları, kariler, internet sitelerine ve sidilere kaydediliyor. İnsanlar özel namazlarında ve uluslararası televizyonlarda yayınlanan yetenek yarışmalarında Kur'an okuyorlar. Hepsinin ezberlediği kelimeler Kur'an'ın kelimeleri yüzyıllar boyunca oldukça sabittir. Zaman içinde Kur'an yazmalarını yazım ve telaffuzda dikkat çekici bir tutarlılıkla takip edebiliriz. Kur'an'ın içeriğinin kayıtları pek değişmez. Ancak Kur'an'da oldukça değişen bir şey vardır. Kur'an'ı yüksek sesle okuma veya terennüm etme örnekleri, kanıtların bizi götürebildiği kadar İslam tarihine kadar uzansa da, Kur'an'ı işiten kişinin başına gelenler çok büyük ölçüde çeşitlilik gösterir. İşitilen Kur'an asla yalnız değildir. İşitilen Kur'an'a her zaman onu okuyan ve dinleyen bir insan eşlik eder. Kur'an'ın kelimeleri az çok sabitken, Kur'an'ı dinleyenler sabit değildir. Kur'an'ı dinleyenler ve kulakları arasındaki beyinler hiç de sabit değildir. Bu yüzden sadece Kur'an nedir? diye değil, Kur'an'ı okuyan ve alan zihin nedir? diye sormalıyız. Bu kitap, Kur'an'ın ilk okuyucusu, Kur'an'ın elçisi ve Peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın zihnini araştırıyor. Özellikle, çeşitli kayıt teknolojilerinin, özellikle yazının ve bunların yokluğunun, sorumlu bir şekilde sözlü olarak adlandırdığımız şeyin, Kur'an peygamberinin zihnini ve daha az ölçüde de birincil dinleyicilerinin zihinlerini nasıl etkilediğini araştıracağız. Kur'an, 7. yüzyılın başlarında Hicaz'da, yaklaşık olarak Arap Yarımadası'nın batı kıyısı, tarih sahnesine çıktığında, ilk konuşmacısı ve dinleyicileri sesler, hikayeler, yazı, metin ve okur yazarlık hakkında ne düşünüyorlardı? Sadece bu konularda ne biliyorlardı değil, aynı zamanda zihinleri bildikleriyle ne yapıyordu? Muhammed sözlü ve yazılı anlatım konusunda nasıl akıl yürütüyordu? Günümüze ulaşan Kur'an metninden ve dönemin diğer kanıtlarından, Kur'an dünyasının kültürü hakkında oldukça fazla şey söyleyebiliriz. Ancak bu dünyayı tanımak istiyorsak daha ileri gitmemiz gerekiyor. Gerçekten Kur'an dünyasının ötesine, Hazreti Peygamberin zihnine ulaşmamız gerekiyor. Peygamberin zihni derken, Muhammed'in zihinsel yollarını ve varsayımlarını, ama aynı zamanda bir dereceye kadar halkınınkileri de kastediyorum. Tekil anlamda, Muhammed'in zihni, bu tek kişinin benzersiz düşünce kalıplarını ifade etmenin başka bir yoludur. Her zaman herkes gibi, Muhammed de deneyimlerinden veya deneyimsizliklerinden etkilenerek etrafındaki dünyayı benzersiz şekillerde anlıyordu. Muhammed, kayıt teknolojilerinin varlığından ne kadar? Ne ölçüde ve hangi şekillerde etkilenmişti ve dolayısıyla bu bilgiyi ve bilgi eksikliğini etrafındaki dünyaya nasıl uygulamıştı? Ancak doğal olarak hiçbir zihin boşlukta yaşamaz, bu nedenle Muhammed'in daha geniş çevresinin, yani modern Hristiyan takvimine göre yaklaşık 550 ile 650 yılları arasında Orta Batı Arabistan'ın Arapça konuşan halkının kullanımına açık olan kültürel normları, gelenekleri ve kayıt teknolojilerini de göz önünde bulundurmamız gerekecek. Geç antik çağda Arapça konuşulan dünyada yaygın olan yerel ve standart bilgi taşıma ve düzenleme biçimleri nelerdir? İster peygamberin zihnini, ister kişinin kendi kültürüyle paylaştığı daha geniş zihni kastediyor olalım. Sadece Kur'an ne diyor diye sormaktan daha fazlasını yapmamız gerekecek. Hazreti Muhammed'in ve kültürünün okuma, hatırlama ve kaydetme konusunda nasıl düşündüğünü öğrenmek bizi sözlü ve yazılı antropolojilerden, beyin, göz ve kulak bilimlerinden ve doğal olarak geç antik Hicaz'ın kültürel, dini ve teknolojik dünyasından geçirecek. Kur'an'ın ortaya çıkmasından önce ve sonra birçok kültürde olduğu gibi, Kur'an'ın ana vatanı olan 7. yüzyıl Arap dilinin dünyası da eskisinden daha okur yazar hale geliyordu. Okuma ve yazma, tüm önemli teknolojiler gibi insanların zihinlerinin işleyişini değiştirir. Bir kültüre yeni bir düşünme veya çalışma biçimi getirdiğinizde ve bu önce popüler hale gelip sonunda normalleştiğinde, o kültürün zihni bu yeni unsurla çalışmak için kendini yeniden şekillendirir ve şekillendirir. Bu size tanıdık geliyor olmalı. Şimdi, küresel medeniyetimiz kağıttan dijital bilgiye doğru ilerlerken, Yüzyıllar önce Arapça konuşanlar için gerçekleşen benzer bir değişime bakmanın zamanı geldi. Kendimizde ve çocuklarımıza gördüğümüz gibi, yalnızca fikirlerde bir değişiklik göremeyeceğiz. Zihinlerin fikirleri nasıl benimsediği konusunda bir değişim göreceğiz. Tarihsel Muhammed ve Kur'an üzerine, burada aradığımız şeyi, yani peygamberin zihni olarak adlandırdığımız şeyi biraz daha açmak en iyisi olabilir. Bu, yalnızca bugün elimizde tutabildiğimiz Kur'an metninde mevcut olan düşünme, hayal etme ve akıl yürütme biçimlerini ifade eder, Textus Receptus. Bu, Muhammed adlı belirli bir bireyin hayatında edebiyatın varlığı ve yokluğu nedeniyle ne ve nasıl düşündüğüne dair bir arayıştır. Ancak, bir bireyin düşünce kalıplarının, belirsiz bir dereceye kadar, daha geniş bir kültür, Dil ve bağlamın sunduğu düşünme biçimleriyle ilişkili olduğu da unutulmamalıdır. Muhammed'in zihnini, sözlü ve yazılı anlatım açısından, arıyoruz, ancak bulduklarımız genel olarak geç antik çağa Arapça konuşan halklarının ortak özellikleri olabilir. Eğer Kur'an, İbliklerin cinlerden biri olduğunu söylüyorsa, bunun zaten yaygın bir fikir olup olmadığını veya Kur'an'ın bunu dinleyicilere yeni bir bilgi olarak mı sunduğunu bilmiyoruz her iki şekilde de tartışılabilir. Dolayısıyla bu durumda, Muhammed, iblisin bir cin olduğunu düşünüyor diyebiliriz, ancak bunun kişisel bir düşünce tarzı mı yoksa kültürel bir norm mu olduğunu tespit edemeyiz. Muhammed, sözlü ve yazılı kültür hakkındaki bu düşünce tarzını, bireysel tercihler veya deneyimlerden ziyade bağlam tarafından daha fazla belirlenmiş şekillerde düşünüyor olabileceği gerçeğini göz önünde bulundurarak inceleyeceğiz. Daha da önemlisi, tarih boyunca Müslümanlar Hz. Muhammed'i Kur'an'ın yazarı olarak görmemişlerdir. Kur'an'ın kendisi bile onun böyle olmadığını söyler. Kur'an, tek Tanrı'nın, vahyin, yorumlanması gereken bir iletişimin ifadesidir. Tanrı, Kur'an'ı Muhammed'e vahyetmiştir. Kabul etmek gerekir ki, bu vahyin mekaniği ve tam olarak neyin vahyedildiği Müslüman topluluklar ve bireyler arasında farklılık gösterir. Belirli bir Müslüman, Kur'an'ın Tanrı'nın kelimesi kelimesine kelamı olduğunu, yani, Tanrı'nın Arapça konuşan bir kişiye benzer ancak ondan farklı bir şekilde Arapça konuştuğunu, veya mucizevi bir şekilde insan deyimleriyle sunulan sözüstü bir mesaj olduğunu düşünse de, mesele açıktır. Her yerdeki Müslümanlar, Tanrı'nın kendini ifade etmesiyle Muhammed'in ağzından çıkan Kur'an arasında güçlü bir korelasyon görürler. Bu nedenle, Muhammed'in veya zihninin, Kur'an'ı yaptığı, yazdığı veya yazdığından bahsetmek, hem o kitabın kendisi hakkında söylediklerine hem de onu değerli görenlere aykırıdır. Müslümanların çoğunun çoğu durumda Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in aklını ve iradesini ifade ettiğini düşüneceğini varsayabiliriz, ancak genellikle sanki onun yaratıcısı, yazarı veya şekillendiricisiymiş gibi konuşmazlar. Gayrimüslimler, Müslümanların öz anlayışının bu özgürlüğünü genellikle görmezden gelmiştir. Yüzyıllar öncesinden günümüze, Gayrimüslimler doğrudan veya dolaylı olarak Muhammed'den Kur'an'ın yazarı olarak bahsetmişlerdir. Bazen bu, farkında olmadan yapılan bir hatadır. Gayrimüslimler, Muhammed'den Kur'an'ın yazarı olarak bahsetmelerinin tek nedeni, Kur'an'ın kendisi ve kökenleri hakkında ne söylediğinin veya Müslümanların Hazreti Peygamberin kutsal kitapla ilişkisinden nasıl bahsettiğinin farkında olmamalarıdır. Ancak, belki de daha sıklıkla, gayrimüslimler Muhammed'den yazar olarak bahsetmenin bu tabu yolunun farkındadırlar ve yine de devam ederler. Bazen bu, kişisel dürüstlük adına olmuştur. Kişi belirli bir belgenin belirli bir tanrıdan geldiğine inanmıyorsa, ona inanıyormuş gibi konuşmak uygunsuz olur. Diğer zamanlarda ise Muhammed'den Kur'an'ın yazarı olarak bahsetmek, kasıtlı ve bilinçli bir İslamofobi ve Oryantalizmdir. Gayrimüslimler, Kur'an ve sözde yazarı hakkında tam da Müslümanlara karşı örtülü bir iftira içerdiği için bu şekilde konuşurlar. Müslümanlar ve müttefikleri, İslam'ın bazı tarihsel eleştirmenlerine Hazreti Muhammed'den Kur'an'ın yazarı olarak bahsetmenin içerdiği İslamofobi ve oryantalizm nedeniyle sert tepki gösterdiler. Ve bu konudaki etik açıdan haklı, haklı ve tarihsel olarak temellendirilmişlerdir. Ancak bu meselenin Kur'an ve Muhammed ile ilgili bir yan etkisi de var. Daha yakın tarihli tarihsel eleştirel akademisyenler hem Müslüman hem de gayrimüslim, Muhammed'in okuduğu ayetlerle tek bir insanın ilişkisini bile hesaba katmayarak İslamofobi suçlamasından kaçınmaya çalıştılar. Tanrı dedi veya Muhammed dedi değil, sadece Kur'an diyor ki, bu, Muhammed'in Kur'an ile bağlantıları konusunda çok daha incelikli bir anlayışa sahip olan birçok İslam teolojisine de aykırıdır. Tipik Müslüman hassasiyetleri açısından Muhammed'i bir yazar olarak adlandırmaktan çok daha az rahatsız edici olsa da, Kur'an'dan kendi konuşmacısı olarak bahsetmek ne insan ne de ilahi, sadece Kur'an diyor ki, sanki metin tarihin ötesinde duyarlı bir varlıkmış gibi de sorumludur, ancak farklı bir şekilde. Sonraki sorunumuz şu, Muhammed'in Kur'an'ın yazarı olmadığını çok katı bir şekilde vurgulamak, onu ağzından çıkan sözlerden tamamen koparacaktır. Bu da Kur'an'ın mesajını Muhammed'in hayatı bağlamında anlamaya çalışan dünya çapında ve zaman içinde Müslüman gelenekleri tarafından reddedilmektedir. Kur'an'ı hiçbir yerden veya belirli bir kişiden alınmamış, tarih dışı bir belge olarak ele almak tarihsel olarak yanlış olacaktır. Bu adam halkı ve dünyası hakkında biraz bilgi sahibi olmadan Kur'an okunamaz. Kur'an'ın dili hicaz Arapça, ortamı, 7. yüzyılın başlarında Batı Arabistan, kültürleri, kabileler, imparatorluklar, ticaret, sözlü performans ve dini referansları, paganizm, Yahudilik, Hristiyanlık, bu belirli insana aittir. Her ne kadar burada ondan yazar olarak bahsetmesek de, Muhammed'in Kur'an'la ilişkisi, bir yazarın biyografisinin yazılarıyla olan ilişkisinden pek de farklı değildir. Kur'an'da bu belirli insanın isteklerini, korkularını ve umutlarını görüyoruz. Kur'an, Tanrı adına ve Tanrı olarak konuştuğunu iddia etse de, aynı zamanda Muhammed adında tek bir birey adına ve Tanrı olarak konuştuğunu da iddia eder. Muhammed'in Kur'an'ı halkına sunmasından yüzyıllar sonra, vefatından sonra kişiliği ve karakteri hakkında sorular soranların hikayelerini buluyoruz. Muhammed'in eşi Ayşe'ye atfedilen meşhur bir anekdot, sorularımızla alakalı. Bu hadiste Ayşe'ye, bana Allah'ın elçisinin karakterini anlat deniyor. Ayşe de karşılık olarak, Kur'an'ı okumadın mı? diye soruyor. Sonra, daha da açık bir şekilde, Ayşe doğal olarak, onun karakteri Kur'an'dı diyor. Bu insan ile bu kıraat arasında yakın bir bağ olduğu tartışmasız. Kişinin Kur'an'ı bir vahiy olarak düşünüp düşünmemesi ve vahiy belirli bir kişi için ne anlama gelirse gelsin, Kur'an'ın çok belirli bir insanın hayatı ve dünyasıyla bağlantılı ve bütünleşmiş olması esastır. Kur'an'ı aramak, Muhammed'i aramaktır ve tam tersi de geçerlidir. Müslüman hassasiyetlerini ve Müslüman olmayanların bu hassasiyetleri kasıtlı olarak Kur'an'ı Muhammed tarafından yazılmış olarak nitelendirerek skandalize etmelerinin uzun tarihini tam olarak kabul ederek önünüzdeki bu kitabın yazarı Muhammed'den bu şekilde bahsetmeyecektir. İçindeki araştırma ve düşüncelerin Müslüman ve gayrimüslim tüm iyi niyetli okuyuculara aynı anda açık ve erişilebilir olmasını umuyorum. Zaman zaman Kur'an'ın insani gelişmeleri yansıttığını söylemek gerekecektir. Tanrı'dan gelen bir vahyin öğrenmesi, büyümesi veya fikrini değiştirmesinden bahsetmek politik olarak, ve bu çalışmanın kapsamının ötesinde olsa da teolojik olarak, sorumludur. Bu yazarın amacı, Kur'an'ı, insani öğrenme ve büyüme belirtileri gösterdiği için Tanrı'nın Kur'an'ı değil, Muhammed'in yazdığını söylemek gibi kendi ilahi köken iddialarından çıkarmak değildir. Bunun yerine, tüm İslami ve tüm tarihsel eleştirel araştırmaların temel ilkesi olan Kur'an'ın insani bir üslupla konuştuğu ilkesine dönebiliriz. Kökenleri hakkında ne düşünülürse düşünülsün, Kur'an, insan düşünceleri gibi gelişir, ya Kur'an insan yaratımı olduğu için ya da Kur'an, insanların anlayabileceği şekilde konuşan ilahi bir varlık olduğu için, yani zaman içinde doğrusal düşünce kalıpları içinde. Örneğin, Mekke'den Yesrib Medine'ye hicret, yaklaşık milattan sonra 622, klasik İslam dünyasında veya günümüzde herhangi bir okuyucunun kesinlikle fark edeceği gibi, Kur'an'ın işlevi, biçimi ve içeriği üzerinde sayısız iz bırakır. Metindeki bu gelişmeyi kabul etmek, Kur'an'ın ilahi kökenlerine karşı bir kanıt değildir ve asla öyle olduğu söylenmez. Aksine, Kur'an zaman içinde gelişir çünkü insan düşüncesi zaman içinde gelişir. Bu kitabın okuyucusundan, Kur'an'ın sözlü ve yazılı anlatımındaki gelişmelerini de aynı şekilde yorumlamasını rica ediyoruz. Bazen, Kur'an'ın insani yapısının, tıpkı bir yazarın bir kitap üzerinde yaptığı gibi, Kur'an üzerinde de etkileri olduğundan bahsetmek gerekecektir. Bu durumda, Muhammed'den yazar olarak değil, Kur'an'ın anlatıcısı olarak bahsedeceğiz. İngilizce anlatıcı kelimesi, Muhammed'in Kur'an vahyinin konuşmacısı olması gibi, belirli bir konunun konuşmacısı anlamına gelir. Muhammed hakkında konuşmanın alışılmadık bir yolu olsa da, anlatıcı kelimesini seçtim çünkü yazar, peygamber veya elçi gibi Muhammed için daha yaygın kullanılan terimlerin yapamadığı bazı şeyleri yapabilir. İlk olarak, İngilizce anlatıcı kelimesi, yazılı bir metinde bile her zaman sözlü olanı vurgular. Anlatıcı hikayeyi anlatır. Ardından, anlatıcının hikayeyle ilişkisi sağlam ama belirsizdir. Bir elçi gibi, anlatıcı da başka bir kaynaktan kelimeleri kelimesi kelimesine aktarıyor olabilir. Bir peygamber gibi, anlatıcı da bir halkla ve onlar adına konuşabilir. Ve bir yazar gibi, anlatıcı da kendi mesajını oluşturan yaratıcı bir ses olabilir. Bir anlatıcı, kendi malzemesini anlatır ve anlatım sırasında onu şekillendiriyor olabilir, ancak hiç şekillendirmiyor da olabilir. Bir anlatıcı, hikayenin bir parçası olabilir veya hikayeyi başka bir kaynaktan aktarıyor olabilir. Bir anlatıcı, yazar olabilir, başka birinin sözlerini aktaran biri olabilir veya ikisinin arasında bir şey olabilir, eski bir materyali gözden geçiren biri. Muhammed'in anlatıcı olarak alışılmadık kelime dağarcığını kullanarak, kasıtlı olarak belirsizliğe yol açıyorum. Anlatıcı, peygamber, elçi veya yazarla örtüşebileceği gibi, bunların hepsi, herhangi biri veya hiçbiri de olabilir. Bu belirsizliği, Muhammed ve peygamberliği konusunda farklı teolojik görüşlere sahip insanlarla konuşmamıza olanak sağlamak için kullanıyorum. Ona Kur'an anlatıcısı demek, Muhammed'in peygamberlik işleviyle ilgili teolojik sorunlardan kaçınmamıza yardımcı olacaktır. Kişinin Kur'an'ı onun zihninin ürettiğini düşünüp düşünmemesine bakılmaksızın, Kur'an'dan sanki Muhammed'in kendi zihnini ifade ediyormuş gibi bahsetmek doğru, haklı ve hatta gereklidir. Yazarı olsun ya da olmasın, Muhammed ve dünyası, Kur'an'ın yazıldığı sayfadır. Müslümanlar ve gayrimüslimler genellikle bu konuda hemfikirdir. İbni İsa'nın siresinde Muhammed'in Kur'an hakkında sözler kalbime yazılmıştı dediği aktarılır. Muhammed'i Kur'an'ın anlatıcısı olarak adlandırmak, umarım hepimizin Kur'an'ın Muhammed'in zihnini ve muhtemelen benzer zihinleri, burada sözlü ve yazılı anlatım açısından, nasıl yansıttığı konusunda, polemiklere, teolojik çekişmelere veya oryantalistlerin bahsettikleri kişilerin ağzından konuşma alışkanlığına düşmeden, açıkça konuşmamızı olanak tanır. Burada Kur'an'dan, anlatıcısının ve zihninin bir ifadesi olarak bahsediyoruz, siz okuyucu, bu anlatının anlamı ve onun aracılığıyla konuştuğu söylenen Tanrı hakkında ne düşünürseniz düşünün. Muhammed'in zihninin, ilahi takdir nedeniyle Kur'an'ın zihnini yansıttığına inanıyorsanız öyle olsun. Kur'an'ın, yazarı olduğu için Muhammed'in zihnini yansıttığına inanıyorsanız öyle olsun. Muhammed'in ve halkının zihinlerinin Kur'an'ın içeriğini oluşturması veya alması bu proje için hiçbir fark yaratmaz. Okur yazarlık. Spesifik endişelerimize dönersek, peygamberin zihni Kur'an'ın anlatıcısının ve bir dereceye kadar 7. yüzyıldaki dinleyicilerinin zihni sözlü ve yazılı kültür hakkında ne düşünüyor ve ne yapıyor? Bu tür şeyler her zaman böyledir ve göründüğü kadar basit değildir. Okur yazarlık ve sözlü kültür tarihsel sabitler değildir ve aynı zamanda bariz bir zıtlık çifti de değildirler. Okuma yazma bilmeyen insanlar yazmayı düşünür. Okur yazar insanlar okuma yazma bilmemeyi düşünür. Yüksek düzeyde sözlü kültürlerden gelen insanlar yazma hakkında her şeyi bilebilir. Sözlü kültürlerden gelen insanlar okur yazar olabilir. Ve yüksek düzeyde okur yazar kültürlerden gelen insanlar sözlü performanslar hakkında her şeyi bilebilir. Okur yazarlık, sözlü kültür gibi çeşitli ortamlarda farklı anlamlar ifade eder. Burada okur yazarlığın ne anlama geldiğini ve ne anlama gelebileceğini açıklıyoruz. İkinci bölümde sözlü kültüre geri döneceğiz. Öncelikle okur yazarlık nedir? Evrimimiz gereği konuşmaya ve görmeye yatkınız, ancak okur yazarlık için bir gen yok. Okuma, yazma ve eğitim sistemleri yüzyıllar ve bin yıllar boyunca geliştirilmelidir. Bunların hiçbiri biyolojik düzeyde kalıtımsal değildir. Her çocuk doğduğunda süreç yeniden başlar. Beyin, bu faydalı beceriyi gerçekleştirebilmek için yeniden şekillendirilmeli ve yeniden işlevlendirilmelidir. Okuma, konuşmaktan çok bir olimpiyat sporcusunu eğitmeye benzer. Beyni alır ve yeniden yapılandırır. Beynin doğal olarak birlikte çalışmayan bölgeleri güçlerini birleştirir. Görme, tanımlama, ayırt etme, işitme, hafıza, konuşma ve anlama gibi kadim içgüdüsel süreçler, daha önce hiç yaratılmadıkları şekillerde çalışmak üzere düzenlenmiştir. Gelişim Psikoloğu Marion Wolf, okuma eylemi doğal değildir diyor. Okuma bir icat, aslında, birçok icat, dolayısıyla tarihte her yeniden ortaya çıkışıyla, yani her insan okumayı öğrendiğinde, bu numara değişir. Her zaman biraz farklıdır. Tüm insanlar evrimsel olarak az çok ortak bir beyinle başladığı için genel olarak tutarlılıklar olsa da, okuma ediniminin özellikleri oldukça farklılık gösterebilir. Okuma gelişimini takip etmek için birçok faktör hesaba katılmalıdır. Hali hazırda bir yazı sistemi var mı? Yoksa kişinin onu, belki de sıfırdan, kelimenin tam anlamıyla, icat etmesi mi gerekiyor? Yazı sistemi, İngilizce'de olduğu gibi sembollerin seslerin parçalarını ifade ettiği bir alfabe mi kullanıyor? Örneğin, İngilizce kelimesi birlikte yalnızca iki ses üreten yedi harften oluşur. Yoksa Cherokee dilinde olduğu gibi, bir sembolün bir heceyi ifade ettiği bir hece alfabesi mi kullanıyoruz? Yazı sistemi, bir sembol ve anlamı arasında doğal, doğrudan ilişkiler bulunan piktografik mi? Hieroglifler genellikle böyle bir durumdur, ördek kelimesi bir ördeğe benzer. Yoksa yazı sistemi, Çince'de sıklıklı olduğu gibi, çeşitli sembollerin soyut olduğu ancak bir kelime veya ifadenin tamamını ifade ettiği logograflar mı kullanıyor? Yazı sistemi, kişinin gerçekte söylediği her sesi ne kadar iyi yansıtıyor? Yoksa konuşma ve yazma, normalde proto-fransızca konuşan ancak latince okuyup yazan ortaçağ Avrupalı öğrencisi gibi, tamamen farklı dillerde mi gerçekleştiriliyor, diglosya? Öğrenci okumayı çocukken mi yoksa yetişkin olduğunda mı öğreniyor? Evde mi yoksa okulda mı? Ne okumaları öğretiliyor, romanlar, kutsal metinler, grafiti, web siteleri veya muhasebe defterleri? Onlara okumayı kim öğretti? kil tabletler, kemikler, kağıt veya dijital ekran mı okuyorlar? Belirli bir okuyucunun kültüründe, sınıfında, dininde, cinsiyetinde, ırkında ve mesleğinde okuma işlevi nedir? Okuyucu okumayla ne sıklıkla karşılaşıyor? Hangi ortamlarda, sessizce mi yoksa sesli mi okuyor? Yalnız mı yoksa başkalarına mı? Bu sorular uzayıp gidebilir ve her cevap, Belirli bir kişinin okur yazar olduğunu söylemenin ne anlama geldiği konusunda fark yaratacaktır. Aynı yaşta ve aynı kasabada yaşayan iki İngilizce konuşan çocuğu düşünün. İkisi de aynı okula aynı zamanlarda gidiyor ve aynı öğretmenlere sahipler. İkisi de İngilizce okumayı ve yazmayı hemen hemen aynı hızda öğreniyor. Lise sonrası ikisi de üniversiteye gidiyor ama farklı anadallarda okuyorlar. Biri psikoloji, diğeri kimya okuyor. Eşit derecede okur-yazar kalıyorlar, ama bu okur-yazarlıkların etkileri yavaş yavaş farklılaşıyor. Psikoloji öğrencisi DSM ve Vexler ölçeği ve ID gibi terimleri öğrenir ve içselleştirir. Kimyager izotop, tor, Pascal, keton ve benzeri öğrenir. Psikoloji öğrencisi kimya öğrencisinden daha hızlı ve daha iyi kavrayarak psikoloji hakkında okuyabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Tekrar ediyorum, ikisi de eşit derecede okur yazar ama aynı şekilde değiller. Rezonans, analiz, çözüm veya radikal gibi her iki okuyucu içinde ortak olan kelimeler biraz zıt anlam tonları alır. Her iki kişi de bu kelimeleri akıcı bir şekilde okuyabilir ve farklı bağlamlarda anlayabilir, ancak her birinin sinapsları onları biraz farklı şekilde uyarır. Ancak burada, yalnızca belirli bilgilere erişimden daha fazlası söz konusudur. Psikoloji öğrencisi, insan olgularında söylenmemiş anlam arayışını gerektiren edebiyatla çalışmaktadır. Psikoloji örneğinde, edebiyatın amacı karmaşık okuma eyleminin kendisinin amacı doğrudan ifade edilemeyen şeyleri ortaya çıkarmak için sosyal ve davranışsal işaret ve sembolleri yorumlamaktır. Bu arada, kimya öğrencisi bir sonuç gerektiren materyaller okumaktadır. Bu kimyager okuyucu için işaretler ve semboller matematiksel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal sabitleri ifade eder. Bir işaret bir metafor değil, bir kısaltma, bir koddur. Bu kişi için edebiyatın amacı doğrudan ifade edilebilecek verilere ulaşmaktır. Psikoloji öğrencisi için okur yazarlık, soyut olanı nasıl yorumlayacağınızdır. Kimya öğrencisi için ise okur yazarlık, bir sonuca nasıl varacağınızdır. Okumanın anlamı okur yazarlık konusunda iki farklı zihin yaratmıştır. Peki bu iki okuyucu da kendi alanlarında uzun yıllar geçirdikten sonra aynı haberi okuduğunda ne olur? Ya da aynı romanı okuduğunda? Kelimeler aynı ancak zihinleri farklı. İki okuyucunun sinir yolları hafifçe farklı amaçlara göre yeniden düzenlendiği için farklı şeyler görürler. Zihinlerindeki bu farklılıklar çok daha çeşitli tarihsel sosyal, dilsel ve kültürel koşullardan kaynaklansaydı ne kadar daha büyük olurdu? Okuyucuların farklı zihinleri, örnektekinden önemli ölçüde daha farklı olabilir. Londra Üniversitesi Afrika Enstitüsü'nden John Wilson'ın anlattığı şu hikayeyi düşünün. Wilson, 1940'lar ve 1950'lerde Gana'da, o zamanlar Gold Coast, çalışırken, William Sellers adında bir temizlik müfettişiyle görüştü. Sellers, ismi bilinmeyen bazı ganalılara sivrisinekleri ve hastalıkları önlemek için durgun su ve diğer atıkların nasıl bertaraf edileceğini öğretmeye çalışıyordu. Bu önemli bir bilgi olduğu için, bunu geniş çapta paylaşmak gerekiyordu, ancak ganalılar okuma yazma bilmiyordu. Peki bu bilgi nasıl yayılacaktı? Sellers, dersi yaymanın en iyi yolunun öğretici bir film oluşturmak olduğunu düşündü. Durgun suyu temizlemek ve ondan kurtulmak için gereken her adımı yavaşça uygulayan bir adamı filme aldı. Yaptığı film yaklaşık 5 dakika uzunluğundaydı. Film izlendikten sonra, yaklaşık 30 ganalıya ne gördükleri soruldu. Hiçbiri filmin su temizlemeyle ilgili olduğunu, hatta içinde bir adam olduğunu fark etmemiş gibiydi. Bunun yerine, tavuk gördük, diye cevap verdiler. Satıcı şaşırmıştı. Filmde tavuk yoktu. Müfettiş filme geri döndü ve kare kare izledi. Nitekim, filmin 5 dakikalık toplam süresinin sadece 1 saniyesinde arka planda bir tavuk vardı. Ganalılar neden bu geçici, alakasız ayrıntıyı görüp, özellikle önemli bulup sonra filmin asıl amacını görmezden geldiler? Cevap, insanların zihinlerinin kayıt teknolojilerine, yazı, video, fotoğraf ve benzeri, ne kadar alışkın olduğuna bağlıdır. Kişi kasıtlı kayıt yapmaya ne kadar alışkınsa, beyni kaydın var olduğunu varsaymak üzere o kadar yeniden yapılandırılır. Önemli olduğunu düşündüğümüz verilerle karşılaştığımızda, kayıt konusundaki aşinalığımız ve kayıtların aldığı biçimler, beynimize bundan sonra ne yapmamız gerektiğini söyler. Algıladığımız şeyi ezberlemek zorunda mıyız? Yazılı olarak tanımlamak zorunda mıyız? Fotoğrafını çekmeli miyiz? Filmini mi çekmeliyiz? Resim mi yapmalıyız? Hakkında bir şarkı veya şiir mi yazmalıyız? Benzer şekilde, kayıt teknolojileriyle ilgili geçmiş deneyimlerimiz veya deneyimsizliğimizde bize neyin önemli olduğunu söyler. Şuraya değil, buraya bak. Şuna odaklan, onu görmezden gel. Gizemli tavuk örneğinde, bilgiyi işlemenin iki yolunun bir araya geldiğini görüyoruz. Birincisi, kayıt teknolojilerine neredeyse hiç aşina olmayan ganalı yerlilerinki. Zihinleri, Wilson veya Sellers'ınki gibi kayıtla başa çıkmak üzere yeniden programlanmamış. Ganalıların kayıtlara aşina olmamalarının burada iki doğrudan etkisi var. İlk olarak, gözleri düz bir yüzeydeki bilgileri ayıklamaya alışkın değil. Düz bir ekranı veya sayfayı nasıl göreceğimizi, gözlerimizi nereye odaklayacağımızı ve nasıl tarayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Okumanın icadından önce, iki boyutlu bir düzlemde karmaşık bilgilerle pek karşılaşmazdık. Wilson, çalışmasında Ganalılara başka filmler ve durağın görüntüler gösterildiğinde, gözlerinin tüm kareyi görmek için öne odaklanmak, bir film izlerken olduğu gibi, veya taramak, okurken olduğu gibi, yerine rastgele hareket ettiğini bile belirtti. Bunun yerine, gözleri daha önce hiç bulunmadığımız fiziksel bir ortama bakar gibi, birçok yönde etrafı tarıyordu. İkincisi, Ganalılar edebi olay örgüsüyle düşünmeye alışkın değillerdi. Sellers onlar hakkında, bunu bütün bir hikaye haline getirmemişlerdi, demişti. Modern dünyanın çoğunda, romanlar ve diğer kurgu eserler bir girişten başlayarak yükselen bir aksiyonla devam eder ve ardından bir doruk noktasına ve sonuca ulaşır. Denemeler veya konuşmalar gibi kurgu dışı eserler de kabaca bir problemden, bir tezden, bir antitezi reddetmeye, kanıt sunmaya ve ardından bir sonuca varmaya doğru ilerler. Bu tek yönlü düşünce hareketleri doğada veya senaryosuz insan iletişiminde asla gerçekleşmez. Aslında, sözlü bir kültür, uzun, destansı veya roman boyutunda doruk noktasına ulaşan doğrusal bir olay örgüsüne sahip değildir. Daha kısa bir anlatıyı bile, son 200 yıldır edebiyat okurlarının giderek daha fazla beklemeyi öğrendiği o çalışkan ve amansız doruk noktasına ulaşma yöntemiyle düzenleyemez. İlya'da veya Odisseya'daki bölümler sıkı bir kronolojik sıraya göre yeniden düzenlenirse, bütünün bir ilerlemesi vardır. Ancak tipik bir dramanın sıkı doruk noktasına ulaşma yapısına sahip değildir. Whiteman'ın İlyada'nın organizasyon şeması, 1965 Freytek'in piramidini değil, tematik tekrarlarla yaratılmış kutular içinde kutular önerir. Bu dizilerle düşünmek, kayıtların olayların sabit bir sıraya sahip olduğu okur yazarlığın bir yan etkisidir. Sayfalar her zaman sayısal sıradadır. Sözlü hafıza yapılarının ve prosedürlerinin en çarpıcı şekilde kendini gösterdiği yerlerden biri. Sözlü bir kültürde olay örgüsünün tipik olarak algıladığımız gibi olmadığı anlatı örgüsü üzerindeki etkileridir. Okumadan, insan zihni evrimin tasarladığı şeyi yapar. Tüm materyali arka plana atar ve dizileri değil, anormallikleri arar, durgun gecede hareket eden kaplan. Uyku kampının kalbinde titreyen ateş. Sessizliği bozan bebek ağlaması. Sürekli önünüzde duran bir adamın arkasından bir saniyeliğine fırlayan tavuk. Tamamen sözlü bir kültürdeki kişi, düzensizlikler arar çünkü önemli olan bunlardır. Buradaki Ganalılar, tavuğun çok kısa bir süre ortaya çıkması nedeniyle önemli bir bilgi parçası olduğunu ve adamın görmezden gelinmesi gerektiğini söylediler. İngilizler ise, adamın sürekli önümüzde olması nedeniyle önemli bir bilgi parçası olduğunu ve tavuğun görmezden gelinmesi gerektiğini söylediler. Kısacası, verileri anlamak için, gördüğümüz ve duyduğumuz şeylerden daha fazlasını bilmemiz gerekir. Görme ve duymamızı etkileyen retorik baskıları, kültürel normları ve mantık biçimlerini bulmalıyız ki, adama bakıp tavuğu gözden kaçırmayalım. Ya da Kur'an'a dönüp, 7. yüzyıl Hicazı'nda yaşayan biri için muhtemel veya mümkün olan düşünce kalıplarını göz ardı edelim. Geç modern dünyada geç antik dünya üzerine notlar. Sözlü ve yazılı anlatım söz konusu olduğunda Kur'an'ın kullandığı düşünce ve düşünme biçimlerini, yani Kur'an'ın düşünme biçimini arıyoruz. Kur'an anlatıcısı bilgiyi nasıl kullanır ve çeşitli düşünceleri nasıl bir araya getirir? Edebiyat ve sözlü anlatımın varlığı ve yokluğu Kur'an anlatıcısının düşüncelerini nasıl etkiler? Çok eski zamanlardan beri, burada Kur'an'ın anlatıcısı olan Muhammed'in tam anlamıyla eğitimsiz olduğu, okuma ve yazmadan çok az etkilendiği söylenir. Dolayısıyla, sözlü anlatım ve sözlü kültürler hakkındaki artık önemli olan bilgimizi Kur'an'a uygulamamız gerektiği anlaşılıyor. Sözlü anlatım ve yazılı anlatım çalışmaları bize Hazreti Muhammed, halkı ve kullanabilecekleri olası düşünce biçimleri hakkında ne anlatıyor? Devam etmeden önce, nereden geldiğimi anlatayım. Bu kitabın İslam çalışmaları alanındaki ve çok daha geniş bir alan olan tarih alanındaki yeri hakkında birkaç kısa yorum yapmak istiyorum. Kanıtlanabilir şekilde yanlış olan yöntemleri görmezden gelsek bile, tarihi uygulamanın birçok yolu vardır. Bir buçuk bin yıl boyunca, Kur'an muhtemelen dünya tarihindeki diğer tüm metinlerden daha fazla tarihsel araştırmaya konu olmuştur. Peki bu kitap, o kitabın tarihinde nereye oturuyor? Bu proje tarihsel bir deneydir, sözlü ve yazılı kültür hakkında bildiklerimizi uygulayarak Kur'an ve insanları hakkında neler öğrenebiliriz? Bunun merkezinde Hazreti Muhammed vardır, Kur'an bildirisinin kabı ve taşıyıcısı. Burada, bu kitabın ve yazarının asla yapmaması gereken İslam hakkında teolojik bir iddiada bulunma tehlikesi sürekli mevcuttur. Umarım, Muhammed'i Kur'an'ın anlatıcısı olarak çerçeveleyerek, Muhammed'in peygamberliği ve Kur'an'ın bir vahiy olması gibi kişisel, teolojik soruları okuyucuya aktarabiliriz. Bu projenin sonuç ve sorularının hem inanmayanlar hem de inananlar için faydalı ve uygulanabilir olmasını umuyorum. Tekrarlamak gerekirse, Hazreti Muhammed'i Kur'an'ın anlatıcısı olarak çerçevelemek, Hazreti Muhammed'in zihninin Kur'an ile derin bir bağlantısı olduğu iddiasıdır. Bu bağlantı ve anlatımın nasıl işlediğini ister peygamberlikten, herhangi bir anlamda, ister yazarlıktan, herhangi bir anlamda, kaynaklansın size bırakıyorum. Kur'an'ı, Kur'an kültürüne dair bilgimizi ve Muhammed'in kendisine dair bilgimizi, onun okuma yazma konusunda ne kadar bilgi sahibi olduğunu tartışmak için kullanabiliriz. İlerleyen sayfalarda göreceğimiz gibi, Kur'an'ın anlatıcısı olan Hazreti Muhammed, Bugün kullandığımız anlamıyla hiçbir okur yazar değildi. Peki, kelimenin diğer anlamlarıyla okur yazar mıydı? Örneğin, bir liste yapmak veya imza atmak için gereken temel becerilere sahip miydi? Bir yazıyı okuyabilir miydi? Kalemi düzgün tutabilir miydi? Yoksa tamamen okuma yazma bilmez miydi? Bunların her biri için kaynaklar ve argümanlar mevcut. Ancak Muhammed'in iyi eğitimli olduğunu ve akıcı bir şekilde okuyup yazabildiğini gösteren, ona yakın hiçbir tarihsel veri yok. Aslında, Muhammed'in zamanındaki Arap yazı sisteminin durumu, bizim standartlarımıza göre herhangi birini akıcı bir Arapça okuyucusu olarak adlandırmayı imkansız hale getirmiş olabilir. Bu kitap boyunca, umarım size Muhammed'in ve muhtemelen halkının, bu derin sözlü geleneğinin Kur'an'ın kendisi incelenerek de kanıtlanabilir olduğunu göstereceğim. Sonra, Kur'an, Muhammed ve 7. yüzyıl Hicaz dünyası hakkında güvenilir bir veri kaynağıdır. Kur'an, Muhammed'in yaşadığı anı yansıtır ve Muhammed'in kim olduğu Kur'an tarafından yansıtılır. Bu, seküler Kur'an çalışmaları dışındaki insanlara iddia edilmesi garip bir şey gibi gelebilir. Elbette Kur'an ve Muhammed birlikte gider, ancak önce bunu ortaya koymamız gerekiyor. Kur'an'da çok sayıda yazarın, redaktörün ve kültürün kaleminden geçmiş, yoğun bir şekilde düzenlenmiş bir belge gören bazı, ama hepsi değil, tarih eleştirmenleri vardır. İncil'den Konfüçüsçü Analekse ve Evista'ya kadar birçok antik edebiyatta, çok başlı redakte ve düzenleme süreçleri, yanlış yazarlık ve tarihlendirme ve metinlerin bildiğimiz hale gelmesinden önce nesiller boyu yapılan revizyonlar görebiliriz. Kur'an'da benzer bir süreç görmüyorum. Bu konuda, Kur'an'ın tarihine dair neredeyse tüm Müslüman vizyonlarına katılıyorum. Ancak, benim veya onların ortodoksluğu nedeniyle, büyük Müslüman Kur'an alimleriyle aynı fikirde değilim. Kendim de bir tarih eleştirmeni olarak, özellikle en geleneksel veya yetkili kabul edilenler olmak üzere tüm varsayımları sorgulamalıyım. Bununla birlikte, Kur'an, erken dönem Kur'an yazmaları, erken dönem İslam tarihleri ve metnin yapısal analizleriyle ilgili kendi deneyimlerim, Kur'an'ın birçok insanın ürünü olduğu sonucuna varmama yol açmadı. Bunun yerine, çalışmam buradaki çalışmam da dahil olmak üzere beni Kur'an'ın bir eser olarak istikrarına geri döndürdü. Sözlü Kur'an duyurusunun sabit, istikrarlı ve yazılı bir forma dönüşmesini sağlayan bazı düzenleme süreçleri olsa da, bu süreç nispeten küçük çaplıydı. En azından Haham edebiyatı veya Hint destanları gibi en ünlü antik metinlerle karşılaştırıldığında, evet, Kur'an'ın metinsel varyantları ve farklı okunuşları var, ancak bunlar istisnasız olarak bu proje için önemsizdir. Kur'an'daki her bir varyant, ister yazılı ister sözlü olsun, ya yalnızca bir telaffuz meselesidir, anlam değil, ya da izoledir, tek bir pasajdaki tek bir kelime veya ifade üzerindeki anlaşmazlık. Belirli bir ciltteki surelerin sıralaması dışında, Kur'an'ın temel metni hiçbir zaman büyük çaplı yeniden yazım veya yeniden düzenlemeleri açığa çıkarmaz. Kur'an'ın dünya görüşünün düzenliliği, Kur'an'ın dilinin ve kelime dağarcığının tutarlılığı ve istikrarlı gelişimi ve özellikle de Kur'an'ın şuur ve ayetlerinin yapıları üzerine yapılan son çalışmalar, yalnızca küçük uyarlamalarla tek bir başlangıç noktasını göstermektedir. Buradan, birçok Müslüman teolojisinin talep ettiği gibi, metnin mucizevi bir şekilde korunduğu sonucuna varamayız. Ancak, Kur'an'ı, diyelim ki Peygamber Yeşiye'ye atfedilen yazılarla karşılaştırırsak, Kur'an'ın düzenleme süreci yetersizdir. Ancak biraz daha belirsiz olan, Kur'an'ın kendini gösterdiği kronolojik sıradır. Kur'an'ın birçok pasajının kesin kronolojisi ve Hz. Muhammed'in kesin biyografisi her zaman tartışmaya açıktır. Ancak her ikisinin de genel hatları burada tartışılamaz. Yine, Kur'an'ın 7. yüzyılın başlarındaki Hicaz'daki tarihsel kökenlerini çeşitli şekillerde reddeden erken dönem İslam'ın tarihsel eleştirmenleri olsa da, bu kitapta bu tür teorilere yer verilmemektedir. Yine de, bu soruların sorulmaya değmediği söylenemez. Değerler, ancak, Kur'an'ın ve anlatıcısının erken dönem tarihinin, her ikisi hakkında anlatılan sonraki hikayelerden kökten kopuk olduğuna ikna değilim. Erken dönem İslam'ın yazılı kaynaklarının tarihsel geçerliliği hakkında anlamlı, ciddi ve açık uçlu sorular var. Biyografik ve askeri destanlar, siremazi edebiyatı, anekdotsal rivayetler, hadis veya ahbar, tarihi kronikler, tarih, ve Kur'an yorumları, tefsir veya tevil. Tüm tarihler gibi, erken dönem İslam tarihi de sürekli revizyonlar gerektirir, ancak revizyonizm değil. Kur'an'ın sıralamasına gelince, temel ve pek de tartışmalı olmayan, Kur'an'ın kronolojik sıralamasının, kabaca, kısa, ritmik ayetlere sahip hikmetli surelerden, daha uzun, daha detaylı ayetlere sahip çok daha uzun, hukuki ve tarihsel surelere doğru ilerlediği iddiasıyla başlıyorum. Burada Gustav Weil ve Theodor Nolde'ye tarafından geliştirilen Kur'an kronolojisini kullanıyorum. Weil, Kur'an'ı 1. veya Erken, Mekke dönemi, 2. veya Orta, Mekke dönemi, 3. veya Geç, Mekke dönemi ve Medine dönemi olarak 4 bölümden oluşan faydalı bir bölümleme sunmuş ve bu bölüm daha sonra Nolde'ye tarafından daha da netleştirilmiştir. Hiçbir noktada bu kronolojinin, Kur'an'ın tarihteki gelişimini hatasız bir şekilde yansıtan doğru kronoloji olduğunu iddia etmiyorum. Bu, birçok tarihsel yeniden yapılandırmadan sadece biri. Bu kronoloji, tüm Kur'an kronolojileri veya Kur'an kronolojilerinin reddi, gibi, belirli bir tür dairesel muhakemeye dayanır. Aldığımız Kur'an'ın kendine özgü konuları, üslupları, kaygıları ve anomalileri vardır ve bu yüzden bunlardan bazılarını paylaşıyor gibi görünen diğer eserlere yönelir ve ardından bunları Kur'an'ı açıklamak için kullanırız. Bu bir totolojidir, ancak kaçınılmazdır. Kur'an'ın tarihi hakkında bize daha fazla bilgi verdiğini düşündüğümüz kaynak, yalnızca Kur'an'ı veya Kur'an, Hz. Muhammed veya İslam hakkındaki düşüncelerimizi yansıttığı için önemli kabul edilir. Kur'an'a olan ilgimiz bizi Çağ'ın yaratıcı Müslüman yorumcularını, İslam öncesi dönemlerdeki Yahudilik ve Hristiyanlığın etkileyici kayıtlarını veya kendi bilimlerimizin ürünlerini incelemeye yönlendirse de, her şeyi ortaya koyuyoruz. Bu gözlemi akılda tutarak bu kitabın amacı Wayne Noldeken'in kronolojisinin tamamen doğru olmasını gerektirmez. Aslında başka bir kronoloji kullansaydım örneğin Kur'an'ın Kahire Kraliyet edisyonunda bulunan artık yaygın olan kronoloji buradaki sonuçlarımın çok veya hiç değişmeyeceğinden oldukça eminim. Zaten Kur'an'ın herhangi bir bölümünün kesin zamanlaması hakkında bir iddiam yok. Bu, ani aydınlanmalar değil, zihinsel dönüşümlerin kademeli olarak gerçekleşmesi arayışıdır. Benzer şekilde, bu kitap Muhammed'in tam biyografisi konusunda da bir miktar şüphecilik barındırıyor. Erken dönem İslam'ı ve Kur'an'ı ciddi bir şekilde sorgulamamız gerekse de, benzer modern öncesi dönemlerle karşılaştırıldığında erken dönem İslam tarihi hakkında özellikle şüphe uyandıracak hiçbir şey yok. Ve belirli tarihsel eleştirmenler, İslam tarihinden Batı tarihine asla uygulanamayacak biçimlerde ve karmaşıklık gerektiren düzeylerde şüphe duyduklarında kaşlar kalkmalıdır. Kur'an ve Muhammed hakkında, konunun kendisi nedeniyle değil, daha ziyade yerleşik bilgeliğe şüphe ile yaklaşmanın tarih çalışmalarını daha üretken kılması nedeniyle sorular sormalıyız. Şüphelerim var çünkü şüphe duymak genellikle faydalıdır. Burada kendimi iyi bir arkadaş grubuna yerleştirebilirim. Hem geleneksel Müslüman alimler hem de onların tarihsel eleştirel meslektaşlarının çoğu gibi, Muhammed'in yaşamı, eylemleri ve öğretileri hakkında bitmek bilmeyen sorularım var, gerçekten bunu söyledi mi? Onun hakkındaki bu rapor doğru mu? Muhammed hakkındaki bu ortaçağ metni, yüzyıllar önce yaşamış tarihi kişiyi ne kadar iyi yansıtıyor? Tüm bunlara rağmen, erken dönem İslam tarihinin kökten gözden geçirilmesini gerektiren herhangi bir kanıt göremiyorum. Geleneksel olarak Muhammed'in Hicaz'ın Mekke kentinde doğduğu, kendisinin bir peygamber, elçi ve tanrıdan gelen bir uyarıcı olduğu tek tanrılı bir canlanma hareketini başlattığı, takipçileriyle birlikte 622 yılı civarında Yesrib, sonradan Medine olarak adlandırıldı, Kentine kaçtığı ve 632 civarında Medine'deki ölümünden hemen öncesine kadar Mekkelilerle ve toplumunun diğer düşmanlarıyla savaştığı iddia edilir. Muhammed'in biyografisi, öğretileri veya dönemi hakkında herhangi bir rapor yanlış olabilir ve elbette çoğu yanlıştır, ancak Muhammed'in hayatı ve dönemine dair bu kaba taslak taslağın ciddi bir rakibi yoktur. Son olarak, bu proje sözlü ve edebi düşünce biçimlerini baştan sona karşılaştırır ve zıtlıklarını ortaya koyar. Bu tartışmanın hiçbir noktasında, şu veya bu şekilde bir değer yargısı öne sürülmemelidir. Sözlü kültürler veya edebi kültürler arasında niteliksel olarak daha iyi bir şey yoktur. Sözlü zihinler daha aptal değildir, edebi zihinler daha zeki değildir. Hiçbir kültür veya düşünce biçimi, yazıyı kullanıp kullanmaması açısından doğuştan daha iyi veya daha kötü değildir. Okuryazarlık, tüm biçim ve işlevleriyle, belirli kültürlerdeki belirli sorunları çözmek için icat edilmiştir. Böyle bir gelişimin olmaması veya zaman ve mekanda bize yabancı bir kültürde farklı bir okuryazarlık gelişiminin olmaması, yalnızca farklı durumların farklı beceriler gerektirdiği anlamına gelir. Tersine, hem yüksek sözlü kültür hem de yüksek okur yazarlığın aynı anda hem yararlı hem de dezavantajlı yan etkileri vardır. Standart, akıcı okur yazarlığı ve sunduklarını takdir etmek veya hatta tercih etmek, ille de yanlış olmasa da, bir sözlü kültürün yeteneklerini değerlendirmek veya tercih etmek ille de yanlış değildir. Sözlü kültür, doğası gereği iyi veya kötü değildir, edebiyat da doğası gereği iyi veya kötü değildir. Okuryazarlık doğası gereği iyi ya da kötü değildir ve okuma-yazma bilmemek de doğası gereği iyi ya da kötü değildir. Belirli görevler için iyi ya da kötü ya da her ikisidirler. Walter G. Ong'un Bir Zamanlar yazdığı gibi, sözlü halkların özünde zekasız olduğunu, zihinsel süreçlerinin kaba olduğunu varsaymak, Yüzyıllar boyunca bilim insanlarının Homeros şiirlerinin çok ustaca olması nedeniyle aslında yazılı eserler olması gerektiği gibi yanlış bir varsayımda bulunmasına yol açan türden bir düşüncedir. Bölüm 2. Sözlü kültür, mutlaka, cehalet demek değildir. Ve bana dedi ki, ey adam, ne bulursan ye. Bu tomardan ye ve git İsrail halkıyla konuş. Ağzımı açtım ve bana bu tomardan yedirdi. Ve bana dedi ki, ey adam, sana verdiğim bu tomarla karnını doyuracak ve bağırsaklarını dolduracaksın. Yedim ve ağzımda bal gibi tatlı oldu. Hezekiel 3 Taksim 1-3 ila üç. Okuryazarlık kelimesi gibi, sözlü kültür kelimesi de Kur'an'da dahil olmak üzere çeşitli araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır ve bu nedenle burada bununla ne demek istediğimizi açıklamak faydalı olacaktır. Sözlü kültür, akademik dünyanın hem içinde hem de dışında kullanılan ve basit ve genel bir anlamda kullanılamayacak kadar geniş bir kavramdır. Eğer sözlü kültür bir kültürde yazının tamamen yokluğunu ifade ediyorsa, bu Kur'an için geçerli değildir. Bu konuyu kısaca ele alacağım. Eğer sözlü kültür, sözlü gelenek veya folkloru ifade ediyorsa, Genel bir araştırma konusu olarak sözlü formatta anlatılan hikayeler de bu kitapta da daha sonra ele alınacaktır. Eğer sözlü kültür, Kur'an gibi belirli bir eserin yazılı materyaller kullanılmadan nasıl derlendiğine dair bir teoriyi ifade ediyorsa, burada Andrew G. Bannister'ın Kur'an'ın sözlü formüle edilmiş bir incelemesi adlı çalışmasına başvuruyorum. Bannister, Kur'an’ın Homeros’un destansı geleneğine benzer bir şekilde derlenmesini savunur ve Kur'an'ın surelerinin her biri birer icra varyantıdır. Ancak bu kitapta sözlü anlatım, özellikle belirli bir zihnin, anladığımız şekliyle yazı ve diğer kayıt teknolojilerinin kullanımından nasıl etkilenmediğini atıfta bulunur. Burada sözlü anlatım, insanların okuma ve diğer kayıt türlerinden, örneğin, resimler, videolar, bantlanmış müzik ve internet, ne kadar etkilenmediğini ifade eder. Sözlü anlatım, bir kişinin zihninin veya bir kültürün, özellikle yazı olmak üzere, yapay ve sabit bilginin varlığıyla ne ölçüde yeniden şekillendirilmediğini ifade eder. Yazının varlığı, insan beyninin sayısız bölümünü yeniden şekillendirir ve sözlü anlatım, bu sürecin belirli bir zihinde, ve dolayısıyla, o zihnin bulunduğu kültürel dünyada, ne kadar gerçekleşmediğini ifade eder. Sözlü kültür nedir ve ne değildir? Günümüzde çoğu insanın okur yazarlığı dünyadaki normal durum olarak göreceğini tahmin edebiliriz. Her ne kadar tüm insanlar kişisel olarak okur yazar olmasa da, içinde yaşadığımız dünya sanki herkes akıcı bir şekilde okuyup yazabiliyormuş gibi işler. Okur yazarlığı akıcı olmayan biri cahildir. Ve bu okuma-yazma-bilmeme durumu normal durum olduğunda ki kendi kültürlerimizde asla böyle değildir böyle bir kültüre sözlü olmak veya sözlü kültüre sahip olmak diyoruz. Kısacası, okur-yazarlığı sabit bir varoluş durumu olarak ele alıyoruz ve bunun olumsuzlamasına okuma-yazma-bilmeme denir ve bu olumsuzlama belirli bir bağlamda tipik olduğunda, buna sözlü kültür denir. Sözlü kültür, kültürel bir durum olarak sunulan olumsuz bir şeydir ve bu yanlış değildir. Sözlü kültür bir yokluktur, bir şekilde kayıt altına alınmaya tepki verme konusundaki kültürel yetersizliktir. Ancak bu yokluk yalnızca bizim zihnimizde vardır, bahsettiğimiz insanların zihninde değil. Bu anlamda sözlü kültür yalnızca bir olumsuzlama olabilir. Okur yazarlık ve sözlü kültür yerine tüm insani olguları otomobillerin nasıl etkilediğine veya etkilemediğine göre sınıflandırmaya çalıştığınızı hayal edin. Araba gibi hiçbir şeyin var olmadığı kadim bir durum olurdu ve otomobil kullanımı hayal bile edilemezdi. Ancak tarih boyunca insanların büyük bir kısmı ya arabaları bilirdi ya da kültürlerinde buna benzer bir şeye sahip olurdu, at arabaları, vagonlar, iki tekerlekli arabalar, trenler, bisikletler, binilen hayvanlar ve benzeri. İnsanlık tarihinde yalnızca nispeten az sayıda kültürde var olan bu tek icadı otomobile alıp bunu gelişmiş, Medeni veya gelişmiş olmanın tek veya en önemli ölçütü haline getirmek hem tuhaf hem de yanıltıcı olurdu. Esasen tüm insan faaliyetlerini otomobil dışılıktan ne kadar etkilendiklerine göre ölçmeye çalışmak ne kadar tuhaf olurdu. Okuryazarlık ve sözlü kültür içinde durum böyledir. Sözlü kültür ve sözlü kültür, birbirleriyle bariz, doğal olarak oluşan ters bir ilişkiye sahip evrensel sabitler değildir. Biz tarihin belirli bir anında İngilizce konuşanlar ve okuyanlar okur yazar olmanın ne anlama geldiği, ne işe yaradığı ve ne olduğu konusunda çok özel bir anlayışa sahibiz ve bu nedenle bunu reddedip sözlü kültüre karşı bir karşıt kavram yaratmak daha da kesin değil. Bizler bu tür kitapların okuyucuları o kadar okur yazarız ki sözlü bir iletişim veya düşünce evrenini okur yazar bir evrenin bir çeşidi dışında kavramamız çok zor. Kendi okur yazar zihnimiz gibi tipik bir zihin olduğunu varsayıp, kendi okur yazarlık anlayışımızı ortaya çıkarıp, tarihin sayısız kültürel felaketinden ve akıl almaz zihinsel devrimlerinden etkilenmemiş, altında gizlenen sözlü bir zihni açığa çıkaramayız. Sözlü kültüre ulaşmak için parçaları biraz daha parçalara ayırmamız gerekiyor. İlk olarak ne okur yazarlık ne de sözlü kültür Tarih ve bağlam boyunca karşılaştırılabilir şekillerde ele alınabilecek sabitler değildir. Okuryazarlık her zaman ve her zaman bir amaç için okuryazarlıktır ve olmalıdır. Mesele asla sadece kişinin okuyup okuyamadığı değil, okuma materyalinin mevcut olup olmadığı, hangi amaçla ve hangi becerileri kullanarak okunduğudur. Çevrim içi oyunlarda okuryazarlık, hiyeroglif oymacılığı, muhasebe, Elizabeth dönemi şiiri ve film altyazıları pek karşılaştırılabilir faaliyetler veya durumlar değildir. Bunlardan birinde tamamen okur yazar, bir diğerinde tamamen cahil, diğerlerinde ise yine kısmen okur yazar olabilirsiniz. 1950'lerde doğan insanlar torunlarının artık okumadığından şikayet ettiğinde, bu torunlarının tamamen okuma yazma bilmediği anlamına gelmez. Bu sadece torunlarının okumayı büyük anne ve büyük babalarıyla aynı biçimlerde ve aynı amaçlarla kullanmadığı anlamına gelir. Gerçekten de, internetteki dijital okuyucu, büyük olasılıkla, büyük baba ve büyük annelerinin aynı gün içinde okuduğu basılı metinden çok daha fazla dijital metin okuyor. Gençlerin artık okumadığı iddiası, gençlerin yaşlıların okuduğu türden materyalleri okumadığı ve okumayı aynı amaçlar için kullanmadığı iddiasıdır. Okumanın amaçları ve bağlamları doğru bir şekilde değerlendirildiğinde, okuma-yazma bilmemeyi veya sözlü iletişimi ortaya çıkarmak için bunları tersine çevirmek imkansız hale gelir. Öyleyse, okuryazarlığın bir olumsuzlaması değilse, sözlü kültür nedir? Birinin veya kültürünün okuryazarlık ve kayıt tutmadan etkilenmemesinin birçok yolu vardır ve dolayısıyla olası birçok sonucu vardır, bunlardan herhangi birine sözlü kültür diyebiliriz. Okur-yazar olmama ve sözlü kültürün görünürdeki eş değerliğini, sanki ikisi de okuma-yazma yok anlamına geliyormuş gibi bir kenara bırakalım. Şimdilik, okuma-yazma bilmeme ve sözlü kültür arasındaki temel ayrımın, psikologların örtük veya bildirimsel olmayan bellek olarak adlandırdığı şey üzerinde olduğunu varsayalım. Örtük anılar, sahip olduğunuz ancak nasıl veya edindiğinizi, fark etmediğiniz düşünceler, fikirler, deneyimler ve becerilerdir. Bunlar, öğrenmenin bilinçli bir anısı olmadan, kısa süreli hafızanızdan beyninizin nöronlarının az çok kalıcı ağına taşınmıştır, bu yüzden yanlış bir şekilde doğal olarak oluşan bir alışkanlık veya içgüdü gibi görünürler. Geçmişinizde bir zamanlar biri size kaşıkla yemek yemeyi öğretmişti. İşte bu yüzden artık sadece kaşık kullanabilirsiniz. Kaşığı ne zaman ve nasıl kullanmayı öğrendiğinize, hatta kaşığı kullanmayı öğrendiğinize dair kısa süreli hafızanızı kaybettiniz ve daha kalıcı bir şeyi, beceriyi korudunuz. Ancak, numarayı ne zaman öğrendiğinize dair kısa süreli hafıza kaybolduğu için, örtük hafıza doğa gibi görünüyor, herkes her gün aynı şekilde, hiç düşünmeden kaşık kullanıyor, ama öyle değil. Öğrendiğinizi unuttuğunuz, ancak etkisi hayatınızı şekillendirmeye devam eden öğrenilmiş bir beceri. Kaşığı nasıl kullanmayı öğrendiğinizi asla hatırlayamazsınız, ancak kaşığı nasıl kullanacağınızı da asla unutmazsınız. O kadar iyi, o kadar faydalı bir şey öğrendik ki, zihin dünyamızı altüst ettik ki kaşık kullanmak, göz kırpmak veya esnemekten farksız hale geldi. Bu örtük bir hafıza DIRE çünkü bir kaşığı nesneleri hareket ettirmek için nasıl kullanacağınızı bilseniz bile, bu yeteneği öğrendiğinize dair bilinçli bir hafızanız yoktur ve bu nedenle bu hafıza ve ilgili beceriler doğal görünür. Bu fikir yanlış olsa da, kaşıkları kültürünüzün kullandığı şekilde kullanmak tüm insanların yaptığı şey gibi görünüyor. Aynısını okur-yazarlık için de yapıyoruz. Birinin okur yazar olduğunu söylediğimizde okuma ve yazmanın çok belirli bir ortamda ve aynı derecede belirli bir amaç için örtük anılarının bir parçası olduğu anlamına gelir. Bunlar o kadar kapsamlı öğrenilmiştir ki normal, doğal ve evrensel görünürler. Okur yazar bir kişi yalnızca okuma ve yazmayı öğrenmekle kalmamış, bunları o kadar iyi öğrenmiş ve ikisini de o kadar sık kullanmıştır ki Kısa süreli hafıza bu becerilerin öğrenildiğine dair hafızayı yok ettiği için içgüdü gibi hissettirmiştir. Dahası, atıfta bulunulan okuryazarlık türü her zaman belirlidir. Okuryazarlığın herhangi bir şeyi okuma veya yazma yeteneği olduğunu söyleriz, ancak kastettiğimiz çok daha dardır, örneğin okuryazarlığın basılı kağıttan roman okuma yeteneği olduğunu söyleriz. Sesli kitapların okuma olup olmadığı veya kısa mesaj alışverişinin asla okuma olarak kabul edilmediği hakkındaki devam eden tartışma, oyunu ele veriyor. 20. yüzyılın sonlarından beri pek çok tarihsel araştırmanın yaptığı gibi, bağlama yönelerek ilerlemeliyiz. Okur yazarlığı, okuma yazma bilmezliği ve sözlü anlatımı incelemek için doğru ve faydalı bir şekilde tersine çevirebiliriz, ancak bunların her birinin bağlam içinde tutulması gerekir. Okuryazarlık ve okuma-yazma bilmeme, yalnızca iki ortam arasında geçerli olan karşılaştırmalı etiketlerdir, genellikle incelenen ortam ve öğrencinin ortamı. Geniş anlamıyla okuryazarlık, deyim yerinde ise, hiç kimsenin sahip olmadığı sahte bir varoluş hali olarak görmezden gelinmelidir. Okuryazarlık ise yalnızca bir şeydeki okuryazarlığı ifade etmelidir, örneğin telgraf çekmek, Ayak izlerini yorumlamak, bir romanı takdir etmek veya bir haritayı takip etmek gibi. Aynı şekilde, okuma yazma bilmemek de bir şeydeki okuma yazma bilmemek olarak nitelendirilmelidir. Tıpkı bir kişinin müzik notalarında okur yazar olup aynı zamanda sitenografide okuma yazma bilmemesi gibi. Mutlak okur yazarlık veya mutlak okuma yazma bilmeme diye bir şey yoktur. Bunun ardından, mutlak bir sözlü kültür de yoktur. Sözlü kültür, niteliksiz bir okuma-yazma-bilmeme durumuna atıfta bulunamaz, çünkü böyle bir durum hayalidir. Aksine, sözlü kültür, belirli bir veya birden fazla okuma-yazma-bilmeme biçiminin, özne ile gözlemci arasındaki düşünce sistemleri arasında dikkate değer bir farklılığı nasıl ortaya koyduğudur. Bu anlamda sözlü kültür her zaman karşılaştırmalıdır. İnsanlar için sözlü kültürün genel olarak ne olduğunu soramayız, yalnızca şu anda ele aldığımız insan ortamlarında. Şu anda bizim için okur yazarlık örtük bellekte belirli ama kesinlikle hepsi değil, okuma ve yazma biçimlerinin varlığını ifade ettiğinden, sözlü kültür kendimiz ile aynı örtük belleğe sahip olmayanlar arasındaki farkları ve özellikle bu farklılıkların düşünce ve mantık açısından nasıl ortaya çıktığını ifade eder. Böyle bir yapıda, bizim standartlarımıza göre, tamamen sözlü bir ortamda yaşayan biri, bizim anladığımız şekliyle kayıtla ilgili herhangi bir beceriye sahip olabilir veya olmayabilir. Sözlü kültür, böyle bir kişinin kayıtla nasıl ilişki kurduğu ile bizim nasıl ilişki kurduğumuz arasındaki farktır ve gözlemlenen kişinin, mutlaka okuma veya yazma hakkında hiç düşünmemesi anlamına gelmez. O halde sözlü kültür başlı başına bir okuma yazma bilmeme değil, okur yazarlık olarak adlandırdığımız becerilerin hiçbir anısına sahip olmayan örtük hafıza DĞR. Böyle bir birey terimin bir anlamında kişisel olarak okur yazar olabilir. Ancak bizim okur yazarlık anlayışımızda değil ve bu tür bir okur yazarlıkta da öznenin ortamında normal görünmüyor. Bizim için sözlü kültür salt okuma yazma bilmemeye daha az benziyor. Bunun yerine Bizim terimlerimizle okur yazarlığın ya bilinmediği ya da sağduyu veya doğanın aksine bir beceri olarak ele alındığı bir durumdur. Ruth Finegan'ın 30 yıldan uzun bir süre önce meşhur bir şekilde belirttiği gibi, sözlü kültür ile okur yazarlık arasında basit ve belirgin bir büyük ayrım yoktur. Tamamen okur yazar olan bir kişi, tıpkı modern bir kültürde yaşayıp tamamen okuma yazma bilmeyen biri olabileceği gibi, sözlü bir kültürde de yaşayabilir. Okuma-yazma-bilmeme, kişinin kendi kültürü tarafından kullanılan belirli bir becerinin yokluğudur. Sözlü kültür, yaygın olduğunda bu yokluğun bizimkinden farklı düşünce sistemlerinin nasıl gösterdiğidir. Muhammed'in dünyasında yazmak, sözlü kültür ve sözlü kültürlerin incelenmesinde yaptığımız standart hata, sözlü kültür ile bizimki gibi bir kültür arasında açık ve belirgin bir ayrım olduğunu varsaymaktır. Yine de böyle bir ayrım yoktur. Sözlü kültür, okuma yazma bilmemekle aynı şey değildir ve sözlü kültür okur yazarlığın zıttı da değildir. Okur yazarlık çeşitlidir ve tek bir kültür içinde bile birçok şeyi ima edebilir. Sözlü kültür de her kültürde ve her zihinde farklıdır. Çünkü her zaman yabancı bir şeyle genellikle biz gözlemciler karşılaştırılır. Öyleyse sorumuz şu: Muhammed'in yaşadığı çevrede yani 6. yüzyılın sonları ve 7. yüzyılın başlarında Arabistan'ın Arapça konuşulan batı yakasında okur yazarlık, okuma yazma bilmeme ve sözlü kültür durumu bizim çevremizde karşılaştırıldığında nasıldı? İnsan ırkının çok uzak geçmişinde bir yerlerde saf veya birinci sözlü bir durum hayal edebiliriz. Ne yazı ne de okuma, ne sanat ne de oyma. Böyle şeylerin mümkün olduğunu bile bilmeden, belirli bir yaşayan kişinin dışında herhangi bir düşünce veya karmaşık verinin var olma şansı olmadan. Ancak bu, Kur'an, anlatıcısı veya halkı için geçerli değildir. Çeşitli Arap yazı ve kayıt sistemleri, çok sayıda formatta ve birçok amaç için, Hazreti Muhammed'den binlerce yıl önce ortaya çıkmıştır. Kur'an'ın ortaya çıktığı dünya tamamen sözlü değildi veya tamamen sözlüğe yakın bile değildi. Her neyse, benzer şekilde dijital kayıtların yaygın ve günlük yaşam için gerekli olduğu bizimki gibi bir kültür olan teknografide kesinlikle geçerli değildir. Daha yakın olanı el yazısı kültürü olurdu. El yazısı kültürü, el yazmalarının yaygın olduğu ve kültürün işleyebilmesi için yazının varlığına ve kullanımına ihtiyaç duyulan bir kültür. Ancak yine de bu bile yeterince yakın değildir. Kur'an'ın yurdu ne salt sözlü kültür, kayıtların olmadığı varsayılan yer, ne de salt edebi kültürdür, eğitim, yönetim, din veya ekonomik aygıtların işleyişi için bazı kayıt türlerine ihtiyaç duyulduğu yer. Yazının ne duyulmamış ne de yaygın olduğu bir bağlam arıyoruz. Birinci sözlü kültür ile kültürel olarak gerekli metinsellik arasında bir yere ihtiyacımız var, bu gözlem göz ardı edildiğinde, Kur'an ortamı kabaca tek bir kampa sıkıştırıldığında, Kur'an'ın biçimsel çalışması ciddi şekilde yara alır. Walter Ongun sözlerini yeniden yorumlayacak olursak, Muhammed'in kültürü yüksek bir sözlü kültür kalıntısına sahiptir. Bu yüksek sözlü kültür, yazının bilinmediği anlamına gelmez, ancak bir kültürün insanların günlük işlerini yapmak için yazıya ihtiyaç duymadığı da bir gerçektir. Örgütsel, hükümetsel, askeri, tarımsal ve ekonomik sistemler yazı olmadan da çalışabilir ve ezici bir çoğunlukla çalışır. Bir grafiti görmek veya yazılı bir madeni paraya dokunmak dışında, böyle bir kültürdeki çoğu insan yazıyla çok fazla uğraşmak zorunda kalmaz. Belki dini bir ritüelde bir metinden okuyan biriyle karşılaşırlar veya bir mektup göndermek için bir katip tutmak zorunda kalırlar ya da keselerindeki madeni paranın bir şey söylediğini anlarlar, ancak yazıya erişimin genel sınırı budur. Sözlü kültür kalıntısı, bazı insanların okur yazar olduğu ve herkesin bunu bildiği bir kültürdür, ancak bir bütün olarak kültür, sese ve konuşmaya bizden çok daha fazla öncelik verir. Kültür bazı insanların okur yazar olduğunu bilir ancak herkesin okur yazar olduğunu asla varsaymaz. Artık sözlü bir kültürde yazma ve okuma mevcut olsa da çoğu insan bunları çoğu zaman kullanmaz. Yazma ve okuma henüz örtük belleğe geçmediği için belirli bir kişi kendi kendine yazı yazabilse bile bizimkinden çok daha fazla sözlü düşünce biçimiyle düşünmeye devam eder. Örneğin, böyle bir kültürdeki zihin verilerin ne pahasına olursa olsun depolanması gerektiğini varsayar. Bir şeyi unutursanız onu kaybedersiniz. Artık sözlü bir kültürde karmaşık bilgileri hatırlamanın, onu kendiniz hatırlamanın dışında başka yolları da vardır. Ancak çoğu insanın akıcı bir okur-yazarlık geliştirmek için zamanı, parası veya ihtiyacı olmadığından artık sözlü bir zihin bu tür bir okur-yazarlığın normal olduğunu varsaymaz. Not tutulabilir mi? Evet. Ancak neredeyse hiç kimse sürekli not tutmaz, okumaz veya notlara başvurmaz. Artık sözlü bir kültürdeki kayıt teknolojileri yalnızca çok belirli ortamlarda kullanılır ve herkesin kaydedilenlere erişebileceğini varsayamazsınız. Artık sözlü kültür, yazmanın ve okumanın var olduğu ve faydalı olduğu, ancak yenilik olarak kaldığı bir kültürdür. Kendi kültürümüzdeki programlama dillerini karşılaştırın, bunlar var, kullanılıyor ve önemlidir, ancak çoğu insan tarafından çoğu zaman düşünülmez bile. Birçok insan programlama dillerini kullanabilse de, çok az kişi bunlardan herhangi birinde gerçek anlamda okur yazardır. İnsanlar kod okuyabilir, ancak henüz hiç kimse kod okumayı öğrendiğini unutmadı. Muhammed'in dünyasında okuma ve yazmanın durumu hakkında neler biliyoruz? Peygamber döneminde bile Kur'an'dan yazılı bir metin olarak bahseden kadim İslam kaynakları vardır. Kur'an'ın ilk vahyine dair geleneksel anlatıya göre, Cebrail, Mekke'nin hemen dışındaki Hira mağarasında Peygamber'e bu üzerine yazılmış bir metin sunar. İlk olarak 760 civarında yazılmış olmasına rağmen, İbni İsa'nın siresindeki bu hikaye, yaklaşık 610 yılındaki tarihi bir olayı aktardığını iddia eder, Cebrail, üzerinde yazılı bir dokuma bezle uyurken yanıma geldi. Ve, oku, dedi. Geleceğin halifesi Ömer'in, Ölümü 644, kız kardeşine ait Kur'an sayfalarını okuduğuna veya Muhammed'in Hristiyan kuzeni Varaka'nın, Ölümü 610 civarı, İncil metinlerini kopyaladığına dair hikayeler de vardır. Varaka ismi bile, İngilizcedeki Page ismi gibi bir sayfaya atıfta bulunur. Hz. Muhammed'in eşi Hazreti Aişe'nin yatağının altında Kur'an sayfaları sakladığı ve bunların daha sonra bir hayvan tarafından yendiği ile ilgili tuhaf bir hikaye vardır. Hazreti Muhammed 622 civarında Medine'de yeni bir topluluk kurduğunda, halk fiziksel bir anayasa, düstür veya tüzük, sahifa, hazırladı. Benzer şekilde, Hazreti Muhammed ile Mekkelilerin arasında 628 civarında Hudeybiye'de yazılı bir barış antlaşması imzalandı. Dolayısıyla, eğer Kur'an ilk olarak tamamen sözlü bir ortamda, tamamen sözlü bir anlatımla ortaya çıktıysa, elimizdeki ilk Müslüman tarih kaynakları bu konuda farklı görüşlere sahiptir. Bu ve benzeri pek çok rivayet sorumlu hale getirilebilir. İslam tarihinin ilk dönemlerine ait tüm yazılı kayıtlar, Hz. Muhammed'in yaşadığı yüzyıllardan sonra ortaya çıkmış ve çoğu da yaşadığı yerden çok uzakta yazılmıştır. Tüm bu rivayetler, iddia ettikleri olaylardan en az 130 yıl uzaktadır ve çoğu bundan daha da uzaktadır. Dolayısıyla, Kur'an'ın ilk dönem tarihi hakkında bir soru sorsaydınız, Hazreti Muhammed'le hiç tanışmamış ve Hz. Muhammed'le tanışmış biriyle hiç tanışmamış biri tarafından yazılmış bir tarih veya biyografiye güvenmek zorunda kalırdınız. Bu, bu tür İslami kaynakların hemen yanlış olduğunu varsaymamız gerektiği anlamına gelmez, ancak bunların sorgusuz sualsiz kabul edilmesi gereken görgü tanığı ifadeleri olduğu anlamına da gelmez. İlk İslam yüzyılını ve bu çalışmada, İlk İslam yüzyılının sözlü ve yazılı kültür durumlarını, yeniden yaratmak için yalnızca İslam tarihi kitaplarını kullanmak, yalnızca 1900'den sonra İrlanda'da yazılmış kitapları kullanarak 1776 Amerikan devrimini öğrenmeye çalışmak gibidir, fiili olarak doğru veya yanlış olmayabilir, ancak aradığımız yerden kültürel olarak kesinlikle uzaktır. Muhammed'in dünyasına daha yakın, Sözlü ve yazılı anlatım durumları hakkında bize bilgi verebilecek kaynaklarımız var mı? Evet, ancak bunların da şartları var. İlk olarak Muhammed'in komşusu olan kültürlerden günümüze ulaşan yazılar var. Yunanca, Aramice, Farsça, Süryanice, Ermenice ve Arabistan çevresinde ve içinde konuşulan birçok başka dilde geç antik edebiyatımız var. Haham edebiyatı, hagiography, İncil ve İncil dışı edebiyat vaazlar, ilahiler, şarkılar, felsefe kitapları, tarih kitapları, hukuk kitapları, mektuplar ve o dönemden günümüze ulaşan birçok başka eser var. Bunların hiçbiri bize Muhammed'in dünyasında Arapçanın sözlü ve yazılı anlatım durumları hakkında doğrudan bir şey söyleyemese de, Muhammed ve dinleyicilerinin karmaşık kitapların var olduğunu ve tamamen nadir olmadığını gayet iyi bildiklerini gösterebilirler. 7. yüzyılın başlarında bir Mekkeli olsaydınız ve ticaret veya haç için neredeyse her yöne seyahat etmeye başlasaydınız, kendi dilinizde böyle bir literatüre sahip olmasanız bile, kısa sürede yüksek literatüre erişimi olan insanlarla karşılaşırdınız. Kitaplar, grafitiler, dikili taşlar ve Yahudi ortamında tomarlar görürdünüz. Zaman zaman elinize aldığınız madeni paralarda yazılı metinler içerebilirdi, ancak yine de kendi Arapçanızda değil. Bu tür kaynaklar, Kur'an'ın zaman içindeki ortaya çıkışına çok daha yakındır, ancak yine de ona yabancıdır. Bunlar faydalı kaynaklardır çünkü Muhammed ile neredeyse çağdaş olabilirler, ancak bahsettiğimiz insanlardan mekansal olarak uzaktırlar. Zamanlama doğrudur, ancak bir yerin veya kültürün bir diğerine ne kadar uygulanabileceği pek açık değildir. Epigrafimiz var, grafiti ve taş üzerine diğer oymalar. Yüzyıllar boyunca, Arabistan ve Levant halkları bize kayalar üzerinde antik gülifler bıraktı. Bunların çoğu Arapçanın bir biçimiyle tanınabilirken, diğerleri Arapçaydı ancak günümüzün standart Arap alfabesiyle yazılmamıştı. Daha da fazla yazıt diğer Arap dillerinin yanı sıra Süryanice, Aramice, Yunanca ve başka birçok dildeydi. On binlerce taş yazıt tespit edildi ve hatta birçoğu İslam'ın yükselişinden önce ve sonrasına tarihlendi. İslam öncesi veya İslam sonrası bu geç antik yazıtların hiçbiri basılı bir sayfadan uzun olmazdı. Ve çoğu çok daha kısadır. İşte bazı örnekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerin Rabbi, bize fazlından lütufta bulun ve bize en güzelini, yani iman hediyesini ver. Bu, Yemen'de yakın zamanda kataloglanmış bir keşif olup, 6. yüzyıla ait Güney Arap minüskül, zebur, alfabesi kullanılarak yapılmıştır, İslam öncesi bir alfabedir. Eğer biraz olsun Kur'an biliyorsanız, bu formülün Besmele'nin çok yakın bir kardeşi olduğunu fark edeceksiniz, Kur'an'ın 114 suresinin bir tanesi hariç hepsinin önünde geçen Allah'a dua, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başka bir deyişle, bu yazar sözlerini taşa kazıdıktan yaklaşık bir asır sonra, Kur'an'da dikkat çekici derecede benzer bir formül kullanmıştır, en azından bazı insanların sözlü versiyonunu zaten bildiği bir ifadeyi kullanmaktadır. Yine 6. yüzyılda, eski nebatı Aramice yazısı, günümüzde bildiğimiz Arap yazısına dönüştü. İşte aynı kişi tarafından, bu yazıyla yazılmış, bir sonraki yüzyıldan kalma iki erken dönem İslam Grafitisi Ben İbn Şeybe'nin müvekkili Züheyrim. Allah'ın adıyla ben Züheyr bunu Ömer'in vefat ettiği 24 yılında yani 644 ile 645 yılında yazdım. Bu yukarıdaki yazıt gibi kalıplaşmış bir ifade kullanarak Tanrı'nın adını anıyor ancak şimdi daha tanıdık Arap alfabesini kullanıyor. Ardından Züheyr adlı yazar bize bu mesajı Halife Ömer'in vefatından 24 yıl sonra, Muhammed ve takipçilerinin Mekke'den Medine olarak adlandırılacak şehre göç etmesinden sonra yazdığını söylüyor. Bu yazıtlar, Muhammed'in ölümünden yaklaşık 15 yıl sonra yazılmış. Hala çok kısalar, ancak yazıtlar bir yılda tek bir kişiye özel. Bu Graürcü, bizim standartlarımıza göre en azından biraz okur yazar çünkü kendisi hakkında bir birey olarak bir şeyler söylemek için yaratıcı bir şekilde yazı kullanabiliyor. Züher, daha önce hiç görmediği Arapça kişisel bir mektubu alıp makul bir hızda okumaya başlayabilir miydi? Muhtemelen hayır, bu mesaj kısa, dil bilgisi açısından çok basit, tuhaf veya anlaşılması güç kelimeler kullanmıyor ve kalıplaşmış bir ifadeyle başlıyor. Burada yazı görebiliyoruz, ancak akıcı, karmaşık veya yaratıcı bir yazının da belirtisi yok. Ve son olarak, Rabbim, kulun ve elçin Muhammed'e salat eyle, mükafatını yüce kıl ve ayak bastığı yeri şereflendir. Muaviye oğlu Ebu Süfyan'ın müvekkili Dakvan oğlu Said tarafından yazılmıştır. Ve ister ilkinden ister sondan olsun, bir kulun isteyebileceği en güzel şeyi Allah'tan diler ona yolunda asil bir ölüm bahşettiğini söyledi. Bu, Muhammed'den adıyla bahseden bildiğimiz ilk yazıt olabilir. Burada yazar Said Bin Dakvan, kendisinin veya belki de babasının, 680 yılında ölen 5. İslam halifesi Muaviye'nin bir müşterisi veya hizmetkarı olduğunu belirtiyor. Eğer bu okuma doğruysa ve tarih doğruysa, bu yazıt Muhammed'in ölümünden yaklaşık 50 yıl sonra yazılmıştır. Grafiti sanatçılarıyla karşılaştırıldığında, Said daha da okur yazar. Evet, hala çoğunlukla formüller ve kalıp ifadeler, ödülünü yüceltin, ilk veya son, mevcut, ancak bazı kişisel notlar ve benzersiz ifadeler de var, ayak bastığı yeri onurlandırın, Tanrı'dan bir kulun isteyebileceği en iyi şeyi ister. Said, Arapça yazılmış herhangi bir rastgele metni okuyabilir miydi? Kesin değil, ancak tamamen imkansız da değil. Böyle bir metni hızlı bir şekilde ve hecelemeden okuyabilir miydi? Muhtemelen hayır. Said kendi dünyasında okur yazardı, ancak bizim standartlarımıza göre cahil. Bunun gibi binlerce Arap ve Levant grafiti örneği var. Ancak çoğu bunlar kadar ayrıntılı değil. Çoğu sadece isim ve etiketlerden, falanca, filancanın oğlu, falanca bunu ölen babam için yazdı, veya kısa dualar, formüller veya büyülerden, bu Tanrı filancayı kutsasın. Bunu oku ve amin de. Oluşuyor. Peki bu yazıtlar bize ne anlatıyor? İlki, apaçık ortada. Bizimki olmasa da bir anlamda okur yazarlık mevcut. Tüm bu yazıtları yazabilecek kadar okur yazar insanlar var ve onları okuyabilecek varsayılan bir kitleleri de var. Buradaki yazarlar temel okur yazarlığın o kadar yaygın olduğunu düşünüyor ki ilk etapta bir şeyler yazmaya değer. Dolayısıyla Arapça konuşanların kültürü hiçbir şekilde salt sözlü bir kültür değil. Arapça yazıt o kadar yaygın ki bir yazıt hem yazılabilir hem de bir yabancının bulup okuması için bırakılabilir. Burada daha fazlası oluyor. Bir tür okur yazarlık mevcut ancak bu bizim anladığımız anlamda bir okur yazarlık değil. Bu yazarlardan herhangi birinin akıcı bir şekilde okur yazar olup olmadığını kendi dillerinde yazılmış herhangi bir şeyi, makul ölçüde, okuyabildiklerini bile söyleyemeyiz. Gerçekten de, sonraki Arapların aksine, 7. yüzyıl ve öncesinin, Arap yazı sistemi, bunların neredeyse tamamını daha önce duyduğunuzu, okumadığınızı, varsayar. Yazıt okuyucuya o kadar düşmanca ki, genellikle kalıp ifadeler şeklinde, metin hakkında bir miktar ön bilgi olduğu varsayılmalıdır. Yazıtlar istisnasız çok kısa ve neredeyse istisnasız çok formüle dayalıdır. Dolayısıyla, bu kanıtlardan anladığımız kadarıyla kesinlikle bir yazma, ve dolayısıyla okuma, devam ediyor olsa da, kimse Arapçada özellikle karmaşık bir şey yazmıyor veya okumuyor. Yazı, Arapça konuşan birçok kişi tarafından kullanılıyor, ancak kimse çok fazla yazmıyor. Bu tür yazıtlar, Antik Arap düşüncesine sahip halkların sözlü edebiyatı hakkında bize epey bilgi verir, ancak bu bağlamda sözlü edebiyatın, yalnızca okuma ve yazmanın bugünkü kullanımlarımızla karşılaştırıldığında kökten farklı kullanımlarını, becerilerini ve etkilerini ifade ettiği koşulunu göz önünde bulundurursak. Bu durumlarda sözlü edebiyat, cehalet değil, bizimkinden çok farklı bir edebiyattır. Burada iki örnek akla geliyor: öz referanslılık ve isim ağırlığı. Yazıtların çoğu kendi yaratımlarından bahseder. Yazıldıkları yazılıdır. Bunu ben yazdım, elimle oydum. Bu bir yazıttır. Yaptıkları işe bu kadar odaklanmaları, yazarların yazmayı yeni bulduklarını gösterir. Bu tür bir okur yazarlık örtük hafızalarında yoktur. Nitekim bu tür etiketlerin birçoğu bize onu kimin yazdığından başka bir şey söylemez. Yazmak yalnızca yazmak için bir fırsattır. Bunu ilk cep telefonlarının ilk çıktığı zamana benzetebiliriz ve tek amacı "arabadan arıyorum" demek olan aramalar almak oldukça olağandır. Bu grafitilerde pek farklı değildir. Bu yazarların çoğu yazarken bilinçli olarak kendi yazma becerilerini düşünürler. Sezgiye aykırı olarak bu yazılar pek yazmayan yazarları ifşa eder. İsimlerin yoğunluğu da bizim okuryazarlık anlayışımızdan çok farklı, yani çok sözlü. Sadece bunu ben yazdım değil, Züheyr bunu yazdı. Said bunu yazdı. Sadece Allah adına değil, Allah'ın adıyla. Yazmanın ve okumanın var olduğu, ancak bunların hiçbir zaman bir paragraftan daha uzun süre kullanılmadığı bir ortamda yaşadığınızı düşünün. Duyduğunuz kelimelerin ezici çoğunluğu birinin ağzından çıkıyor. Birisi önünüzde duruyor ve konuşuyor. Karşılaştığınız neredeyse tüm bilgiler beyninize bu şekilde girdi. Ama sonra yazı ortaya çıkıyor ve yazı sıra dışı bir şey yapabiliyor. Yazı, önünüzde duran bir konuşmacı olmadan da konuşabiliyor. İşte bilinmeyen birinden gelen kelimeler. Peki, artık sözlü bir kültürde okur yazar gibi görünen biri ne yapar? Yazıyı kimin yazdığını potansiyel okuyucuya söyler. Yani, etiketler. Ses geçicidir, ancak yazı, yazar gittikten, hatta öldükten sonra bile varlığını sürdürür. Yazı, yazarın hiç tanışmadığı biriyle konuşabilir. İşte bu yüzden isimler özellikle önemli hale geliyor. Adınızı yazılı bir şeye yazdırmak, insanların bedensiz kelimelere ve düşüncelere alışık olmadığı bir ortamda sözlü konuşmayı yansıtır. Beni göremediğiniz için, kimin konuştuğunu size söylemem gerekiyor. Yine, bu tür yazıtların Hz. Muhammed'in kişisel sözlü ve yazılı anlatımını araştırmamızda eksiklikleri vardır. İlk olarak, çoğu, son derece kısa ve kişisel oldukları için fazla bilgi sağlamaz. İkinci olarak, çoğunun kesin bir tarihlemesi yapılamaz. Yazım tarzının veya tarihsel ipuçlarının belirlememize yardımcı olabileceği istisnalar vardır, ancak bunlar atipik istisnalar olarak kalır. Üçüncü olarak, belirli bir yazıt doğrudan Hazreti Muhammed'in yaşadığı bağlamdan gelse bile, ki bildiğimiz kadarıyla hiçbiri böyle bir bağlamdan gelmez, bu yazıt bize peygamber hakkında bir birey olarak bir şey söylemeyebilir. Bu yazıtların, ortaya çıktıkları daha geniş kültürü ne kadar yansıttığını sorgulamalıyız. Sözlü anlatım arıyoruz ve bu nedenle yazılı kanıtlar bizi yazının her yerde olduğunu düşünmeye sevk edebilir. Bu, uzak gelecekte bir arkeoloğun, 21. yüzyıl Sri Lanka'sında Japonya'dan gelen bir göçmen tarafından yazılmış yapışkan bir not bulması ve ardından günümüzdeki Sri Lankalıların genellikle Japonca konuştuğu sonucuna varması gibi olurdu. Antik Arap yazıtları, bu yazıları yazan ve okuyanlar dışında kalan tüm insanların, muhtemelen nüfusun büyük çoğunluğunun zihinleri hakkında doğrudan bilgi vermez. Peygamberin sözlü ve yazılı anlatımını araştırmamızdaki son kanıtımız Kur'an'ın kendisidir. 20. yüzyılda Kur'an üzerine yapılan önemli çalışmalar Kur'an'ın 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmesini sorgulamıştır. Bu tür iddialar artık mümkün değildir. Artık Muhammed'in yaşadığı döneme veya ona çok yakın bir döneme ait olabilecek yazılı Kur'an nüshalarına dair fiziksel kanıtlara sahibiz. Örneğin bunun en ünlü yakın tarihli örneği Radyokarbon tarihlemesiyle Miladi 568 ile 645 yılları arasına tarihlenen ve Peygamberin geleneksel 570 ile 632 tarihleriyle neredeyse mükemmel bir şekilde örtüşen, Birmingham Kur'an'ını, Mingana İslami Arapça 1572a'a oluşturan iki sayfadır. Radyokarbon tarihlemesinin doğru olduğu varsayıldığında, bu sayfaları yazan kişi Muhammed'in dünyasında veya ondan bir nesil sonra yaşamıştır. Bu iki sayfada, sırasıyla 18, 19 ve 20. Kur'an surelerinin bölümleri bulunmaktadır. Bu, Muhammed zamanında veya ona çok yakın bir zamanda, bu bölümlerin bugünküyle aynı şekilde düzenlendiği yazılı bir Kur'an metninin mevcut olduğu anlamına gelir. Birmingham Kur'an'ı da benzersiz değildir. Yedinci yüzyıla tarihlenen birkaç ayrıntılı erken dönem el yazması daha vardır. Bildiğimiz kadarıyla, yazılı Kur'an, Muhammed'in kendi dönemine değilse bile, en azından Muhammed'e yakın nesillere dayanmaktadır. Dolayısıyla, yazılı Kur'an'ın kendisi buradaki temel kanıtımızdır. Kur'an, bugün tanıdığımız biçimlerde yazıldığında, Muhammed'le tanışmış insanlar hala hayattaydı. Kur'an metninde okuma, yazma ve okur yazarlığa dair yüzlerce doğrudan ve dolaylı gönderme bulunmaktadır. Kalemle yazmayı öğreten Allah. O, korunan bir levha üzerinde bulunan muhteşem bir Kur'andır. Bu, ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'andır. Allah kalemle öğretir. Kur'an ise korunmuş bir levha üzerine yazılmıştır. Açıklayıcı bir kitaptır. Kur'an her şeyden önce okuma yazma bilmeyen bir insandan, okuma yazma bilmeyen bir halka gelen sözlü bir eser olsa da, tuhaf bir şekilde kitaplarla ve kitap severlikle, özellikle de kendi kitaplarıyla ilgilenir. Ve dinleyicilerinin en azından kayıt teknolojilerinin de farkında olduğunu varsayar. Okuma yazma bilmeyen. Peki ya Muhammed'in okur yazarlığı, sözlü anlatımı ve okuma yazma bilmemesi? Zamanı gelince tartışılacak bazı Kur'an pasajları ve yüzyıllar sonrasına ait İslami anılar dışında, Muhammed'in kendi okuryazarlığıyla ilgili temel mesele, Kur'an'daki ümmi teriminin anlamı etrafında dönmektedir. 7. yüzyılda, ümmi ve benzeri terimler, ümme, topluluk veya halk milleti, ile ilişkili olarak milletlerden biri gibi bir anlama geliyordu. Deyimsel olarak ümmi, latince gens, halk, ırk, Yunanca etnikos, belirli, bir milletten, ve İbranice goyim, yabancı, milletler, gibi bir Yahudi olmayanı ifade eder. Bu soy aracılığıyla ve ardından Kur'an bağlamında ümmi, Tanrı'dan vahiy almamış bir veya birden fazla kişiyi ummiyun ifade eder, ne Yahudi ne de Hristiyan olan birini. O halde soru şu, Kur'an'daki ümmi, Yalnızca Tanrı'dan hiçbir kitap almamış bir topluluktan biri mi demektir, yoksa hiçbir edebiyatı olmayan bir halk mı demektir? 18. yüzyıldan itibaren çoğu Müslüman ikinci seçeneği tercih etmiştir, peygamberin veya halkının ümmü olduğunu söylemek, onların herhangi bir karmaşık edebiyata, kutsal kitaba veya başka bir şeye doğrudan erişimlerinin olmadığı anlamına gelir. Ümmi okuma yazma bilmeyen ve hiçbir okuma yazma eğitimi olmayan anlamına gelir. Kelimenin bu yorumunda İslam için bir tür savunmada gizlidir. Eğer Muhammed tüm yazılar konusunda tamamen okuma yazma bilmiyorsa, o zaman Kur'an'ı başka bir yerden yazmak için gereken materyalleri öğreniyor olamazdı. Dolayısıyla Kur'an'ın mucizevi bir metin olduğu vurgulanır. Çünkü Muhammed'in birçok yazılı metne önemli ölçüde erişimi olmadan Kur'an'ı yazmış olması imkansız görünmektedir. Muhammed'in okuma yazma bilmemesi, Kur'an'ın Tanrı'dan olduğunun kanıtıdır. Kur'an'ın bu sonraki yorumunun doğru olup olmadığını, eldeki kanıtlar göz önüne alındığında doğrulamak veya reddetmek zordur. Aksine bir kanıtın bulunmamasından, Muhammed'in dünyasında kayda değer bir Arapça el yazması kültürünün olmadığını varsayabiliriz, Dolayısıyla bir kişiyi veya bir halkı ümmü olarak adlandırmak, en azından kayda değer bir edebi kültüre sahip olmayan bir halkı ima eder, bu sadece bir çağrışım yoluyla ima edilse bile. Ancak mantıkta bazı sıçramalar da yapılmaktadır. Analojiyle, modern bir insanın bir kültürü eğitimsiz olarak ilan edip ardından eğitimsiz kelimesinin okuma-yazma bilmediği anlamına gelip gelmediğini çıkarmaya çalışmasına benzer. Eğitimsiz insanların okuyup yazamadığı sonucuna varmak elbette mümkündür, ancak bu kesin bir şekilde mümkün değildir. Eğitimsiz bir kişinin başka şekillerde okur yazar olması da mümkündür. Tıpkı ümmi olan birinin yazıları ve diğer sabit bilgi biçimleri, şarkılar veya formül dualar gibi olabileceği, ancak ilahi kitaplarının olmaması gibi. Kısacası ümmi, okur yazarlığa çok da benzemeyen bir işleve sahiptir. Çünkü tamamen yazısız bir genel durum mu yoksa belirli ortamlarda okumak için gereken özel becerilerden yoksun bir durum mu anlamına geldiği belirsizdir. Eğer okur yazar derken, yalnızca Muhammed'in harfleri bildiğini, onları okuyabildiğini ve bir isim, liste veya not yazabildiğini kastediyorsak, o zaman muhtemelen öyleydi. Daha sonraki kaynaklar, Muhammed'in bir tür tüccar olduğunu söyler, bu nedenle notasyona, Listelere ve yazılı isimlere erişim kesinlikle faydalı olacaktır. Bu, özellikle daha kalabalık ortamlarda nispeten hızlı bir şekilde öğrenilebilir ve okulda uzun bir zaman gerektirmez. Temel okuma becerileri çocuklukta öğrenilir, ancak hiçbir zaman yaratıcı bir amaca yönelik geliştirilmez. Harfler ve yazı, kişinin kültürü için daha büyük bir etkisi olmayan, sadece küçük ticaret hileleridir uygulandığında bu tür bir okur yazarlık asla bizim terimlerimizle bir taslağı aşamaz. Şu hadisi düşünün. Allah Resulü'nün hastalığı ağırlaştı ve bana bir şey getirin de sizin için bir şey yazayım dedi. Bu varsayımsal yazının ne olduğunu görmeden Hazreti Muhammed'in ne kadar ve hangi şekillerde yazabildiğini, hatta bizzat yazıcılık yapmayı kastettiğini söyleyemeyiz. Okur yazar derken Muhammed'in Arapça yazılmış her şeyi en azından Arapça konuşabildiği hızda, aşağı yukarı okuyabildiğini kast ediyorsak, hayır, okuma yazma bilmiyordu. 7. yüzyılın başlarında, bizim standartlarımıza göre akıcı, akıcı ve akıcı bir okuryazarlık anlayışıyla Arapça yazısını kullanabilen çok az kişi vardı, hatta hiç kimse. Muhammed'in zamanında Arapça için kullanılabilen yazı sistemleri, bu şekilde çalışmak üzere geliştirilmemişti. Çoğu yazı sistemi gibi. Yazı, kültürel açıdan önemli metinler için değil, yalnızca notlar, ticari belgeler, antlaşmalar, mektuplar ve benzeri için kullanılmış gibi görünüyor. Bu metinler, erken İslam dönemine kadar sözlü olarak aktarılmaya devam etti. Okur yazarlığı kitaplarla ilgili olarak düşünmek yerine, Muhammed'in okur yazarlığını eğer doğru kelime buysa 21. yüzyılın başlarındaki ilkel metin mesajlarıyla karşılaştırın. İlk metin mesajları ortaya çıktığında, uzunlukları, kesinlikleri ve kullanışlılıkları dönemin teknolojisiyle son derece sınırlıydı. İnsanlar bunları yazıyor muydu? Evet. İnsanlar okuyabiliyor muydu? Evet. Ama tek bir düşünceden daha uzun süre kullanılamazlardı. Bunun okuryazarlık olarak sayılıp sayılmayacağı oldukça öznel bir konu. Geç antik Arabistan'da sözlü kültürün ortak eğilimleri. Muhammed'in zihninde ve dünyasında okur yazarlık bu kadar. Peki ya sözlü kültür? 7. yüzyıl Hicazı'nda sözlü kültürün durumu neydi? Yine sözlü kültürden ne anladığımıza bağlı. Her ne kadar tüm kültürler kendi geçmişlerine baktığımızda saf sözlü kültür dediğimiz bir duruma ulaşsa da, bilinen tarihte belirli bir ortamda sözlü kültürün ne anlama geldiği hala oldukça spesifiktir. Sözlü kültür, peygamberin zihninde veya başka bir yerde durağın değildir. Christine Elayson'un Kürdistan'daki Ezidiler üzerine yaptığı çalışmada akıllıca bir şekilde uyardığı gibi, sözlü kültür okuma yazma bilmeyen insanların tek bir evrensel durumu olarak düşünülmemelidir. Elayson şöyle yazıyor: Sözlü kültür yalnızca olumsuz bir durum, okur yazarlık eksikliği değildir. Aynı zamanda bir grubun sözlü kültürünün ve bilişsel süreçlerinin tüm özelliklerini belirleyecek kadar baskın bir özellik de değildir. Bir dizi önemli faktörden yalnızca biridir ve kültüre özgüdür. Bir grubun sözlü kültürünü anlamlı bir şekilde tanımlamak için, o grubun dil kullanımlarını ve iletişimde kullanılan temel türleri anlamak gerekir. Tekrarlama ve anımsatıcı kullanımı gibi belirli özellikler, dünyadaki çoğu sözlü gelenek türünde bulunur, ancak sözlü iletişim biçimlerinin doğası veya bunları üreten ve dinleyenlerin düşünce süreçleri hakkında genelleme yapılamaz. Sadece ortak ilimler tespit edilebilir. Bu ciddi sınırlamaya rağmen, Muhammed gibi artık sözlü bir kültürde mevcut olabilecek sözlü kültürün ortak ilimleri nelerdir? Muhammed'in dünyasında sözlü kültürün durumu nedir? Burada, kesin olarak bildiklerimize, neyin mümkün olduğuna ve neyin mümkün olduğuna dayanarak bir üçgenleme yapmalıyız. Hafıza, sözlü kültürlerin ve artık sözlü kültürlerin en önemli unsuru hafıza D.I.R. Sözlü kültürler, hafızayı bir şekilde değerli bulmalı ve vurgulamalıdır. Çeşitli kayıt teknolojileri olmadan, hafıza ayrıntılı bilgileri depolamanın temel aracıdır. Birisi hatırlamadığı sürece, bir hikaye, şarkı, şiir veya haber parçası çok sözlü bir kültürde nasıl varlığını sürdürebilir? Hafıza olmadan hiçbir şey yoktur. 4000 yıl önce, Sümer Bilgelik el kitabı Suruppa'nın talimatlarında şöyle der, sözlü söz asla hatırlanamaz. Sözlü bir ifade zaman içinde bir kez söylenir ve buharlaşır. Etrafta epeyce yazı yoksa ve kolayca erişilemiyorsa, sahip olduğunuz şey hafıza diye ire. Varlığını artık kimsenin hatırlamadığı sözlü bir şiir, esasen hiç var olmamıştır. Halkınız bir gün belirli bir yerel mantarın çok zehirli olduğunu keşfettiyse, unutkanlık ölümdür. Bizimkinden daha sözlü zihinler için, verilerin kalıcı olması için hafıza ve anımsamaya öncelik verilmelidir. Peki, son derece sözlü bir kültürde bu nasıl yapılır? Her şeyden önce ve en bariz olanı, tekrarın kritik öneme sahip olmasıdır. Şarkılar, konuşmalar, şiirler ve diğer karmaşık bilgiler, anahtar düşüncelere ve temalara tekrar tekrar dönerek tekrarlanmalıdır. Tekrarlar, formüller ve kalıp ifadeler cömertçe kullanılmalıdır. Hatırlamanızı sağlayacak her türlü numara kullanılmalıdır, mizah, kafiye, ritim, kelime oyunu, sürpriz, ironi, kelime oyunu, nakarat, izlenimcilik ve korku, hepsi rol oynayabilir. Unutmayın, unutkanlık ölümdür. Sabit, genellikle ritmik olarak dengeli, bu tür ve diğer türden ifadeler ara sıra basılı eserlerde bulunabilir, hatta atasözü kitaplarında araştırılabilir, ancak sözlü kültürlerde ara sıra olmazlar. Durmaksızın devam ederler, düşüncenin özünü oluştururlar. Ancak, hafıza ve ezberlemenin, derin sözlü zihin için bizim için ifade ettikleri anlamı taşımayabileceğini her zaman hatırlamalıyız. Genellikle, bugün birinin bir şiiri ezberlediğini söylediğimizde, her zaman o kişinin metni kelimesi kelimesine içselleştirdiğini ve hiçbir değişiklik olmadan kelimesi kelimesine hatırlayabildiğini kastediyoruz. Çiçero buna memoria verborum adını verir. Özellikle materyal kısa, müzikal, icra edilen veya çok düzenli olarak tekrarlanan bir kültürde, bunu yapmak imkansız olmasa da, bu da tipik bir durum değildir. Çok fazla kayıt teknolojisi olmadan, birinin herhangi bir şeyi kelimesi kelimesine hatırladığını göstermek bile zor olurdu, okuyan kişi bunu yaptığını düşünse bile. Daha sözlü insanların materyali ezberleme konusunda olağanüstü hatta büyülü yeteneklere sahip olduğu varsayımı bir kenara bırakılmalıdır. Burada hafıza dediğimizde, yalnızca hatırlamayı kastediyoruz, ezberlemeyi değil. Cicero buna memoriarum, şeylerin hafızası, derdi, bir şeyin özünü bilerek hatırlamak gibi bir şey. Hazreti Muhammed'in zamanındaki geç antik çağ Arap yarımadasında, grafiti, Notlar ve kısa kayıtlar için hali hazırda ilkel bir Arapça yazı mevcuttu. Ancak hafıza hala ön plandaydı. Bunu anlayabiliyoruz çünkü dönemin Arap yazısı oldukça kusurluydu, yani yazı sistemi, konuşma dilindeki tüm sesleri ifade edemiyordu. Ünlü işaretleri nadirdi. Ünsüz harflerin çoğu, en az bir başka ünsüzle aynı şekli, razım, paylaşır ve genellikle aralarında ayrım yapmaya çalışılmazdı. Noktalama işaretleri ufukta bile görünmüyordu. Geç antik çağ Arapçası, değişmezlik probleminin neredeyse mükemmel bir örneğiydi. Yani, bir kelimenin el yazısı, üslup veya boyuttan bağımsız olarak tanınabilir olması için gereken temel, asgari şekil neydi? Herhangi bir şeyi okumak, özellikle de okumaya çalıştığınız materyal yabancıysa, konuşmadan çok daha yavaş olurdu. Kağıt üzerinde satır başına çok az harf olurdu genellikle bir satırda yaklaşık 20 ila 30 büyük harf bu da okuyucunun gözünün sayfada çok yavaş hareket ettiğini gösterirdi. Okuyucular neredeyse kesinlikle her şeyi okudukça seslendiriyorlardı. Hatta daha da ileri gidip, bizim standartlarımıza göre, profesyonel bir yazıcı bile olsa, 7. yüzyıl Arapçasında okur yazar olan kimsenin olmadığını söyleyebiliriz. Arap yazısının amacı bu değildi. Yedinci yüzyıl Arapçası, ayrıntılı kayıtlar oluşturmaktan çok, bir hafıza yardımcısı, bir kısaltma olarak kullanılırdı. Anlamlı uzunluktaki herhangi bir yazı, ki bu Arapçada oldukça nadirdi, belki de bilinmiyordu, yalnızca okuyucuya bir dereceye kadar zaten bildiklerini ve hatırlamaya çalıştıklarını hatırlatmaya yarardı. Belki de modern dünyadaki koro notalarına en çok benzeyen şey olurdu, ses için tasarlanmış, Satır başına az sayıda kelime ve okuyucunun en azından önceden bir aşinalık varsayımı. Geç antik çağda Kur'an öncesi Arapça yazısı, yüksek edebiyat veya karmaşık düşünce için değil, hafıza, hatırlama ve çok kısa notalar için bir araçtı. Tekrarlama, verinin uzun süreli belleğe aktarılması için materyalin kendisi sık sık tekrarlanmalıdır. Kalıntısal olarak sözlü bir kültürde, kişi materyali gerçekten öğrenmek zorundadır çünkü daha sonra kolayca tekrar erişemez. Kişi kendi başına paragrafı tekrar okuyamaz veya filmi tekrar izleyemez. Bizim için organize öğrenme, okulları ve kitapları, çok daha sözlü kültürlere pek de uygun olmayan şekillerde akla getirir. Böyle bir sözlü kültürde ara sıra okul eğitimi veya hatta bazı metinler olsa da, Eğitim genellikle öğrencinin materyali tam olarak kavrayana kadar sözlü olarak tekrar etmesini sağlayan bir ebeveynin veya öğretmenin yanında oturmayı gerektirir. Klasik Latince'de, bugün okulda girdiğimiz ve geçmeye çalıştığımız türden bir sınav için bir kelime yoktur. Batı'da son birkaç nesle kadar ve belki de bugün dünyanın büyük bir bölümünde, akademik uygulama, öğrencilerin sınıfta ezberden okumalarını, yani sınıf içi eğitimden veya ders kitaplarından ezberledikleri ifadeleri, formülleri sözlü mirası, sözlü olarak öğretmene geri bildirimde bulunmalarını gerektiriyordu. Hint alt kıtasındaki Vedik Bilgeler ritüeli gerçekleştirir ve ardından öğrencileri, bilgelerin formülleri ezberlemesini teşvik ederken etraflarında otururlar. Benzer şekilde, eski Çin ve Yunan eğitimi de öğrencileri klasik eserlerden, Homeros, sayus ve benzeri, dizeleri tekrar tekrar okumaya ve veya yeniden yazmaya teşvik eder. Kelimeleri bilmek önce gelmelidir. Unutkanlık ölüm olduğunda, kelimeleri anlamak ikinci plandadır. Yazmak vardır, ancak varsayılmaz. Bu eğitim modeline göre, Muhammed gibi artık sözlü bir kültürde sözlü performanslar ve metinler bizim bakış açımızdan özellikle gereksizdir. Tek bir eserde belirli ayrıntılar veya hikayeler defalarca ve birçok şekilde tekrarlanacaktır. Aynı kaynakta aynı yasın dindar, Indra'nın vahşi veya Gılgamış'ın vahşi bir öküz gibi olduğu kaç kez anlatılıyor? 7. yüzyılın başlarında Arapça konuşan biri, İbrahim'in Tanrı'nın dostu olduğunu veya Musa'nın Firavun'la savaştığını, bizim bakış açımıza göre yalnızca yabancı dillerde yazılı olarak mevcut olsa bile, defalarca duymuş olurdu. Belirli bir kültürün daha derinlemesine okur-yazar hale geldiğini, tekrarların ortadan kalkmaya başladığında veya tekrarların öngörülebilir hale geldiğinde anlayabiliriz. Bu çelişkili görünse de ikisi de aynı amaca hizmet eder. Bir yazı sistemi veya kültür, birçok farklı stilde birçok yazı biçimini barındırmaya ve yaratmaya hazır olduğunda, hafızanın eski sözlü üstünlüğü ortadan kalkar, artık tüm hatırlamayı metin yapar. Böylece iki şeye aynı anda olur. Malzemenin tekrarı, gereksiz olduğu ve yazı malzemeleri pahalı olduğu için ortadan kalkar, artık geri dönüp tekrar okuyabilirsiniz, öyleyse neden yüzeyde yer israf edesiniz? Ya da tekrar, malzemenin nereye gitmesi gerektiğini dikte eden bir retorik haline gelir. Dolayısıyla bir romanın tekrar eksikliği ve bir denemenin giriş bölümünün sonuçta tekrarlanması, giderek daha okur yazar hale gelen düşünce biçimlerinin yan etkileridir. Bizimki gibi bir kültürde tekrar ya klişe olarak bastırılır, bir retoriğin katı sınırlarına zorlanır ya da her ikisi de olur. Çünkü hafıza bir metnin düzgün çalışması için çok daha az kritiktir. Önem ve somutlaştırma. Derin bir sözlü performansta eserin bireysel unsurlarında sıradan bir konuşmadan daha fazla anlam vardır. Aksi takdirde, içi boş kalıp ifadeler, deyimler, göndermeler ve göstergeler birbirlerine sonsuza dek atıfta bulunur, hem birbirini güçlendirir hem de materyali kültürel belleğe geri bağlar. Kendi kültürümüzde, örneğin siyah bir elbiseden, birlikte gün doğumunu izleyen iki kişiden, balonlu bir çocuktan veya yaşlı bir adamın genç bir adama silah vermesinden elde ettiğimiz veri ve ima selini düşünün. Bu tür deyimleri, veya daha aşağılayıcı bir şekilde klişeleri kurgu eserlerde kullanırız ancak sözlü bir performansta her yerde bulunurlar. Her geçen düşünce söylenmemiş ima için bir ortam haline gelir. Bu malzeme yoğunluğu kelimeleri zaten bilinen düşüncelerle iç içe geçirerek her şeyi daha akılda kalıcı hale getirirken aynı zamanda anlatanın daha az kelimeyle daha çok şey söylemesine olanak tanır. 7. yüzyılın başlarında Arapça konuşan biri Terk edilmiş bir kamp alanından, kırık bir yaydan veya damlayan bir su torbasından söz edildiğinde, zihnine okyanuslar dolusu deneyim, ima, anı ve anlam sıçrardı. Çünkü sözlü ortamlarda resmi okullara benzer bir şey nadiren bulunur veya varsa bile, çok azı düzenli olarak bu okullara erişebilir, öğrenme her zaman dinleyicinin bizzat yaşadığı deneyimlere dayanır. Eğitim kişiseldir. Kumaş veya yiyecek yapmayı, çiftçilik yapmayı veya avlanmayı öğrenmek eğitimin ortamını oluşturur. Bu günlük bir süreçtir. Yöntem, düzenli gösteriler ve taklitlerle öğrenilir. Hasat bir şarkı eşliğinde gerçekleştirilir. Av, bir av hikayesi tarafından yönetilir. Ritüel, mitin hikayesini, mitte ritüelin hikayesini anlatır. Odisseya'daki Penelope'yi düşünün. Her gün kocasının kefenini dokuyup çözer, Aynı zamanda denizci olarak yaşadığı ileri-geri maceralara da paraleldir. Hem Penelope'nin el sanatları hem de Odysseus'un mesleki çalışmaları, oğulları Telemakos'un yetişkinliğe geçişini yansıtır. Üçü de gün boyunca dolaşır, tekrar tekrar ileri-geri hareket eder ve sonunda bir şey başarır, kayıp sevgiliyle yeniden bir araya gelmek ve yetişkinliğe ulaşmak. Gençlerin eğitimi ve yetişkinlerin çalışmaları, sürekli tekrarlarıyla paralellik gösterir, başlar ve yeniden başlarlar. Hedefe ulaşana kadar daireler çizerler. Dönüp dolaşıp, ilerlerler. Önemli faaliyetlerin tekrarı, ilerlemenin değil, sonuca ulaşmanın yoludur. Bu noktada, Muhammed gibi artık sözlü bir kültürde eğitim her zaman somutlaşır. Her ders, performans veya okuma çok özel ortamlarda ve çok özel kişilerin huzurunda gerçekleşir. Öğretmen, ister bir rahip, ister bir ebeveyn, ister köleleştirilmiş bir kişi veya bir işveren olsun, fiziksel olarak oradadır ve görülebilir, duyulabilir ve sorular sorulabilir. Eğitim, yalnızca karşınızda tanıdığınız birinin olması ve eğitim verenin o olması anlamına gelebilir. Performans yalnızca sesi değil, aynı zamanda fizikselliği ve varlığı da ifade eder. Performansçının bedensel varlığının duygu ve bağlılıkları uyandırmadaki katıksız gücünü. Öğrenme, nefes alan ve tanıdık bir insanla, genellikle bir aile üyesiyle yüz yüze gerçekleşir. Öğrenme, kişisel ilişkilerle tamamen iç içedir. Vajrayana'daki zihin zihin aktarımını ve Mahayana Budizminin belirli biçimlerini veya yaygın Yahudi sözlü Tevrat anlayışını karşılaştırın. Bu tür öğrenmede sözsüz unsurlar da vardır. Öğretmenin sesinin tınısı, teyzenin o eski şarkıyı söylerken nasıl gülümsediği, annenin ellerinin işinden nasıl hissettiği, artık sözlü bir kültürde herhangi bir şeyi bilmek, onu tam ve karmaşık bir insanın bilmesi anlamına gelir. Kitaplıkta, kim tarafından ne zaman olursa olsun okunan sessiz, bedensiz kelimeler nadiren bulunur. Çoğu zaman bilgi, bir bilenin ve bilginin edinildiği bir durumun varlığı anlamına gelir. Ekmek, mutlaka bir yemek kitabı olduğu anlamına gelmez, ama kesinlikle bir fırıncı olduğu anlamına gelir. Tarif her zaman ekmek kokar çünkü tarif, yalnızca her gün ekmeği pişiren kişide bulunur. Belagat ve Soyutlama Bilgi neredeyse her zaman belirli bir ortamda belirli bir kişi tarafından sağlandığından, bu bilginin belirli bir yer, zaman ve durumun ötesinde bir yerde var olduğunu düşünmek tuhaf olurdu. Ağzı olmayan veya aklı olmayan, çok sözlü bir kültürde bir kelime veya düşünce ne olurdu ki? Kullandığımız standart kelime ve düşünce soyutlamalarının çoğu yabancı, hatta bilinmeyen olurdu. Bu nedenle artık sözlü olmayan bir kültür soyutlamalarla özellikle ilgilenmezdi. Soyutlama derken bir şeyin değişken örneklerini içeren ve tek bir somut şeyin düşüncenin kendisi olmadığı kategorik düşünceleri kastediyorum. İnsanlar faaliyetleri ve özellikleri tartışılacak çünkü bunlar fizikseldir ancak kültürleri değil çünkü bu bir kavramsallaştırmadır. Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Çünkü bunlar insandır, ancak maddi formları olmayan soyutlamalar oldukları için Yahudilik veya Hristiyanlıkla nadiren karşılaşırsınız. Felsefi, teolojik veya bilimsel bilgiler bile, ilke, yasa veya sabit olarak değil, hikaye, sembol, metafor, benzetme, örnek, antropomorfizm veya alegori olarak ifade edilecektir. Örneğin, bir kelimenin tanımı yoktur, bir işlevi vardır. Çok sözlü bir ortamda, bir kelime yalnızca insanların ne anlama geldiğini düşündüğü anlamına gelir. Herkes ne anlama geldiğini tam olarak bildiği için, irregardlısın bir kelime olmadığını açıklamak imkansızdır. Anlayış, belagat ve açıklık, sözlük tanımları veya dil bilgisi kuralları gibi tamamen soyut, cisimsiz kavramlarımızdan bağımsız olarak kullanımı belirler. John Miles Foley'nin dediği gibi, sanat uğruna, ölçü uğruna değil. Tuhaf bir kelime ortaya atılıyorsa veya yaygın bir kelime alışılmadık bir şekilde kullanılacaksa, bunun açıklanması gerekir. Bu, dil bilgisi için benzer şekilde geçerlidir. Sözlü kültürlerde, dilin kuralları değil, eğilimleri vardır. Böyle git veya bu şekilde daha iyi duyulur eğilimi, bir dilin yasalarını ihlal edebilir çünkü böyle yasalar yoktur. Bir dilin kurallarını düşünmek, cisimsiz bilgilerle, çoğunlukla yazıyla, rutin olarak karşılaştığınızda oluşan bir soyutlamadır. Yalnızca yazılı olarak, yaygın kullanımdan farklı bir kullanım ortaya çıkabilir veya bir dilin sözde kuralları, insanların günlük konuşma biçimlerinin dışında değerlendirilebilir. Çok sözlü bir kültürde, eğer anlaşılıyor ve kulak hoşuna gidiyorsa, bu doğru kullanımdır, özellikle de bu kullanım akılda kalıcıysa. Sahiplik ve Varyant Anlatımları bir düşünceye veya hikayeye sahip olmakta alışılmadık olurdu. Kitapları yazarlarla ilişkilendirme biçimimiz çoğu zaman tuhaf olurdu. Sözlü bir kültürde yaşayan biri, zamanın bir yerinde birinin belirli bir şarkıyı yazdığını anlayabilirdi, ancak bu genellikle önemli bir bilgi olmazdı. Yazarın kişinin kültüründe benzersiz bir rolü olmadığı, örneğin Homeros, Veiyasa, Laozi veya Doüstü bir varlık olmadığı, Örneğin İbrani tanrısı Ganiza, sürece, onu hatırlamak veya hakkında bilgi edinmek için hiçbir sebep olmazdı. Sadece herkesin bildiği o şarkı, eski bir masal veya halkımızın destanı olurdu. Sözlü bir performansın özgün bir versiyonu dikkate alınmadığı için, materyaldeki farklılıklar edebiyat daha yaygın hale gelene kadar muhtemelen fark edilmeyecektir. Herkesin şu anda bildiği mevcut şiirden farklı bir özgün şiirin var olduğunu bilmenin bir yolu yoktur. Karşınızdaki anlatıcı bu şiir derse, rakip bir anlatıcı, ki bu kişinin fiziksel olarak orada bulunması gerekir, veya yazılı bir kayıt olmadan bunu doğrulamanın bir yolu yoktur. Bu nedenle, şiirin bestelendiği zamandan bu yana değişip değişmediği ve nasıl değiştiği çoğunlukla bilinemez. İlk yazar hemen orada olmadıkça, uzun zaman önce yazılmış o orijinal şarkıyı geri getirmenin bir yolu da yoktur. Bilgileri düzenlemek ve yeniden şekillendirmek sorumlu görülmez, kişinin düzenlemelerin yapıldığını fark edecek kadar bilgiyi önceden hatırladığı varsayılırsa. Fikri mülkiyet, yeniden yazım, kökenler ve özgünlük konusundaki modern takıntılarımız sorun teşkil etmez. Yaşayan biri aksini hatırlamadığı sürece, şarkı veya şiirin şu anki hali, her zaman olduğu gibidir. Aynı şiirin veya efsanenin farklı versiyonlarından söz ediliyorsa, bunun nedeni muhtemelen yazmanın artık bir kişinin birden fazla notu karşılaştırabileceği veya daha da muhtemel olanı, okuma-yazma bilmese bile anlatımları karşılaştırma ihtiyacını kavrayabileceği kadar yaygın olmasıdır. Aşinalık. Saf özgünlük işe yaramazdı. Çünkü bu sözlü hikayeyi, şarkıyı veya bilgiyi hatırlamayı çok daha zor hale getirirdi. Tanıdık kalıplar, türler ve formüller kritikti. Seyircinin başka bir yerden tanımadığı bir karakterin adını vermek bile hafıza israfı olurdu. O itipus ve şehrinin neden lanetlendiğini oyun başlamadan önce biliyorsunuz. Mardakun hikayesini zaten biliyorsunuz çünkü Mardakun hikayesini zaten biliyorsunuz. Bunu daha önce duymuş olmalısınız. Tüm hikayeler kadim hikayelerdir. Ancak tersine, hatırlamak ilk etapta dikkat çeken ilgi çekici bir şey gerektirir. Dolayısıyla, bu özel performans ilgi çekici olmalıdır. İyi yapılmış bir sözlü performans, hatırlanmaya değer olacak kadar yeni, ancak kişinin hafızasından çok fazla şey talep etmeyecek kadar da tanıdık olmalıdır. Sözlü kültür, eski ilahileri yeni bir şekilde söylemeyi sever. Klasik bir şarkının cover'ı bağlamamızda buna paralel olurdu. Rahat hissettirecek kadar bilinen, tutuklayacak kadar yeni. Eski favorilerin yeni canlı versiyonlarını duymak istiyoruz. Pop şarkılar ne avantgarde ne de eski moda olabilir ama ikisi birden olmalıdır. Göremediğimiz şeyler, bu tür kaynaklar ve gözlemler, peygamberin 7. yüzyılın başlarındaki düşünce biçimlerini bulmamız için kullandığımız temeldir. Maddi kayıtlarımız var, ortaçağ İslam tarihi kayıtları, Muhammed ile çağdaş yabancı kayıtlar, bölgeden çeşitli epigrafi türleri ve özellikle burada Kur'an'ın kendisi. Tarihsel eleştirel Kur'an çalışmalarının çoğu, benzer bir eser listesinden yararlanır ve her kaynağın güvenilirliği konusunda benzer uyarılarda bulunur. Ancak bu kitabın eklediği şey, beşinci bir karşılaştırmalı kaynaktır, başka yerlerdeki kalıntı sözlü kültürler hakkında bildiklerimiz. Diğer çok sözlü kültürlerle karşılaşmalar, Kur'an peygamberi ve halkının uyguladığı düşünce biçimleri hakkında bize neler söyleyebilir? Derinden sözlü kültürler ve sözlü zihinler hakkındaki bilgimiz, erken İslam döneminin kanıtlarıyla çapraz kontrol edilirse, herhangi bir net kalıp ortaya çıkar mı? Başka bir deyişle, yalnızca kadim insanların ortaya çıkardığı eserlere bakmamız değil, aynı zamanda bu eserlerin hangi zihinlere yazıldığını da sormamız gerekir. Eğer bir antropolog gibi insan fenomenleri üzerine çalışan modern bir bilim insanıysanız ve kendi kültürünüzden daha sözlü bir kültür hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, uçağa binip ilgilendiğiniz kültürden birine soru sorarsınız. Eğer akademik çalışmalarınızı iyi yapıyor ve not tutuyorsanız, cebinize uzanıp defterinizi, tape cihazınızı veya akıllı telefonunuzu çıkarıp muhbirinizin söylediklerini kaydedebilirsiniz. Elbette, çok çeşitli ortamlarda çalışan bilim insanları tam da bunu yapmıştır. 1920'lerde Milman Perry'nin, ölümü 1935, ve Albert Lord'un, ölümü 1991. Yugoslav ozanları ve bunların Homeros destanlarına uygulanması üzerine yaptıkları ünlü çalışmalardan başlayarak, modern bilim insanları ellerinde kayıt cihazlarıyla Moğolistan'dan Laos'a, Somali'ye kadar sözlü kültürleri incelemişlerdir. Yaşayan bir sözlü geleneği anlamak istiyorsanız, o gelenekte gerçekten yaşayan birine sorarsınız. Bizden çok uzak bir kültürden ölmüş birinin sözlü kültürünü nasıl inceleyebiliriz? Saha çalışmasının getirdiği uygulamalı deneyime, canlı bir performansa katılma şansına, hatta sahadan bir rapora bile fırsat yok. Sebebi basit, karşılaştığınız herhangi bir antik metin, tanımı gereği en azından biraz okur yazar olan birinin eseridir ve bu nedenle eser, yaratıcısının bağlamından, kültürel ve kişisel hafızasından, bedenselliğinden ve sözsüz içeriklerinden yoksundur. Dolayısıyla, antik bir sözlü kültür hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu örnekte 7. yüzyıl Arabistan kültürü elinizdeki tek kanıt, tuhaf düşünme olasılığı en yüksek olan insanlardan, bir dereceye kadar okur yazar olanlar, gelir ve başka kimseden değil. Antik bir sözlü kültür biçimi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, belirli bir kültürdeki en az sözlü kültüre sahip insanlara sorarak başlarsınız ve ardından bu azınlığın diğerlerini temsil ettiğini varsayarsınız. Bu sorun, zaman içinde sözlü kültürleri inceleyen bilim insanlarının kendi kültürel matrislerinde bile atipik terimlerle okur yazar olan, aşırı okur yazar akademisyenler olduğu günümüzde daha da karmaşık hale geliyor. Yine, birinin bir anlamda okur yazar olması, edebiyatı bizim gibi düşündüğü anlamına gelmez, ancak bilinçsizce böyle bir sonuca varma cazibesi oldukça fazladır. Birleşik Krallık'taki sağır kültürünü, yalnızca işiten insanların yüksek sesle konuşmalarını dinleyerek öğrenmeye çalışın. Elbette doğru bilgiye ulaşacaksınız, ancak yalnızca uzun vadeli doğrudan deneyimden gelen eleştirel anlayışı da kaçıracaksınız. Şarkıyı okuyacaksınız ama şarkıcının sesini duymayacaksınız. Elimizde bulunan kanıtlara göre, Kur'an, yazının neredeyse hiç bilinmediği bir dönemde ortaya çıkmıştır, ancak çoğu insan için günlük yaşamın tipik bir parçası da değildi. Kur'an, bizimkinden çok daha fazla sözlü kültür kalıntısına sahip bir kültürde ortaya çıkmıştır. Kur'an dünyasının, özellikle de Hz. Muhammed'in zihninin ardındaki zihinlere ulaşmak istiyorsak, Yalnızca Kur'an'dan, yazıtlardan ve diğer kadim kayıtlardan gelen tarihsel verilerden daha fazlasına ihtiyacımız var, sadece görmemiz değil, dinlememiz de gerekiyor. Ancak ölülerin seslerini gerçekten dinleyemediğimiz için, notlarımızı karşılaştırmalıyız. Kur'an dünyasının eserlerini alıp, karşılaştırmanın bir özdeşleşmeye yol açacağı umuduyla, Bunları diğer yüksek düzeyde sözlü kültürlerden insanların zihinleri aracılığıyla okuyabiliriz ya da okumayabiliriz. Yüksek düzeyde sözlü kültür kalıntısına sahip diğer halklar, yazılı bir metinleri olan ancak buna bağımlı olmayan insanlar, hakkında bildiklerimizi ele alabilir ve bu gözlemleri Kur'an döneminden kalanlarla çapraz kontrol edebiliriz. Kur'an'ın gezegen tarihi üzerindeki etkileri, en hafif tabirle, muazzamdır. Hem Müslümanların yaşamlarında hem de ötesinde, Kur'an nefes alır. İster bilsin ister bilmesin, neredeyse hiç kimse bu kadim tilavetin etkisinden kurtulamaz. Kur'an'ın sözlü anlatımı iyi bilinip iyi araştırılmış olsa da, bu sözlü anlatımın Kur'an'ın ortaya çıktığı dünya ve hitap ettiği insanlar hakkında ne ifade ettiğini asla düşünmeyiz. Bu küçük kitap, bu eksikliği gidermeye yönelik bir girişimdir. Kur'an'ın son derece sözlü olduğunu bilmek yeni bir haber olmasa da, sözlü tarihçi Andrew Bannister'ın bize söylediği gibi, sözlü anlatımı ciddiye alma zamanı gelmiştir. Yeni kayıt teknolojilerinin gelişimi zihinlerimizi bir kez daha şekillendirirken, geçmişte yaşanan bu tür dönüşümlerle temas kurmamız gerekiyor. Bölüm 3. İlk Sözlü Kur'an, İlk Mekke dönemi, Resulullah'tan Allah ona salat ve selam etsin duyduğum her şeyi yazıyordum. Ezberlemeyi planlıyordum. Abdullah İbni Amr İbni El-As, atfedilen, Sünen Ebi Davud. Bu bölüm, Kur'an külliyatının en eski katmanını ele almaktadır, modern bilginler tarafından birinci Mekki veya erken Mekki olarak anılan dönemin kabaca ilk yarısı. Kur'an'daki bu en eski bölüm, metnin en sözlü katmanı olduğunu gösteren birçok özellik taşır. Sureler kısadır ve kısa ayetlerden oluşur. Temaları en genel olanıdır, ancak dilleri en izlenimci olanıdır. Kafiyeler ve ritimler neredeyse her zaman açıktır. Tüm bunlar kolay ezberlenebileceğini gösterir. Ancak bunun ötesinde, birçok başka ipucu, özellikle sözlü düşünce biçimlerinin son derece sözlü bir ortamda işlediğine işaret eder. Bu dönemdeki pasajların içerikleri derinlemesine somutlaştırılmış ve duruma özgüdür, yaşayan kişilerin isimleri asla zikredilmez ve anlatıcı hiçbir zaman soyut olarak bilgiyi açıkça ele almaz. Anlatıcı yazının varlığının gayet iyi farkında olsa da, erken dönem Kur'an, daha okur yazar düşünce biçimleriyle çok az veya hiç doğrudan temas göstermez ve erken dönem Kur'an'ın yazıya geçirilmiş ve, veya olası birçok okuyucu tarafından kullanılmış gibi görünmediği de görülmektedir. Şekillenme, Muhammed hakkında, ölümünden çok sonra yazılan hikayelerde, ön dişlerinden birini kaybettiğinden bahsedilir. İddiaya göre, Mart 625'te, Uhud savaşı sırasında peygamberin miğferi parçalanmış ve kızı Fatıma yarayı palmiye külüyle doldurana kadar ağzından kan gelmiştir. Bu anekdotun tarihsel olarak doğru olduğunu varsayarsak, şunu merak etmeliyiz, peygamberin sesi veya telaffuzu bu yaralanma nedeniyle değişmiş midir? Önümüzdeki Kur'an metni buna dair hiçbir iz bırakmamaktadır. Ancak şu soruyu sormadan edemiyoruz, peygamber peygamberliklerini okurken sesi ıslık çalar mıydı? Elbette bu aptalca bir soru ve cevaplayamayacağımız bir şey, ancak bizi eleştirel bir gözleme götürüyor. Sözlü bir performans her zaman cisimleşmiştir. Anlatıcı belirli bir tarihsel kişiliktir, ve başkası değil, ve belirli bir ortamda ve belirli bir durumda belirli diğer insanlarla konuşmaktadır. Afrika'da sözlü edebiyat tarihçisi Ruth Finegan'ın yazdığı gibi, sözlü edebiyatın ilk ve en temel özelliği, derlemelerde ve analizlerde sürekli göz ardı edilse de, bir gizem değildir. İşte gerçek performansın önemi budur. Sözlü performans, kağıt üzerinde değil, zaman içinde gerçekleşir, yazılı olsa bile. Walter O.N.G. şöyle devam ediyor, Sözlü ifade, gerçek ve yaşayan bir kişi tarafından, gerçek ve yaşayan başka bir veya birden fazla kişiye, gerçek ve yaşayan bir ortamda, belirli bir zamanda, salt sözcüklerden çok daha fazlasını içeren bir sesleniştir. Sözlü ifadeler, her zaman sözel olandan daha fazlasını içeren bir bütünün değişiklikleridir. Asla tek başlarına, salt sözcüklerden oluşan bir bağlamda ortaya çıkmazlar. İlk Kur'an öylesine somuttur ki, icrası için kesin bir ortam vardır ve bu ortam toplumsal olarak samimidir. Bugün Kur'an'ı okuyabiliriz ancak ilk dinleyiciler Hazreti Muhammed'in kokusunu ve hissini biliyorlardı, sesinin tonunu ve melodisini biliyorlardı, gözsünün hareket ettiğini ve yüz ifadelerini görebiliyorlardı. Cennet bahçesinden bahsettiğinde gözleri sulandı mı? Cehennem ateşinden bahsettiğinde elleri titredi mi? Ve bu dinleyicilerde sırayla hissediliyordu. Hazreti Muhammed arkadaşlarıyla mı yoksa yabancılarla mı konuştuğunu görebiliyor Bildirisine iyi mi yoksa kötü mü tepki verdiklerini duyabiliyor veya dikkat edip etmediklerini fark edebiliyordu. Kıyamet günü tartışılırken çocukların ürküp ürkmediğini veya bal ve ilahi ziyafetlerin tasvirlerini dinlerken ağızlarının salya akıtıp akmadığını merak edebiliriz. Bilgiyi nasıl algıladığımız ister bir belge okuyor, ister sohbet ediyor, ister film izliyor, ister sesli kitap dinliyor olalım duyularımıza bağlıdır. Hangi duyuların hangi ölçüde kullanıldığı, ortama ve kültüre göre değişir. Sözlü bir performans kulaklarla duyulmalıyken, bir edebiyat eseri genellikle sessizce gözlerle taranır. Okumanın yüksek sesle yapıldığı kültürel bağlamlarda bile ki bu 7. yüzyıl Arabistan'ında böyleydi yazılı materyalin işitsel bileşeni yalnızca görsel bileşene yardımcı olabilir. Brain ve dijital metinden sese dönüştürme araçları gibi modern istisnalar dışında, Yazılı sözcük görmeyi gerektirirken, sözlü performans yalnızca görmeyle desteklenir. Tam tersi, birçok bağlamda okumanın işitsel bir bileşeni olabilir, ancak sözlü bir performans kulağa göze göre öncelik verir. Vermelidir de, ve evet, gözler sözlü bir performansta iş başındadır, ancak sistematik olarak değil, çünkü bir sayfayı veya cildi doğru sırayla taramak gerekmez. Sözlü performansların konuşmacıları ve dinleyicileri birbirlerini görebilirler. Kimin konuştuğu veya kimin dinlediği konusunda hiçbir soru yoktur çünkü karşınızda dururlar. Yüz ve el hareketleri kullanılabilir ve hatta konuyu doğru bir şekilde ifade etmek için gerekli olabilir. Bir konuşmacının kiminle veya kim hakkında konuştuğunu belirtmesi gerekmez çünkü konuşmacı ona, genel yönüne bakabilir veya onu işaret edebilir. Anlatıcı sesini yükseltebilir veya alçaltabilir, taklit yapabilir, çığlık atabilir, iç çekebilir, ironi ifade edebilir veya sırıtabilir. Kur'an'ı, özellikle de Kur'an'ın ilk pasajlarını incelemenin önündeki en büyük engel, birincil hedef kitlenin sahip olduğu bu tür duyusal, somut bileşenlerin yokluğudur, ki bizde yoktur. Peygamberin zihni, kafamızda belirli toplumsal kültürel bilgilere sahip olduğumuzu varsaymakla kalmaz, Aynı zamanda duyularımızda da benzer bilgilere sahip olduğumuzu varsayar. Kur'an'ı okumak için gereken dil, kültür, tarih ve din hakkındaki verileri, değişen hassasiyet derecelerinde yeniden oluşturabiliriz. Ancak yine de ölü bedensel deneyimleri diriltemeyiz. Muhammed'in ağzından çıkan kelimeleri yakalayan katılaşmış mürekkebi görebiliriz, ancak konuşurken bir ıslık sesi olup olmadığını duyamayız. Yaşlı peygamberin olası konuşma kusurunun, oldukça sıradan, örneğini bir kenara bırakırsak, doğrudan ve anlık duysal verilerin yokluğu, Kur'an'ın yorumlanmasını daha anlamlı şekillerde etkiler. Örneğin, erken dönem Kur'an-ı Kerim'de ben, o, o, biz, siz ve hepiniz gibi zamirler kullanıldığında, hakkında, hakkında veya kendilerine söz edilen yaşayan kişilerin özel adları asla verilmez. Zamirler ve göndermeler bolca mevcuttur ancak gerçek kişilerin doğrudan adları açıkça yoktur. Elimizde sadece dedi, olacak veya siz vardır. Aynı şey yer adları için de geçerlidir. Yer adları için de geçerlidir, ancak yer adları için yalnızca birkaç özel ad vardır. Kabul edelim ki, bu zamirlerin ve yerlerin çoğunun kimlikleri hakkında, Bağlamsal ipuçları veya sonraki İslami literatürler aracılığıyla genellikle güvenli tahminlerde bulunabiliriz, ancak erken dönem Kur'an-ı Kerim'in son derece eliptik olduğu gerçeği değişmez, kimlikleri ima eder, ancak neredeyse hiçbir zaman kimlik belirtmez. Alak veya ikra olarak da adlandırılan meşhur 96. sureden şu kısa pasajı düşünün. Şüphesiz dönüş Rabbinedir, bir kulunu namazdan men edeni gördün mü? Bu pasajı Kur'an, Muhammed veya İslam hakkında hiçbir ön bilgimiz olmadan soğuk bir şekilde okuduğumuzu düşünün. Zamirler bize ne anlatıyor? Rabbiniz, tekil iyilik eki olan sizin ifadesi var. Burada kastedilen siz kimsiniz? Tekil olarak bahsedilen tüm dinleyiciler mi? Anlatıcı kendisinden ikinci tekil şahıs olarak mı bahsediyor? Dinleyiciler arasında bu tek tanrıyı zaten kendilerine ait olarak kabul eden biri mi? Bu aşağıdaki ayette gördünüz mü? Ara ayeta, ifadesiyle kastedilen siz ile aynı mı? Bu belirli bir tekil kişinin özgürce ibadet etmesine izin verilmeyen bir hizmetçiyi kelimenin tam anlamıyla gördüğü anlamına mı geliyor? Kur'anı anlatan kişinin bunu gördüğü anlamına mı geliyor? Genel olarak bu tür şeylerin yaşandığını gördüğü anlamına mı geliyor? Benzer şekilde, kişi, alladi, belirli bir kişi mi ve dinleyiciler bunun kim olduğunu tam olarak biliyor mu? Bu dinleyiciler arasında mı, anlatıcı bunu söylerken gözleri onlara mı yoksa evlerine mi kaydı? Yoksa bu, bir insan tipinin genel bir tartışması mı? Peki, köle, ABD, kimdir, Tanrı'nın bir kölesi, yani Tanrı'nın hizmetkarlarından herhangi biri mi? Köleler mi yoksa genel olarak diğer alt sınıf insanlar mı? Kasabadaki herkesin tanıdığı belirli bir köle mi? Anlatıcının kendisi, bu sefer üçüncü tekil şahıs olarak mı? Bu sorular uzayıp gidebilir ve çoğu, bağlamsal ipuçları ve sonraki Kur'an tefsirleri kullanılarak en azından kısmen çözülebilir. Nitekim, klasik İslam yazılarının, peygamberlik destanları, biyografiler, anekdotlar ve tefsir literatürü, temel işlevlerinden biri, Kur'an'a bağlam kazandırmaktır. Ancak burada bu tür zamirler, çekimler ve iyilik ekleriyle kimin kastedildiğini sormuyoruz, neden ilk etapta bu kadar çok temelsiz ima olduğunu soruyoruz. İsimler veya fazla ayrıntı içermeyen bu tür belirsiz kişi veya yer belirteçlerinin ağırlığı ve fazlalığı, bize Kur'an'ın ilk tecellilerinde oldukça sözlü olduğunu gösteriyor. İlahi kelam, cisimleşmiş ve konuşma dilindedir. Soru 96 gibi bir pasaj, bağlamı dikkate alınmadan hiçbir anlam ifade etmez. Peygamber, bu pasajın belirli bir tarihte ve belirli kişilerin önünde söyleneceğini düşünmüştür. Dolayısıyla pasajın bağlamı varsayılmıştır. Sözlü anlatımlar bunu yapmalıdır, saf edebiyat bunu yapmaz ve çoğu zaman yapamaz. Şu anda bunu okuyor veya dinliyorsunuz kim olduğunuz hakkında anlamlı bir fikrim yok ve bu pasajı nerede yazdığımı bilmiyorsunuz. Fakat Kur'an anlatıcısı hayır, bu topraklara yemin ederim ve sen bu topraklarda yasal olarak ikamet ediyorsun dediğinde, dinleyici şahsen sen olduğunu, beni görebildiğini ve toprak üzerinde durduğunu bilir. Bu tür bir konuşma tamamen duruma bağlıdır, ancak çok belirli bir bağlamda anlam kazanır. Kur'an sözlü edebiyatı çalışmamızda bizim için en önemli olan, Kur'an'da anlatıcının kendisine atıfta bulunan durumsal belirteçlerdir, bu atıflar yalnızca Kur'an anlatıcısına atıfta bulunabilir ve başka kimseye atıfta bulunamaz. Bunlar o, sen veya bendir, veya daha sıklıkla Arapça çekimlerinde tipik olan dil bilgisi zamirleri. Sadece dil bilgisinden bile, yalnızca bir varsayılan konuşmacı olduğunu ve onun erkek olduğunu biliyoruz. Bazen arkadaşın, sahibi kum, kölesi, abdiyi, gibi biraz daha betimleyici atıflar da görüyoruz, ancak bunlar yine de dinleyicinin söz konusu kişiyi görebildiğini varsayıyor. Aksi takdirde, konuşmacıya dair ayrıntılı bir tanıtımımız olmaz, adını asla duymayız ve onun hakkında yalnızca çıkarım yoluyla bilgi edinebiliriz. Konuşmacının ve hayatının insani ayrıntıları yüzeyseldir, ilgilenilecek bir şey değildir. Bir şarkı veya ilahi gibi neredeyse her türlü sözlü performansta bu hiç de garip karşılanmazdı. Bizimki gibi okur yazarlığın yüksek olduğu kültürlerde bile bir konuşma, şarkı, vaaz veya monolog konuşmacının kendisini tanıtmadığı veya kendisine ne dendiğini söylemediği uzun bir konuşma olabilir. Birinin bizimle uzun dakikalar boyunca konuştuğu ve adını bilmediğimiz veya hatırlayamadığımız kaç kişiyi düşünün? Bu bağlamda, erken dönem Kur'an-ı Kerim, çoğunlukla sözlü ve kısmen sözlü ortamlarda bulunan sözlü anlatımların tipik bir örneğidir. Ancak Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an anlatıcısını birbirinden ayıran bir şey vardır, o bir uyarıcıdır, Allah'ın bir elçisidir. Konuşan, Tanrı'nın elçisi olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Bu, belirli bir unvan, makam ve yetenektir ve yalnızca dinleyicilerin görebildiği ve başka kimsenin göremeyeceği tek bir kişiye işaret eder. Düşünün, bu bir uyarıcıdır, Hadana Zirun, Kur'an 53 bölü 56. Bu kelimelerin anlamı, konuşanın kendisinin bir uyarıcı olduğunu iddia edip etmediğine bağlı olarak değişir. Yani, erken dönem Kur'an-ı Kerim'in tek bir konuşanı vardır, Muhammed ve bu sözleri başka birinin söyleyeceğine dair hiçbir belirti yoktur. Başka biri, o zamanlar veya şimdi Kur'an okuyan herkesin söyleyeceği gibi, bu bir uyarıcıdır derse, bu terimin anlamı durumsal şu anda sizinle konuşan bu adam Allah'tan bir uyarıcıdır ifadesinden genel bir zamanlar bu sözleri söyleyen adam Allah'tan bir uyarıcıydı ifadesine dönüşür. İlk Kur'an'ın tek bir gerçek konuşmacısı vardır ve daha sonra bize onun yalnızca bir uyarıcı değil, aynı zamanda eskiler gibi bir elçi ve peygamber olduğu söylenir. Başka herhangi bir konuşmacı, Kur'an'ı veya en azından bazı kısımlarını, bu şekilde, bir miktar yabancılaşmayla okumak zorundadır. Bunlar gibi erken dönem Kur'an pasajları okuma ve yazmadan bahsedebilir ve sıklıkla bahseder, ancak yazıya geçirilmek üzere tasarlanmamış gibi görünürler. Zamirlerin her yerde bulunması ve özel isimlerin nadir olması, konuşmacının fiziksel varlığını vurgular. Çok sözlü bir performansta, konuşulan kişi orada olmadığı sürece genellikle bir isim tanıtılmasına gerek yoktur. Aksi takdirde, bedenlenmiş konuşmacı zamir değişimlerini başını çevirerek, bakışlarını, ses tonunu veya jestlerini kullanarak belirtebilir. Öte yandan, halkın beynisine sunulan saf edebiyat, bedensiz olmak üzere tasarlanmıştır. Herkes, teoride, kağıt veya taş üzerinde bir pasaj bulabilir ve kendi adına okuyabilir. Bu yüzden isimlerimiz, yazarlarımız, imzalarımız ve grafiti etiketlerimiz var, yazı, konuşan kişinin karşınızda durmadığı için size kimin konuştuğunu söylemek zorundadır. Moby Dick'i okur ve bana İsmail deyin ile başlarsanız, bu sizi romanı anlamak için doğru bağlama getirir, yine de hiç kimse kendi adını aniden İsmail olarak değiştirdiğini düşünmez. Roman ve kurgu türünü anlıyoruz. Konuşanın ben olduğunu biliyoruz, ancak başka biri olarak, İsmail olarak anlaşılması gerekir. Kur'an'da aynı şeyi yapar, ancak tür tekil bir okuyucunun sesli bir okumasıdır. Bu, bu bir uyarıcıdır dizesini söyleyen herkesin artık bir uyarıcı veya Muhammed'in iddia ettiği gibi bir peygamber olduğu anlamına gelmez. Kur'an somut ve duruma bağlı olduğundan, sıklıkla anılan o, sen, elçi ve uyarıcı ifadeleri, tüm kaynakların Muhammed olarak adlandırdığı İsmail'in tek ve biricik soyundan, bir peygamber elçi olabilir ve başkası olamaz. Genel bir okuyucu veya genel bir okuyucu olduğuna dair bir kanıt yoktur. Başka birinin bu sözleri söyleyebileceğine dair hiçbir ipucu yok. En eski Kur'an-ı Kerim, yalnızca adı bilinmeyen Muhammed'in ağzından yazılmıştır. Bir okuma tableti. İlk dönem Kur'an-ı Kerim, sözlüdür ve bizim için tipik bir edebiyat örneği olabilecek olandan daha derin bir şekilde somutlaşmıştır, ancak salt sözlü de değildir. Salt sözlü bir icranın yazıyla hiçbir teması veya farkındalığı olmazdı. İlk dönem Kur'an-ı Kerim sözlü bir icradır, ancak salt sözlü bir kültürden gelmemiştir. Derin bir şekilde somutlaşmış ve çok özel bir bağlam üstlenmiş olsa da, ilk dönem Kur'an-ı Kerim aynı zamanda edebiyatın ve edebi kültürlerin varlığının da tamamen farkındadır. Peygamberin zihnini salt sözlü olarak adlandırmak yerine, tekrar ona artık sözlü demeliyiz. Günlük olarak yazı ve okumaya erişimi olmayan, ancak yazma ve okuma hakkında yeterince bilgi sahibi olup yazma ve okumanın ne işe yaradığına odaklanan birini veya kültürünü artık sözlü olarak adlandırabiliriz. Tutarlı somutlaşmasına bakılırsa, ilk dönem Kur'an-ı Kerim yazıya geçirilmek üzere tasarlanmamıştır ve peygamberin düzenli olarak yazıyla karşılaşmadığı anlaşılmaktadır. Yine de aynı zihin, yazının var olduğunu bilir. Kur'an'ın en eski pasajlarında bile sayfalarca kitap vardır. Anlatıcı, yazıcı kültür, kalemler, kitaplar ve tabletler hakkında çokça düşünür. Artık sözlü bir düşünme biçimi, yazma hakkında bilgi sahibi olsa da, yazma hakkında bizim düşündüğümüz gibi düşünmez. Bir şeyler yazdığımız zamanların büyük çoğunluğunda, bunu genel bir sesle yazarız. Ders kitapları, alışveriş listeleri veya mahkeme belgeleri yalnızca tek bir kişinin sesiyle konuşmaz. Önemli istisnalar dışında, herkes orijinal yazar orada olmadan ve genellikle yazar hakkında kişisel düzeyde hiçbir şey bilmeden yazılanları okuyabilir. Çok daha artık sözlü bir kişinin zihni bunu yapmaz. Hala durumlar içinde düşünür. Konuşma, belirli bir ağzın konuştuğu anlamına gelir, soyut bir konuşma değil. Veriler neredeyse her durumda yalnızca belirli kişilerde görülür. Tüm kelimeler ve düşünceler, belirli bir günde, belirli bir zamanda, belirli insanlar arasında gerçekleşen eylemlerdir. Peygamber gibi bir zihin, kelimelerin yazıya dökülebileceğinin farkındadır, ancak bunlar ezici bir çoğunlukla böyle değildir. Yazının ve resimsel sanatın nadir olduğu bir durumda, daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir şeyi biliyorsanız, bu neredeyse yalnızca birinin sizinle konuşarak size söylemesi sayesindedir. Evet, artık sözlü bir zihin kelimelerin kaydının tutulabileceğini bilir ve böyle bir zihin okur yazarlık veya ayin gibi bir törende metinlerin halka açık okunması yoluyla bu kayıtlara erişebilir ancak bunlar istisnai durumlardır. Başka bir deyişle ilk Kur'an'ın peygamberi okumayı bilir ancak akıcı bir okuma becerisine sahip değildir. Parşömen ve taş üzerinde günümüze ulaşan kayıtlardan Arap yazılarının antik çağların derinliklerine kadar uzandığı anlaşılıyor, ancak Arapça edebiyatı Arapça yazının uzun, karmaşık ve akıcı kullanımı Kur'an'dan çok sonra ortaya çıkmıştır. Kur'an, Arap dilinin düzgün edebiyata doğru eğilim gösteren ilk veya en azından bilinen ilk kullanımıdır. Bu nedenle, Kur'an, özellikle de ilk dönem Kur'an, salt sözlü edebiyat veya yüksek edebiyat gibi apaçık kategorilere karşı gelir. Doğrusunu söylemek gerekirse, ilk dönem Kur'an, neredeyse türün kendisine bile karşı gelir. Çoğunlukla kıyamet ve adaletle ilgili ortak temalar ve eğilimler bulunsa da, yapıları pek de katı değildir. Bir sohbet türü nedir? Kayıp bir insana hangi türde yol tarifi verirsiniz? Evet, ilk dönem Kur'an, boş konuşmadan daha yapılandırılmıştır, ancak dokunulmaz bir yapıya da sahip değildir. Roman, son veya sözleşme gibi belirli bir anlamda kullanılan türler, Arapça Kur'an için yalnızca yabancı dillerde veya gelecek çağlarda bulunan daha edebi düşünme biçimleri gerektirir. Herhangi bir dilin en eski ayrıntılı kayıtları, sözlü ve kayıtlı arasında titreşime maruz kalmaya mahkumdur. Öyle de olmalı. Hızlı bir İngilizce etimolojisi, kayıt kelimesi, düşünceleri yazma veya bantlama gibi bir teknolojiyle saklamak anlamına gelir, kayıt, özünde sözlülükten bir sıçramayı barındırır. Kaydetmek, bir şeyi kalbinize, kor, geri, re, koymaktır, latince rekırdari hatırlamak veya eski Fransızca rekırdır tekrarlamak anlamına gelir. Muhtemelen 13. veya 14. yüzyılda, orta İngilizce konuşan varsayımsal birinin, yazının ne işe yaradığını açıklamaya çalıştığını ve kaydettiğini, yani şeyleri sonsuza dek tekrarlayarak hatırladığını iddia ettiğini hayal edebiliriz. Bu tür bir çifte ima, Kur'an'da da tipiktir. Bu sözlü kutsal yazıyı, yayınlanışından yaklaşık bin yıl sonra tartışıyor olmamız, bize en azından bir şekilde okur-yazarlıkla temas halinde olduğunu gösteriyor. Kur'an terimi bile bu örtüşmeyi dürtmektedir. Oku fiili, karaya, aynı zamanda okumak anlamına da gelebilir ve bu okuma, Kur'an, bir okuma olarak okunabilir. Benzer şekilde, dilsel ve tarihsel olarak Arapça Kur'an kelimesiyle ilişkili olan Süryanice Keryan'a, hem yazılı bir okuma kitabı hem de sesli bir çağrıdır. İlk Kur'an, ezici bir şekilde sözlü bir kültüre sunulan sözlü bir performanstır, ancak saf sözlülük değildir. Evet, ilk Kur'an, yazıya yönelik belirgin bir şekilde tasarlanmamıştır, ancak Hazreti Peygamber'in zihni yazının ne olduğu konusunda epey bilgi sahibidir. Kur'an'ın yazıya olan hayranlığı üzerine hatırı sayılır miktarda mürekkep hepsi kasıtlı kelime oyunları dökülmüştür. Kur'an'ın anlatıcısı kaleme ve yazdıklarına yemin eder. Kur'an'ın tanrısı, insan ırkına kalemle öğretir. Kur'an, şerefli sayfalara, yazıcıların elleriyle yazılmıştır. O bir kitaptır, veya bir örneğidir. Kulaklarımıza, veya adeta gözlerimize, tüm bu kanıtlar Kur'an'ın yazılı olduğunu düşündürebilir, ancak öyle değildir. Özenle düzenlenmesi gereken bir performanstır. Sayfalar veya bir suhuf, suhuf üzerinde değildir. Unutulabilir. Yani, ilk Kur'an kesinlikle kulakla duyulur. 7. yüzyıl Hicaz'ında okumanın kendisi neredeyse hiç bilinmese de, ilk Kur'an, içeriği veya biçimiyle yazılı veya yazdırılmış olduğunu göstermez. Kısacası, ilk Kur'an kendi anlatımı için sözlü biçimi tercih etse de, sözlü ve yazılı arasında gidip gelir. Kur'an bir hatırlatma, tezkirat, zikir, bir hafıza eylemidir ve bu nedenle bir kitap, bir kayıt eylemidir. İcra edilen sözler olarak Kur'an hem yüksek sesle okunup hem de unutulabilir, aynı zamanda sanki bir yazılmış gibidir. Evet, o korunan bir levha üzerinde bulunan şerefli bir Kur'andır. En eski Kur'andaki sözlü ve yazılı anlatımın arayüzü bu pasajda birçok yönden yer almaktadır. Kur'an kelimesini okuma olarak ele alırsak, o zaman bir sestir, mutlaka yazılı bir şey değildir. Ancak bir levhada vardır. Bu pasaj yalnızca Kur'an'ın sadece duyulabilen değil, gözle okunabilen bir şey olması durumunda anlam kazanır. Yine de aynı nefeste taş, tahta, metal veya balmumu üzerine yazılmış gibi görünen bu Kur'an ifadesinde sözlü olan vurgulanır. Lev, ezberlenmiş anlamına da gelebilen bir terim olan mahfuzdur. Levha'daki yazı duyulur ve ezberlenir ancak aynı anda levha'daki okuma yazılı bir metin gibi görülür. Bu pasajdaki Kur'an yazı gibi işlev görür ancak yalnızca ezberlemeye yardımcı olabilecek bir kayıt olması anlamında. Kendini yazıyla özdeşleştirerek pasaj kelimelere saf konuşmanın sahip olmadığı bir ağırlık ve kalıcılık kazandırır. Kur'an yüksek sesle okunur ancak boş gevezelikten daha fazla ağırlığa sahiptir. Kur'an sözlü bir kelime, kavel olsa da ağır bir kelimedir, kavlın dekilan. Prometheus'un Io'ya sözlerini ciddiye almasını söylediğini hatırlayın, onları hafızanın levhalarına veya İncil'deki bir ifadeyle kalplerinin levhalarına, diye yaz. Kur'an, bizim bakış açımıza göre, sözlü kültürden okur yazarlığa doğru yavaş yavaş geçiş yapan bir kültürde ortaya çıktığı ve bu kültüre hitap ettiği için, peygamber, el yazısı gibi davranmasa da Kur'an'ı bir yazı olarak düşünür. Peygamberin zihni, özellikle Arapça konuşanların 7. yüzyıl dünyasında yazma ve okumanın varsayılmaması nedeniyle, bu konuşmanın yazıyla ilişkisi üzerinde durur. Bu kültürde herkes yazının ne olduğunu bilir, ancak çok azı doğrudan ona erişebilir ve daha da azı günlük olarak yazıyla karşılaşır. Bu da yazmayı ve okumayı büyüleyici kılar. Peygamberin zihni yazmada neden bu kadar ilginç buluyor? Yazmanın geçmişi koruma gibi benzersiz bir yeteneği vardır ve bu da yeni, nadir, değerli ve dini açıdan önemlidir. Derinden ama tamamen sözlü olmayan bir kültürde, Yazma, daha önce yaşanmış ve, mutlaka, herhangi bir kişinin hafızasında olmayan şeyleri muhafaza eden bir eylemdir. Yazma, zihnin harici sabit diski gibidir. Elbette bu, yazının olduğu her kültürde her zaman geçerlidir, ancak yazmayı bilen bir sözlü zihin, bu düşüncenin yeniliğine takılıp kalır. Yazmak, geçmişi dondurur ve oyalar, ne kadar tuhaf. Bu bir tür okur yazarlık olmadan neredeyse hiç karşılaşılmayan bir şeydir. Her yerde bulunan yazı veya diğer depolama biçimleri olmadan geçmiş yalnızca yaşayan insanların bildiği şeydir. Anılar doğruluk ve doğruluk açısından farklılık gösterir ancak yazma geçmişi sağlamlaştırır. Yazma, tarihin zamana kilitlenmesini sağlar. Edebiyat depolar, değerli verileri korur. Bilgi ile bilen arasında bir tür mesafe bırakarak, daha soyut bilgi anlayışlarına yol açar. Kimsenin bilmediği, ancak yine de var olan bir bilgi vardır. İşte bu yüzden ilk dönem Kur'an, geçmişi bir yazı parçasına, bir kitap veya kayıt gibi görür. Kur'an, zamanın sonundaki insanların geleceğine atladığında, şimdiki geçmiş olaylar edebiyat olarak sunulur. Duyusal deneyimler ve anılar değişmez kelimelere dönüşür. Zamanın sonunda sayfalar açılır. İnsanların amelleri ve günahları bir kitapta sayılır. Ve bu kitaplar nesnelerdir, bu kitaplara dokunabilirsiniz. Kitaplar ellerinde veya arkalarında tutulabilir. Öbür dünyada boş veya anlamsız konuşmalar veya yalan olamaz, çünkü her şey kaydedilmiş ve sabitlenmiştir. Sonra, geçmişi tartışırken, Hazreti Muhammed'in derinlemesine ama tamamen sözlü olmayan zihni, yazılı metinler üzerinden düşünebilir. Peygamberin zihni artık sözlüdür, yazının farkındadır ve yazının neler yapabileceğini bilir, ancak ilk dönem Kur'an-ı Kerim, kendisinin bir yazıcı tarafından yazılacağını asla düşünmez. İlk dönem Kur'an-ı Kerim, dinleyicinin veya okuyucunun, anlatıcıya ve onun yakın dünyasına yabancı olabileceği varsayımıyla içerik sunmaz. İlk dönem Kur'an-ı Kerim yazıya geçirilmiş olsa bile ki buna dair hiçbir kanıtımız yok bu tesadüfidir, içerik bize bu pasajların çok özel koşullarda duyulmak üzere yazıldığını söyler. Bu pasajlar, bir performansın transkripti gibi okunur. İlk dönem Kur'an-ı Kerim'in bir noktada yazıya geçirilmiş olması, onun belirli bir amaçlanan ortamda somutlaştığı anlamına gelmez. Bilmek hissetmektir. Kur'an'ın ilk surelerinin somutlaşmış hali, bizi artık sözlü icraların bir başka özelliğine götürür, duyusal verilerin bilginin kendisiyle özdeşleştirilmesi. Bilginin bir bileni vardır, bir görüntünün bir göreni vardır, bir sesin bir duyanı vardır. Derin sözlü halklar, soyut bilgilere bizimkinden çok daha az başvururlar. Edebiyat olmadan bedensiz bilgi ne olurdu? Diyelim ki uzun zaman önce şimdikinden farklı bir isme sahip olan kadim bir köy var, bu kayıp ismi kaydeden bir edebiyat yoksa ve yaşayan hiç kimse köyün bir zamanlar farklı bir isme sahip olduğunu bilmiyorsa, bu bilgi parçasını nasıl hayal edebiliriz? Modern dönemden önce veriyi depolamanın tek yolu yazı, özellikle şeffaf piktograflar veya yaşayan bir kişinin zihnindeydi. Tamamen sözlü bir kültürde bir çocuk ölür ve bedeni yok edilirse ve bir asır sonra kimse o çocuğun doğduğunu hatırlamazsa, çocuğun düşüncesi bir daha asla geri getirilemez. Çocuk hiç var olmamıştır ve asla var olmayacaktır. Yazı, sonunda ve yavaş yavaş icat edildiğinde veya tamamen sözlü bir kültüre dahil edildiğinde, insanlar hala düzenli olarak bedensiz düşüncelerle karşılaşmıyor. Zaman zaman bir yazıt, bir madeni para veya bir mektup görebilirsiniz ancak bu tanıştığınız, gördüğünüz ve tanıdığınız diğer bilgili insanlardan edindiğiniz bilgilerle kıyaslandığında hiçbir şey olmayacaktır. Kişisel olarak bir anlamda okur yazar olan nadir insanlardan biri olsanız bile öğrenmenizin yalnızca çok küçük bir kısmı okumaktan gelir. Aksi takdirde ve neredeyse her zaman öğrenmek öğretilmek veya anlatılmaktır. Bu düzenlemede, ilk dönem Kur'an anlatıcısı bir bilgi hakkında konuşmak istediğinde, genellikle bilgi sahibi olan kişiden de bahsedilir. Dünya Tanrı'yı duyar ve insanlar da dünyayı duyar. İnsanlara deliller sunulur ve artık bilirler. Aslında, tüm insanlık veya belki de tüm yaratılış, göksel koruyucuların, hafızların, zihninde mevcut gibi görünmektedir, şüphesiz, üzerinizde şerefli, yazan koruyucular vardır. Yaptığınız her şeyi bilirler. İlk dönem Kur'an anlatıcısı bir şeyi bilip bilmediğinizi sorduğunda, genellikle onu gördüğünüzü, Ra, sorar. Bilgi ve duyum iç içe geçmiştir, kesin bilgiyle bilseydiniz, mutlaka cehennem ateşini görürdünüz, Lev. Talamına ilma L. Lataravana L. Cahime. Size şahit olarak bir elçi gönderdik, şehid. Kıyamet ve hesap günü geldiğinde, insanlar bunu sur sesleri ve haykırışlar olarak duyacakları için bileceklerdir. Bilgi doğrudan duyularda bulunmalıdır. Başka nerede bulunabilir ki? Kaşlarını çattı, abese, adlı sureyi ele alalım. Orada, kör bir adama kaşlarını çatan ve sonra ondan yüz çeviren bir adamla karşılaşıyoruz. Yani, bilgi doğru bir şekilde aktarılamıyor çünkü ilk insan genellikle Hazreti Muhammed'in kendisi olduğu düşünülen göremeyen birine görsel bir biçimde, kaşlarını çatarak, arkasını dönerek, bilgi veriyor. Kur'an anlatıcısı daha sonra kaşlarını çatan adamı bilgisizliğinden dolayı eleştiriyor. Kaşlarını çattı ve yüz çevirdi, çünkü kör adam ona geldi. Sana ne bildirecek, anlatıcı daha sonra bu hatırlatmanın, Kur'an bildirisinin yazıya daha çok benzediğini, hissetmeseniz bile doğru olduğunu söyleyerek daha da ileri gidiyor. Hayır, şüphesiz o, bir öğüttür. Dileyen onu, yazıcıların eliyle yüceltilmiş, tertemiz sayfalarda okusun. Sonra dinleyiciye bunu düşünmesi ve şu anda doğrudan hissedilebilen şeylerle karşılaştırması söylenir, yiyecek, su ve toprak. Bunlar, görünmeyen Tanrı'nın gerçekliğinin görsel, duyusal temsilleridir. Ve bunlar da gelecek dünyaya dair bir vizyon ve bilgi sunar. Tıpkı asık suratlı bir yüzü göremeyen kör adam gibi, bu asık surat hala var olduğu halde, son zamanlarda yüzler parlak ve güler yüzlü ya da karanlık ve kirli olacaktır. Henüz kimse bu yüzleri göremese bile, görünmeyen, görsel olarak görülebilir, gözlerle bakıldığında, kişi zihninde veya kalbinde bilir. Bu bağlamda erken dönem Kur'an'ın en dikkat çekici ve çarpıcı özelliklerinden biri kasem ifadesinin kullanılmasıdır. Anlatıcı sözlerini çeşitli doğal ve beşeri olaylara bağlayarak sözlerini doğrular ve güçlendirir. Hatta tercümede bile erken dönem Kur'an'daki yeminler görsel, izlenimci bir manzarayı çağrıştırır. Andolsun aya akıp gittiği zaman geceye ve aydınlandığı zaman sabaha. Yemin ederim ki bu memleketi ve sen bu memlekette ikamet etmektesin. Doğurana ve doğurduğuna yemin ederim. Örtüp örttüğü zaman geceye, açığa çıkardığı zaman gündüze, aydınlığa, karardığı zaman geceye, göğe ve gelene. Andolsun ki geri dönen göğe. Andolsun ki çatlayan yere. Andolsun burçlarla dolu göğe. Andolsun ovaat olunan güne. Andolsun bir şahide ve şahit olunan şeye. Kaleme ve yazdıklarına andolsun. Akşama anda olsun, yemin ederim ki, alacak karanlık, yemin ederim ki, geceye ve onun içinde barındırdıklarına, yemin ederim ki, aya, doğduğunda, soluk soluğa yarışanlara, çakan kıvılcımlara, ve şafak vakti at sürenlere, güneşe ve onun kuşluk vaktinin ışığına, onu takip eden aya, onu ortaya çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu döşeyene, Nefse ve onu şekillendirene, bunlar yalnızca görülebilen veya deneyimlenebilen karşı konulmaz fenomenler olmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü görsellerle de resmedilmiş. Anlatıcının söylemek üzere olduğu bu kelimeler, güneş ve gece kadar gerçek. Anlatıcı, bu mesajı adalet veya hakikat gibi soyut bir şeye bağlamak yerine, doğrudan hissedilmek üzere yaratılmış şeyleri çağrıştırıyor. Bu yeminlerin tam nesnelerine dikkat edin. Bu örneklerin neredeyse tamamı zaman işaretlerine, astronomik fenomenler, günün bölümleri, ışık seviyeleri, zamanın geçişine rağmen belirgin şekilde devam eden şeylere, yazı, dünya, gökyüzü veya her ikisine birden yemin ediyor. Ayrıca, birkaç eşleştirme örneği var. Bazıları doğal çiftler, örneğin, ışık ve karanlık, güneş ve ay, bazılarının ise nesne-özne ilişkisi var, örneğin, bir tanık ve tanık olunan, gökyüzünün yapıcısı ve gökyüzünün kendisi. Tüm bunlar, tipik olarak geçici kelimeleri, görünmezi ve ebediyi belirten görsel fenomenlere bağlamaya çalışan bir anlatıcıya işaret ediyor. Burada yalnızca Tanrı'ya yemin etmek yerine, bu Tanrı'nın hikayesini anlatan görsel dünyaya yemin ediyoruz. Saf bir soyutlama değil, görünmezin göstergeleri söz konusudur. Görünmeyen şeyler, görülebilen ve hissedilebilen şeyler gibi var olur ve davranır. Çok daha sözlü bir zihin yapısıyla kavrandığında, anlama ve hissetme doğrudan birleşir, daha okur yazar bir zihin ise otoriter sözlere ve yazılı metinlere yemin eder. Bu bağlamda anlamlı bir yemin, incire ve zeytine yemin olsun, sina dağına yemin olsun, bu güvenli topraklara yemin olsun, şeklindedir. Bu, kalıbı bozuyor gibi görünebilir çünkü Sina Dağı, Kur'an dinleyicilerinin ve vizyonlarının doğrudan görüş alanında değildir ve bu nedenle dağın yokluğu alışılmadık bir yer adı gerektirir. Ancak burada bile, daha sonraki yıllarda Kur'an anlatıcısı, halkına Sina'nın Musa'nın Tanrı'yı görebildiğinin kanıtı olduğunu söyler. Kuralı kanıtlayan bir istisna olarak, Sina Dağı, görünmeyeni temsil eden maddi, görsel bir işarete duyulan ihtiyacı ifade eder. Dağın Musa için görünmeyen Tanrı'yı doğruladığı kadar, bu yeminlerde dinleyici için bu sözlerin doğruluğunu doğrular. İnciri, zeytini ve üzerinde yaşadığınız toprağı görebilirsiniz ve bunlar, Sina'nın Hazreti Musa için yaptığı gibi, görünmeyen bir şeye işaret eder. Ezici bir çoğunlukla sözlü bir ortamda yazı mevcut olsa ve ara sıra kullanılsa bile esasen tüm bilgi bedenlenir. Bilinebilecek her şey biri tarafından bilinir. Bu elbette bir tanrı olabilir, ancak dinleyiciler arasında bir kişi de olabilir. Görünmeyen tanrıya yemin ederim değil, bu tanrının görünür harikalarına yemin ederim. Zamana ve sonsuzluğa yemin ederim değil, güneşe, ışığa, karanlığa ve toprağa yemin ederim. Güçlü bir ifadenin başına veya sonuna gerçekten, amin, amin, eklemek gibi, bu tür yeminler, aksi takdirde geçici olan kelimeleri kalıcı olanı ima eden olgulara bağlayarak tartışılan konuların doğruluğunu güvence altına alır. Bu, yazının nasıl davrandığını açıklamaya çalışan sözlü bir düşünce biçimidir, görünen kelime, görünmeyen bilgiye işaret eder. Bu anlamsız işaretler bir şey ifade eder. Kur'an külliyatının tamamında bilgi ve bilenler üzerinde bir saplantı vardır. Peygamberler şahittir, melekler koruyucudur ve benzeri. Aynı şekilde, en büyük gören, işiten ve dolayısıyla bilen, Kur'an'ın tanrısıdır. İlk Kur'an, tanrıdan nadiren soyut bir ilkeymiş gibi bahseder. Bunun yerine, Muhammed'in tanrısı bilir çünkü yarattıklarını birçok bakış açısı ve açıdan görür, dinler ve hisseder. İnsanlar bir şeyleri hissedemedikleri ve dolayısıyla cahil oldukları zamanlarda bile, Tanrı mükemmel bir şekilde hisseder. İlk Kur'an'dan bir pasaja dönersek. Bir köleyi namaz kılarken engelleyeni gördün mü? Onun bir hidayet rehberi veya koruyucu bir emir sahibi olduğunu gördün mü? İnkar edip yüz çevirdiğini gördün mü? Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Algılamak ve bilmek birbirine bağlıdır. Gördünüz mü? görmediyseniz, bilin ki Allah görüyor. Kur'an anlatıcısı, sürekli bir algılayıcı ve bilgi deposu olan Kur'an'ın tanrısına uyum sağladığı için dinleyicilerine uzak geçmişi veya uzak geleceği anlatabilir. Kur'an'ın tanrısı, duyular aracılığıyla bilen biri olarak tekrar tekrar ve birçok şekilde anılır. Tanrı bilen, el-alim, ve haberdardır, el-habir, ancak soyut olarak değil. Tanrı bilir çünkü bu Tanrı aynı zamanda işiten Essemi, gözeten El er Rakib, şahit Es Şahit ve algılayandır El Vacid. Yani Kur'an'ın Tanrısı bir tür gözetleyici ilah işlevi görür. Tüm olayları gözlemler ve korur ve bu nedenle yarattıklarını iyi bilir. Tanrı sadece doğası gereği bilmez, Tanrı bilir çünkü hisseder. Tanrı'yı bu şekilde tasavvur etmek, bizimkinden çok daha sözlü bir düşünce biçiminin parmak izidir, bu düşünce biçiminde bilgi, bir bilenden bağımsız olarak neredeyse düşünülemez. Tanım, Kur'an anlatıcısınınki gibi, artık sözlü bir zihin, duyusal bilgileri ve bilişi birbirine bağlar ve neredeyse birleştirir, çünkü dünyaya dair deneyimi, neredeyse, tamamen bedenseldir. Sözlü zihinler yazıya nadiren, hatta hiç, erişebildiği için, bedensiz bilgileri dikkate almaya gerek yoktur. Bu nedenle, soyutlamalar sözlü zihin tarafından sıklıkla kullanılmaz. Soyut kavramların pek bir amacı yoktur. Walter G. Ong şöyle yazar, sözlü bir kültür, geometrik şekiller, soyut kategorileştirme, biçimsel olarak mantıksal akıl yürütme süreçleri, tanımlar, Hatta kapsamlı betimlemeler veya açıkça ifade edilmiş öz analiz gibi öğelerle ilgilenmez, bunların hepsi yalnızca düşüncenin kendisinden değil, metinden oluşan düşünceden de kaynaklanır. Aksi takdirde soyut bir kavram olan vitoriyi düşünün, kelimeleri yöneten kurallar vardır ve bunlara uyulmalıdır. Kuralları çiğnerseniz, kötü konuşmuşsunuzdur. Örneğin, bir edat asla içinde bulunduğu cümlenin son kelimesi olmamalıdır. Bu kural ihlal edildiğinde hiçbir şey olmaz. Sadece belli belirsiz yanlış veya kaba bir davranıştır. Sözlü performanslar genellikle düzenli biçimlere ve yapılara sahiptir, ancak yoğun sözlü kültürlerdeki insanlar bunları nadiren retorik olarak açıklar. Bir soneden çok daha az ve daha çok modern bir pop şarkısına benzer. Standart bir İngiliz sonesi, iambik 5'li ölçü yıl 14 dizeden oluşur ve uyak şeması A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G şeklindedir ve bu yapı şairin bilinçli olarak aklındadır. Bu katı ve katı kuralların bir nedeni yoktur. Bu sadece onların yoludur ve şair tarafından esnetilemez veya bozulamazlar. Bu arada, bir İngilizce pop şarkısı da belirli yapıları takip etme eğilimindedir, bir ABAB veya ABCB kafiyesi, üç kıtanın ardından gelen bir nakarat veya koro ve bunların ikinci ve üçüncü kıtaları arasında bir köprü, ancak bir pop şarkısı bu kuralların herhangi birini istediği zaman göz ardı edebilir. Pop şarkısının yazarı standart yapının farkındadır, ancak bu yalnızca belirsiz bir eğilimler toplamıdır. Kurallar, yalnızca neyin daha iyi veya doğru geldiğine dayanarak herhangi bir zamanda ihlal edilebilir. Kültür, veya bu durumda sanat biçimi, ne kadar sözlüyse, retorik ve dil bilgisi kuralları da o kadar az katıdır. Öncelikle sözlü bir kültür neden ilk etapta retorik kuralları geliştirsin ki? Modern sözlü kültür çalışmalarının kaynağı olan Lord ve Perry tarafından 1930'larda incelenen Yugoslav sözlü ozanlar, bir kelime, bir ifade veya bir kıta arasındaki farkı bile anlamamışlardı. Sözlü performansın kendisinin güçlü kuralları yoktur. Eğer olsaydı, performansların kendilerinin bu kuralları kullanması gerekirdi, böylece konuşmacı zaten anlardı. Derinden sözlü bir kültürde biçimsel söylem, haritaların nasıl okunacağına dair talimatlara götüren bir harita işlevi görecektir. Başka bir durum. Zihnimiz, belirli bir kafiyenin genel soyutlamalar kullanarak B şeklinde gittiğini söyler, A ve B harfleri, herhangi bir kafiyeli kelime veya kafiyeye yakın sesin yerine geçebilir. Bu arada, derin sözlü zihinler somut, gösterici örneklerle çalışır. Bir kafiye sorulduğunda, daha sözlü zihin, örnekler ve tam düşünceler kullanarak, Kristan'ın bir kedisi vardı. O bir yumak yün yuttu ve o kedi yavruladığında, hepsinin üzerinde kazak vardı, der. Okur yazar düşünür yapı ve kuralları, daha sözlü düşünür ise kalıpları ve eğilimleri görür. İlk dönem Kur'an'a dönersek, birçok biçim ve üslup görürüz, kafiyeli düz yazı, ritimler, çağrı ve cevap, kiyasmus. Ancak konuşmacının bildiği ve hiçbir şekilde ihlal edilemeyen bir türe, hazır bir tarife asla rastlamayız. Kurani bir konuşma biçimi yoktur. Sadece Kur'an tarafından sıklıkla kullanılan birçok yatkınlık vardır. Üsluptaki bu belirgin rastlantısallık, yüksek sözlülüğün bir sonucudur. Gerçekten de, uzun süre kullanılan saf, sınırsız düzenlilik monotonlaşır ve dolayısıyla hatırlanması kolaylaşmaz, daha zorlaşır. Benzer şekilde, sözlü kültürlerde insanlar genellikle kelimelerin anlamları veya tanımları olduğunu düşünmezler. Neden düşünsünler ki, eğer bir kelime hakkında konuşabiliyorsanız, onu kullanabilirsiniz ve böylece kullanım yoluyla ne anlama geldiğini bilirsiniz. Sesli bir sesin neye işaret ettiğini anlıyorsanız, nasıl düzgün kullanılan bir kelime olmasın. Ve tam tersi, yazı olmadan, eğer kimse bir kelimenin anlamını bilmiyorsa, kelime muhtemelen ilk başta hiç ortaya çıkmazdı. Tamamen veya kısmen sözlü bir kültürden gelen biri için, o anda kullanılmayan kelimelerle neredeyse hiç karşılaşmadığınızda, bir sözlük ne ifade eder ki? yazar zihin soyut olana, yani bedensiz olana yönelebilirken, sözlü zihin apaçık olan belirli olana yönelir. Belirli bir sözlü hikayede Bunday'ın her yerde kullanılan ama anlamsız kelimesinin neye atıfta bulunduğu sorulduğunda, bir bahamalı, Bunday hiçbir şey değil. Sadece eski bir hikaye olduğu anlamına geliyor, diye cevap verdi. Bir tilkinin kuyruklu, kırmızı-beyaz dört ayaklı bir hayvan olduğunu açıklamak yerine, daha sözlü düşünce tarzı muhtemelen tilkiyi, özellikle tilkiye özgü bir şey yapan bir tilkinin hikayesi veya anekdotu, zeki veya kurnaz olmak, tavukları takip etmek, ormanda koşmak ile açıklayacaktır. Dolayısıyla, erken dönem Kur'an-ı Kerim terimleri alışılmadık şekillerde kullanmak zorunda kaldığında, yaptığı şeyin bu olduğunu belirtmelidir. Anlatıcı asla soyut bir anlam veya tanım kavramına başvurmaz. Peygamberin zihni bir tanım vermek yerine, kullanım ve olay örgüsü sunar. İşte tuhaf bir kelime, ifade veya düşünce, işte ne işe yaradığı ve onu nasıl anlayacağınız. Bazı erken dönem Kur'an örnekleri için. Hayır, o, yıkıma uğratılacak. Yıkıcının ne olduğunu sen nereden bileceksin? Allah'ın tutuşturduğu ve yüreklere kadar yükselen bir ateş. O ateş, onların üzerine sütunlar halinde kapatılacaktır. Oysa o, Akabe'ye, Allah'ın rahmetine, ulaşmayı denemedi. O yükselişin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bir kölenin boynunu kurtarmak, yahut açlık gününde yakın bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmak. Göğe ve ziyaretçiye andolsun. ziyaretçinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? O delici yıldız, her insanın üstünde bir koruyucu vardır. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Çarpıcı, çarpıcı nedir? Çarpıcının ne olduğunu sana kim bildirecek? O gün insanlar dağılmış pervaneler gibi olacak, dağlarda yün gibi olacak. Hesap günü, yevmeddin, orada yanacaklar ve oradan hiç ayrılmayacaklar. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Hiç kimsenin kimseye güç yetiremeyeceği gün. İşte o gün, emir Allah'ındır. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, Rablerinin izniyle, her türlü emir için o gecede inerler. O, tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir. Bu gibi örneklerde, belirsiz veya anlamlı bir terim verilir ve ardından sorgulanır. Ancak bu nedir? Veya ne anlama geliyor? Yerine, anlamanızı sağlayacak ne deneyimleyeceksiniz? Diye sorulur. Hiçbir zaman kariya budur. Cevabını alamayız. Sadece bu, size bilgi sağlayacak, göreceğiniz, duyacağınız veya başka bir şekilde hissedeceğiniz şeydir. Cevabını alırız. Yine, bilgi somut olarak kalır. Tanım gibi bir soyutlama asla verilmez, yalnızca açıklama sağlayan bir deneyim sunulur. Bizim için bu, yeraltının ne anlama geldiğini sorup bir kürek getirmeniz söylenmesine benzer. Araştıramazsınız, bunun yerine ayaklarınızın altına bakarsınız. Yokluğu ifade eden isimler. Önemli istisnalar dışında, bir isim yalnızca adı geçen kişiyi veya nesneyi göremediğinizde kullanılır. Yakın bir arkadaşınızla saatlerce sohbet edebilir ve ikiniz de birbirinizin adını bile söylemeyebilirsiniz. Ancak orada olmayanların isimlerini anarsınız. Geçen gün Rıdvan'ı gördüm ifadesi, ben oradayım anlamına gelir, ancak Rıdvan yok demektir. Benzer şekilde, teroyu görmek için Helsinki'ye gidiyoruz ifadesi, biz buradayız anlamına gelir, burası Helsinki değildir ve teroda biz değildir. Yine, isimler yoklukta devreye girer çünkü tek başına bir zamir, diğer duyu verileri olmadan yeterince belirgin olmazdı. İlk dönem Kur'an'ı hiçbir zaman, hatta bir kez bile, mevcut dinleyiciyi, konuşmacıyı veya yeri özel bir isimle anmaz. Muhammed, Hatice, Mekke veya Ebu Bekir'den söz edilmez. Sadece bu topraklar, o, orada ve sen vardır. Kur'an külliyatının bu en erken evresinde tekil insan isimleri gördüğümüzde, bunlar yalnızca ölüleri ve, veya insan topluluklarını ifade eder, Semut, İbrahim, Musa, Firavun ve Kureyş. Benzer şekilde, isimleriyle anılan tek yerler, doğrudan yakınlarda olmayan yerler, cennet ve cehennem, Sina Dağı, Sidretül Sünni ve Tuva Vadisi için çeşitli isimler. Palmiye Layfay, Elmest veya Ateşin Babası, Ebu Leheb, Şuur 111 olarak adlandırılan Erken Dönem Suresini ele alalım. Bu, erken dönem Kur'an'ın dinleyiciler arasındaki kişileri tanımlamaya en yaklaştığı noktadır ve bu durumda bile pek fazla kişiyi tanımlamıyor. Yine de bu pasaj, kimden bahsedildiğini bir şekilde belirtmiş olmalı çünkü orada değiller, ölmüşler. Alev'in babasının elleri yok oldu ve o da yok oldu. Serveti ve kazandığı şeyler ona bir fayda sağlamadı. Alevli bir ateşte yanacaktır. Ve karısı, odun taşıyıcısı. Boynuna hurma lifinden bir ip geçirdi. Alev babası anlamına gelen Ebu Leheb, özel bir isim veya herhangi bir günahkar adama yönelik genel bir hakaret olabilir, ancak ikisi de pek olası görünmüyor. Nitekim geleneksel İslam tarihçileri, Alev babası ifadesini belirli bir adama, Muhammed'in velayetinin ilk muhaliflerinden ve peygamberin amcası olan Abdüluzza bin Abdülmuttalib'e atılmış bir iftira olarak tanımlar. Kur'an'da ne adı ne de lakabı geçen karısı, peygamberin evlilik yoluyla teyzesi Ümmü Cemil'dir. Bu Ebu Leheb'in gerçekten Abdülüzzah adında belirli bir adam ve karısı Ümmü Cemil olduğundan şüphe etmek için bazı nedenler olsa da, geleneksel literatürün bu iki isimsiz kişiyi her zaman Muhammed'in ailesiyle eş tutması manidardır. Sonraki rivayetler bir şekilde yanlış olsa bile, Kur'an anlatıcısı ve dinleyicileri bu kişileri iyi olmasa bile en azından itibarlarıyla tanırlar. Hakkında bir giriş veya geçmiş hikayeleri yoktur. Yine, ilk dönem Kur'an-ı Kerim oldukça sözlü bir eserdir ve bu nedenle tam anlamıyla somutlaştırılmıştır. Eğer bu kısa şuur yazıya geçirilmek üzere tasarlanmış olsaydı, yani edebiyatın genellikle yaptığı gibi birden fazla kişi tarafından okunmak veya okunmak üzere tasarlanmış olsaydı, daha uzun, daha ayrıntılı olurdu ve muhtemelen niteliksiz bir lakap kullanılmazdı. Bu arada, kadının adı verilir ve lanetlenmesine neden olan belirli eylemler belirtilirdi. Fakat hayır, bu pasaj hem kimden bahsedildiğini hemen anlayan kişiler tarafından hem de onlara söylenmiştir çünkü onları canlı olarak tanıyorlardı. Bu pasaj, söz konusu kişileri tanıdığımızı varsaymakla kalmaz, Aynı zamanda karakterlerini ve birbirleriyle ve dinleyiciyle olan ilişkilerini de anladığımızı varsayar. Onlar sadece kim olduklarını biliyorsunuzdur. İlk dönem Kur'anı kerim son derece sözlü ve dolayısıyla son derece somutlaştırılmıştır. Sadece bilgi değil, aynı zamanda kişisel, mahrem, duysal bilgi de varsayar. Okuma ve yazma bilincinin bir ölçüde var olduğu bir ortamda var olmasına rağmen, İlk Kur'an büyük ölçüde sözlü kalmıştır. Pasajlar somutlaştırılmıştır, tek bir konuşmacı tarafından okunur ve son derece durumsaldır. Zamirlerin ve yakınlardaki insanlar ve yerler için diğer belirsiz göstergelerin yaygınlaşması ve özel isimlerin yalnızca yabancı, kolektif veya ölülerden bahsederken bulunması, bize ilk Kur'an'ın durumunun konuşma dilinde ve belirli isimsiz bireyler arasında olduğunu göstermektedir. Bilginin duyusal verilerle eşitlenmesi de benzer şekilde, cisimsiz veya soyut bilgileri nadiren dikkate alan peygamberin zihnine işaret eder, çünkü bu, yaygın okur yazarlığın bir yan etkisidir. Bu sonuçlar ilk Kur'an'ın oldukça sözlü olduğu hiçbir şekilde tartışmalı olmasa da, bizi daha şüpheli konulara götürür. Özellikle bu noktadan sonra, peygamberin zihninin zamanla daha okur yazar hale geldiğini görmeye başlayacağız. Bölüm 4. Mekke Kur'an ve Edebiyatı. 1. Mekke döneminin sonları ve 2. Mekke döneminin başları. Mujin Zang, Tükenmez Hazine, adında bir rahibe vardı ve sürekli olarak Büyük Nirvana sutrasını okurdu. Üstat metni bir süre dinledikten sonra, harikulade anlamını anladı ve ona açıkladı. Metni tutan rahibe bir kelime sordu ve Üstat, kelimeleri okuyamıyorum ama anlamını bana sorabilirsin, dedi. Altıncı Patri'in platform sutrası, çeviren John MacRae. Kur'an'ın birinci Mekke döneminin sonuna ve ikinci döneme yaklaşırken yeni bir şey fark ederiz, düşüncenin daha soyut biçimlerinin nazik, neredeyse fark edilmez bir şekilde ortaya çıkışı. Sözlü sözleri doğa harikalarına bağlayan Kur'an yeminleri, yavaş yavaş yerini Kur'an'ın indiği görünmez bir ilahi metin üzerine söyleme bırakır. Aynı anda, peygamberin zihni, her zaman sözlü formatlarda olsa da, daha kapsamlı argümanlar, sorular ve hikayeler anlatmaya başlar. Yazılı metinlerle daha belirgin paralellikler de ortaya çıkmaya başlar, ancak Kur'an anlatıcısının veya halkının metinleri fiziksel olarak okuduğuna dair hiçbir açık kanıt bulamayız, yalnızca inançlar ve dualar gibi geniş bir folklor, atasözü ve sabit sözlü formüller hazinesinin genel bir farkındalığı vardır. Gerçek, başarı, gerçek, zaman zaman, yazıya sahip ancak edebiyata ihtiyaç duymayan, artık sözlü bir kültür, toplumun işlevini sürdürebilmesi için edebiyata ihtiyaç duyduğu bir el yazısı kültürüne yavaş yavaş dönüşmeye başlar. Bu genellikle nesiller boyunca gerçekleşir. Kültürel veya medeniyet düzeyinde, bu adaptasyonu izlemek nispeten kolaydır çünkü, eğer şanslıysak, yazının kanıtları günümüze kadar ulaşır. Bir el yazması kültürü, el yazması bırakır. Çeşitli biçimlerde, stillerde ve işlevlerde binlerce el yazması kaydınız varsa, el yazısıyla yazıyı bulmuşsunuz demektir. Bir kültür için yazmaya yönelen geniş ve kademeli halk hareketini izlemek, bireysel bir düşüncenin değişimini izlemekten çok daha kolaydır. Birinin yazıya ne zaman erişebildiğini görmek kolaydır. Ancak yazının varlığının kişinin düşünme biçimini düzenli olarak ne zaman etkilediğini bulmak bambaşka bir konudur. 21. Yüzyılın başlarını inceleyen geleceğin bir tarihçisini hayal edin. Bu tarihçi, arkeolojik kayıtlar akıllı telefonları içermeye başlayacağı için akıllı telefonların ilk ne zaman ortaya çıktığını kolayca tahmin edebilirdi. Ancak akıllı telefonların neden olduğu zihinsel dönüşümler tarihçilerimiz için biraz daha anlaşılması zor olurdu. Belirli bir kişi ne zaman bir arama motoruna istediği zaman erişebileceğini düşünmeye başladı. Araştırmak ifadesinin zihninizde kütüphaneye gitten cebine uzana dönüştüğü an tam olarak ne zamandı? Bir daha asla kaybolmayacakmış gibi davranmaya tam olarak ne zaman başladınız? İnsanlar okumayı öğrendiklerinde de benzer bir zihniyet değişikliği olur. Yazının ne zaman ortaya çıktığını biliyoruz, peki yazı insanların düşüncelerini ne zaman etkilemeye başlar? Soyutlamaların, fiziksel bir somutluğu olmayan kavramlar, kullanımı genellikle iyi bir göstergedir. Zihinler yazma fikrine alıştıkça, soyutlamalar daha sağlam ve gerçek görünür. Belirli bir biçimi veya yeri olmayan düşünceleri kavramsallaştırmak daha kolaydır çünkü zihin kitaplarda ve mektuplarda bunlarla gerçekten karşılaşmaya başlar. Bedensiz bilgi, bedensiz bilgiyle daha düzenli olarak karşılaşıldığı için yeni bir geçerlilik katmanı kazanır. Kişisel olarak okuma yazma bilmeseniz bile, sürekli olarak sizi ve çevrenizdeki her şeyi etkilediği için yazı varmış gibi düşünmeye ve davranmaya başlarsınız. Örneğin, İngilizce fek kelimesinin tarihini ele alalım. Bir olgu, kişinin erişimi olsun ya da olmasın, doğuştan gerçek bir şeydir. Daha spesifik olarak, bir etkinlik veya nitelik hakkında bir soyutlamadır. 17. yüzyılda, olgu, antik ve ortaçağ fakçım kelimesinden türemiştir. Bir olgu, yapılan bir şey, bir eylem anlamına gelir. Bir eylemdir, bu nedenle İngilizce feet ve Fransızca fait kelimeleri vardır. Antik faktumun modern olguyu doğurduğu kabul edilir, ancak ikisi arasında önemli bir fark vardır. Bir olgu, mantıklı iken, bir olgu kavramsaldır. Bir olguyu, bir eylemi görebilirsiniz, ancak bir olguyu doğrudan göremezsiniz. Sadece bir olgunun kanıtını görebilirsiniz. Emily'nin merdiven çıkması bir olguysa, Emily merdivenleri tırmanıyor ifadesi olgudur. Çok daha eski olan olgu kelimesi birçok sözlü kalıntıyı barındırır, bir olgu, bedenlenmiş, icra edilmiş veya gözlemlenmiştir. Ancak modern olgu çok daha okur yazardır. Var olmayan, görünmez veya bedensiz bir şeyin gerçekliğini açıklayan bir düşüncedir. Daha eski, daha sözlü zihin, okur yazar zihnin soyutlamalarına dönüşmeye başladıkça, kişinin deneyimlediği kesin kişisel olgu, o deneyimleri tanımlayan, değişmez ve kişisel olmayan olguya dönüşür. Bir olgu, şiir okuyan bir ozansa, olgu, raftaki şiir kitabıdır. Hiç okunmasa bile orada var olur. Mesele, kesinlikle maddi bir olgunun bir noktada soyut bir olguya dönüşmesi değil, sadece düşüncenin, okur yazarlığın yaygınlaştırdığı yeni düşünce biçimleriyle zamanla yavaş yavaş eskimesidir. Filolog Angelika Noworth, Kur’an öncesi dönem hakkında şunları söyler, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, ara sıra ve oldukça nadir görülen hikmet örneklerini, yani vecize ve didaktik ayetleri bir kenara bırakırsak, söylemsel bir ifadenin neredeyse tamamen yokluğudur. İslam öncesi şiirde teolojik, hukuki veya kültsel tartışmalar yoktur. Aslında çok az teorik düşünceye rastlanabilir. Düzenli olarak kullanılan soyutlamaların ortaya çıkışı, daha karmaşık okur yazarlık biçimlerinin ortaya çıkışıdır. Kur'an hiçbir zaman soyut bir sicile girmez. Teolojik noktalarla doludur. Ancak asla bir teoloji kitabı gibi davranmaz. Doğal dünyanın doluluğunu tasvir eder, ancak bir bilim metni değildir. Soyut düşünceyi tutarlı bir şekilde kullanmasa da, Kur'an'da yazılı materyallerin varlığını fark etmeye başlarız, her ne kadar bugün düşündüğümüz gibi olmasa da. Kur'an'ın 1. Mekke döneminin sonuna bakalım. İcra, Kur'an'ın kendisi ve bu icranın referansı, görünmez Tanrı'nın gerçekliği ve faaliyeti daha da belirginleşir. Kur'an hala açıkça somutlaştırılmıştır belirli bir kişinin belirli ortamlardaki icrası, ancak şimdi biraz daha kavramsal ve yanıltıcı bir gerçeklikle paralellik göstermektedir. Aşağıdakileri göz önünde bulundurun. Yemin ederim ki, yıldızların kaymasına. Gerçekten o, büyük bir yemindir. Keşke bilseydiniz, gerçekten o, gizli bir kitapta bulunan şerefli bir okumadır. Ona ancak temizlenmiş olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Daha önce gördüğümüz yeminlere benzer bir yeminle başlıyoruz. Kur'an anlatıcısı bu sözleri görsel, zamansal olgulara bağlayarak daha gerçek veya yetkili kılıyor. Bu durumda düşen yıldızlar. Ancak daha sonra yemin, yeminlerin kendisi üzerine bir yansımaya dönüşüyor. Kur'an'ın kendisi, görünen ve görünmeyeni birbirine bağlayan böyle bir yemindir. Elbette bu gerçekten büyük bir yemindir. Ancak bu sözlerin sürekli dönen yıldızlar kadar gerçek olduğunu söylemek yerine, şimdi en ufak bir zihinsel gelişmeye sahibiz, bu okuma, Kur'an, Tanrı'nın görünmeyen kitabı, kitap, kayıt, yazı, kadar gerçek ve kalıcıdır. Yıldızlar Kur'an'ın gerçekliğini pekiştirdiği gibi, Kur'an'da artık geldiği ilahi kelamın gerçekliğiyle destekleniyor. Ancak kitap soyut değil, sadece belirgin bir şekilde mevcut değil. Kitap, bağımsız gerçekliği, kökeni olan anlama, tanrı, eklenmiş bir sembol gibi işliyor. Tıpkı sözlü kültürlerdeki kitapların yaptığı gibi, bu kitap da diğer maddi nesnelerden daha fazla veya daha zengindir, ancak yalnızca bir referans olduğu için. Kitapların değeri bedenlerinde değil, düşüncelerindedir. Dolayısıyla, zihinlerin okumaya yönelmesini sıklıkla karakterize eden daha az somut düşüncelere yumuşak bir dönüşün başlangıcı olması yerindedir. Aynı şekilde, Kur'an anlatıcısının Kur'an'ın inişini giderek daha doğrudan açıklamaya devam ettiğini fark etmeye başlıyoruz. Yeminler, duyduğunuz bu sözler, gördüğünüz harikalar kadar doğrudur, yerini daha kavramsal olanlara, bu sözler, göremediğiniz şeyler yüzünden doğrudur, bırakır. Benzer şekilde, fakçım, görünen yıldızlar, yerini fekta, görünmeyen kitap, bırakır. Ve gerçekten de, 1. Mekke döneminin sonlarına doğru, kehanet yeminleri giderek daha nadir hale gelir ve sonunda tamamen ortadan kalkar. Kur'an anlatıcısının artık bu tür yeminlere ihtiyacı yoktur çünkü Kur'an'ın kendisi artık bir yemindir. Kur'an anlatıcısı yemin kullanımını önce azaltır, sonra da bir kenara atar. Amaçlarına ulaşmış oldular. Tesadüfen değil, aynı zamanlarda Kur'an'ın kendisi de biraz daha fazla bir kayıt gibi işlev görmeye başlıyor. Bu materyalin yazıya geçirilmek üzere yapıldığına dair hala güçlü bir kanıt yok örneğin, dilini aceleye getirmek için oynatma, ancak Kur'an bildirisinin daha gündelik konuşma biçimlerinden uzaklaştığına dair artan kanıtlar var. En eski Kuran'ın derin şiirsel, kehanetsel biçimleri, şiirsellikten ve kehanetlerden bilinçli olarak uzaklaşan bir Kuran anlatıcısına doğru eğiliyor. Bu farklılaşmanın ipuçları, hem dinleyicilerden gelen sorular, hem de gerçek hikayeler biçiminde, Kuran içindeki kısa iç diyaloglar şeklinde de ortaya çıkmaya başlıyor. Kuran alimi Mehdi Azayz'in Kuran'ın karşı söylemi, Le Contre Discours Koranique olarak adlandırdığı bu sorular, Kur'an anlatıcısının kendi rakiplerinin eleştiri ve itirazlarını alıntıladığı veya yorumladığı zamanlardır. İşte birkaç örnek. Dikkat edilirse, Kur'an-ı Kerim hala tek bir peygamber anlatıcının derinlerinde vücut bulmuştur ve biçimi hala konuşma dilindedir. Biz gerçekten çürümüş kemikler olduğumuz eski halimize mi döndürülüyoruz? Diyecekler. O zaman bu çok ziyanlı bir dönüş olur. Diyecekler. Oysa bu, bir tek çığlıktan ibaret olacak ve hemen uyandırılacaklar. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onun anılmasından sen ne anıyorsun? Onun varışı Rabbinedir. Sen ancak ondan korkanları uyarıyorsun. Kıyamet günü ne zaman? diye sorar. Gözler kamaşıp ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, insan o gün, kaçacak yer neresi? der. Hayır, hiçbir sığınak yoktur. O gün varılacak yer yalnızca Rabbinin huzurudur. Andolsun olsun göğe ve onun bütün izlerine. Şüphesiz siz, söyledikleriniz konusunda ihtilaf ediyorsunuz. Kim bundan aldanırsa, gerçekten aldanmıştır. Tahmin edenler, bir selin içinde gafil olarak kıyamet günü ne zaman? diye sorarlar. Ateşle imtihan edilecekleri gün, tadın bakalım, imtihanınızı. İşte aceleyle istediğiniz şey budur. Bir soran, kafirlerin onu geri çevirecek hiç kimsesi olmayan, merdivenlerin hakimi olan Allah'tan gelecek azabı sordu. Onlar bir mucize görseler, yüz çevirip durmadan büyüyen bir sihir. Derler, onu yalanlarlar ve kendi arzularına uyarlar. Oysa her şey olup bitmiştir. Andolsun, onlara yeterince öğüt verici ve derin bir hikmet gelmiştir. Fakat uyarılar fayda vermez. Öyleyse onlardan yüz çevir. O gün çağıran, korkunç bir şeye çağırır, gözleri yerde, kabirlerinden fırlamış çekirgeler gibi, çağırana doğru akın ederler. Kafirler ise, bu, çetin bir gündür. Derler. Bu örneklerin her birinde ve benzerlerinde, yüksek bir sözlü kalıntı kalır. Kur'an, diyaloğu, ahir zaman hakkında soru soran, seslenen ve bir şeyler söyleyen insanlar arasındaki konuşmayı yakalar. Bazen bir grup, derler, sorarlar. Bazen de bir birey, soran sordu, sorar, olur, yani bu yalnızca genel bir karşıt değil, belirli kişilerdir. Aynı zamanda, ima edilen muhatap, Kur'an anlatıcısının tekil sesi olmaya devam eder. Örneğin Kur'an 79 Taksim 42-45'te, sana sorarlar, sen sadece bir uyarıcısın ve benzeri. Buradaki gelişme, anlatıcının konuşması, soru soranların konuşması ve bildirinin kendisine yapılan atıf arasındaki ima edilen ayrımdır. Yani, tüm bu materyale sabit bir kelime külliyatı anlamında Kur'an denebilir, ancak daha önce mevcut olmayan bir düşünce hiyerarşisi vardır. İsimsiz kişiler tarafından sorulan sorular, yani anlatıcı belirli somut kişileri aktarıyor, peygamberin cevapları ve konuşmaların kendileri üzerine yapılan yorumlar var. Ve bunların üçü de artık Kur'an'ı oluşturuyor. Hem Kur'an'a karşı ileri sürülen argümanlar hem de bu argümanlara verilen yanıtlar Kur'an'ın bir parçası. Kur'an, Kur'an'ı saklamak için bir kaba dönüşüyor. Platoncu diyaloglar soyut ideallere, İncil'lerin vaazları görünmez cennet krallığına veya haham tartışmaları gizli bir tanrıya işaret ettiği gibi, bu Kur'an konuşmaları da soruları, cevapları ve her ikisinin de açıklamalarını içeriyor. Başka bir deyişle, bir insan peygamber ile halkı arasındaki belirli sözlü diyaloglar, Tanrı'nın tüm insanlara ilişkin işleyişine dair daha geniş ve daha anlaşılması zor ilkelere atıfta bulunuyor. Peygamberin zihnindeki bu küçük evrim cisimsiz ve biraz daha soyut olanın tanıtımı zamanla Kur'an'ın hikaye anlayışına ve ardından meseller, tipler ve işaretler üzerine daha gelişmiş düşüncelere dönüşecek. Hikayeler, konuşmacılar, metinler değil. Soyut'un bu nazik önerisi, peygamberin zihninin bir şeyler öğrendiğine ve dolayısıyla yeni paradigmalarla düşündüğüne dair ilk ipucumuzdur. Bu, peygamberin metinlerle karşılaştığı veya hatta okumayı öğrendiği anlamına mı geliyor? Muhtemelen ama buna dair hiçbir kanıtımız yok. Bu konuda elimizdeki tek sağlam ipucu, peygamberi bir muhbire sahip olmakla suçlayan en eski karşı söylem örneğidir. Onlara apaçık bir elçi Resulün mübin gelmişken zikir onlara nasıl olacak? Ondan yüz çevirdiler ve o öğretilmiş ve cin çarpmış dediler. Peygamberin başka bir kaynaktan öğrendiği yönündeki bu suçlama hala geçerliliğini koruyor. Muhataplar onun bir insandan mı yoksa bir ruhtan mı öğrendiğini düşünseler de bir şey okuduğunu iddia etmiyorlar. Birisiyle veya bir şeyle konuştuğunu düşünüyorlar. Elbette burada hafif bir ironi var. Çünkü bir elçi, Resul, tanımı gereği kendisine ait olmayan bir mesajı iletiyor. Yani evet, peygamberin zihni bir şeyler öğreniyor, ancak suçlayıcıların düşündüğü şekilde değil. Bu eleştiri Hz. Muhammed'in dışarıdan bir bilgi kaynağına sahip olduğu veya ihtiyaç duyduğu ne kadar tuhaf, zira dinleyicilerin de Kur'an mesajını anlayabilmek için aynı materyalleri bilmeleri gerekiyor. Eski hikayelere ve kişilere dair en eski Kur'an referanslarına baktığımızda, anlatıcının tüm dinleyicilerin bir şekilde zaten sahip olmadığı yazılı bir materyale veya içeriye atıfta bulunduğuna dair hiçbir kanıt yok. Aslında anlatıcı, bunların zaten bilindiğini iddia ediyor, bu da peygamberin bilinmeyen bir öğretmeni veya ruhani rehberi olduğu iddiasını geçersiz kılıyor. Şu referansı düşünün. Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi gibi olma. O, sıkıntıdan boğulmuş bir halde bağırıp çağırdığında, Rabbinden ona bir nimet yetişmeseydi, mutlaka kınanmış bir şekilde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçti ve salihlerden kıldı. Hem klasik hem de modern dönemlerdeki önemli yorumcuların hepsi bu pasajı Yunus peygambere bir gönderme olarak anlasa da pasaj son derece eliptiktir. Uygun bir isim yoktur. Bu kişinin neden bir balıkla ilişkilendirildiğine, neden sıkıntı çektiğine veya Tanrı katında doğru kabul edilmek için ne yaptığına dair bir açıklama yoktur. Bu, hikayesi olmayan bir hikayedir. Ancak dinleyicinin neye atıfta bulunduğunu bildiğini varsaymasalardı kimse böyle sözler söylemezdi. Peygamber bu hikayeyi bilmek için bir insan veya daüstü öğretmene ihtiyaç duyuyorsa, dinleyiciler neden ihtiyaç duymuyor? Dinleyicilerin bu karşılaştırmayı anlayabilmeleri için Yunus peygamber ve büyük balık hakkında önceden bir miktar bilgi sahibi olmaları gerekir. Hikaye hem anlatıcı hem de dinleyicileri arasında zaten yaygın olarak yayılmış olmalıdır. Aynı zamanda, Yunus'un ve Firavun ile Semut kavmi gibi diğer şahsiyetlerin hikayesi hem konuşana hem de dinleyenlere aşina olsa da, bu kuran yarı anlatım, bilinen herhangi bir İncil veya mecazi metne atıfta bulunmaz. Nitekim, göreceğimiz gibi, Kur'an hiçbir zaman doğrudan bir metne atıfta bulunmaz. Anlatıcı, son zamanların göğün erimiş maden gibi olacağı gün olduğunu iddia eder ve bu, ikinci. Petrus 3.10, Rabbin günü hırsız gibi gelecek, o gün gökler gürül gürül akacak ve elementler eriyip yok olacak, yanıp kül olacak, ile uyumludur. Ancak bu kesinlikle bir alıntı değildir. Garip ve anlamlı, bir şekilde, hem modern hem de modern öncesi dönemdeki Müslüman olmayan Kur'an eleştirmenleri, Hz. Muhammed'in başka metinleri okuduğunun kanıtı olarak sık sık bu tür görünen Kur'an metin aralarını öne sürerler, ancak tam tersini gösterirler. Diğer metinlerin içerikleri ve üslupları biliniyor, ancak metinlerin kelimeleri bilinmiyor. Kur'an, üslup, tema veya imgeler açısından başka bir metne açıkça paralellik gösterse bile, bilinen hiçbir metni kelimesi kelimesine aktarmaz. Bu eğilime dair birkaç örnek daha vermek yerinde olacaktır. Kur'an'da hikayelerin kullanımı ilk Mekke döneminin sonlarına doğru daha belirgin hale geldikçe, bu hikayeler dolaylı ve konuşma ağırlıklı olmaya devam ediyor ve yine de dinleyicilerin söz konusu hikayeyi zaten bildiği konusunda ısrar ediyorlar. Başka metinlerle paralellik kuruyorlar, ancak asla başka metinlere başvurmuyorlar. Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona Tuva'nın kutsal vadisinde şöyle seslenmişti, Firavun'a git. Gerçekten o azgınlık etti. Ve demişti ki, arınmaya var mısın? Ve, seni Rabbine ileteyim de belki o zaman korkarsın. Musa ona o büyük mucizeyi göstermişti de o, onu yalanlamış ve isyan etmişti. Sonra hızla yüz çevirdi adamlarını topladı, bağırdı ve, ben sizin en yüce Rabbinizim. Dedi, bunun üzerine Allah onu hem öncekilerin hem de sonrakilerin azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda, korkanlar için bir ibret vardır. Dinleyiciler Musa ve Firavun'un hikayelerini duymuş olabilir, ve muhtemelen duymuştur da, Musa'nın hikayesi size geldi mi? Uygun bir yer adı, Tuva, verilmiş, yani hikayenin geçtiği yer, Kur'an anlatıcısı ve dinleyicileri için yerel değil, hikayenin kendisi onlar tarafından gayet iyi biliniyor olsa da. Firavun günah işledi, ancak günahın ne olduğu söylenmiyor, küstahlığı mı? Putperestliği mi? İbranileri köleleştirmesi mi? Musa, Firavun'a büyük bir işaret gösteriyor. Ancak bunun ne olduğu da söylenmiyor, Tanrı'nın mesajı mı? Musa ve kardeşi Harun'un sarayda gerçekleştirdiği mucizelerden biri mi? Tanrı'nın Mısır'a gönderdiği belalardan biri mi? Ardından Firavun'a sonuncu ve ilklerin cezası, Nakalale, Ahirati ve Leula, veriliyor ki bu da bizim için aynı şekilde belirsiz. Yine bu pasajda İncil'den veya benzetmelerden alıntılar yok, oysa pasajda dinleyicilerin hikayenin bazı versiyonlarını zaten bildiği varsayılıyor. Bir örnek daha, yine bilindik, izleyicinin hikaye hakkında önceden bilgisi var, konuşma tarzında, sözlü konuşma gibi davranıyor, eksiltili, izleyicinin bilmesi gereken, anlaşılması için kritik öneme sahip eksik ayrıntılar var, olarak sunuluyor ve yine de bilinen başka bir metne atıfta bulunmuyor. İbrahim'in ağırladığı konukların haberi sana geldi mi? Hani yanına girip selam, demişlerdi. O da, tanımadığım bir topluluğa selam olsun, demişti. Bunun üzerine ailesine yönelip semiz bir buzağı getirip onların yanına koymuştu. Yemez misiniz? deyince, onlardan korkmaya başlamıştı. Onlar da, korkmayın, dediler. Ona bilgili bir oğlan çocuğu müjdelediler. Derken karısı yüksek sesle geldi, yüzüne vurdu ve kısır bir koca karı, dedi. Onlar da, öyledir, dediler. Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir, dediler. İbrahim, ey elçiler, işiniz ne? dedi. Onlar da, biz, günahkar bir topluluğa, Rabbinin azgınlar için işaretlediği, çamurdan taşlar yağdırmak üzere gönderildik. Dediler, orada bulunan müminlerden kim varsa onu da çıkarırdık, fakat orada sadece Müslümanlardan oluşan bir ev bulduk. Ve orada, acı azaptan korkanlar için bir ibret bıraktık. Seyirci yine hikayeyi biliyor veya bilmeli, hikaye size geldi mi? Konukların kim olduğu hiçbir zaman açıklanmıyor. Sadece elçiler, Mürsel'ün, oldukları belirtiliyor, Kur'an anlatıcısı gibi, görünmez bir kaynaktan haber getiriyorlar. Hikayenin neredeyse tamamı, sözlü bir anlatım gibi bir diyalog. Hikayenin diğer versiyonlarına benzer unsurlar, besili buzağı, bir çocuğun doğumu vaadi, önceden haber verilen bir halkın yok oluşu, olsa da, seyirci zaten bildiği için kritik ayrıntılar eksik, elçiler neden yemek yemiyor? Bu bilen çocuk kim? Mahkum günahkarlar kimler ve neden yok edilecekler? Kur'an ses manzarası. Bu tür kalıplar, Kur'an'ın ilk dönemi boyunca devam eder. İncil ve mecazi anlatılara ve kişilere giderek daha fazla göndermeyle karşılaşırız. Altı günlük yaratılış, Harun, Medyen, Kızıldeniz'in geçişi ve Meryem, hepsi Kur'an'da ilk kez bu dönemde ortaya çıkar. Ancak, yazılı İncil kitapları, haciografiler, haham anlatımları veya hikmetli eserler gibi bir tür metinsel kaynak olmadan ki bildiğimiz kadarıyla o dönemde bunların hiçbiri Arapça olarak mevcut değildi bu materyal nereden geliyor? Dört seçeneğimiz var ve bunlardan üçü peygamberin zihnine uygulanabilir. Metinler. İlk seçenek, daha önce de tartıştığımız seçenektir, Kur'an'ın metinsel kaynakları vardır. Muhammed'in veya başka birinin, bu erken dönemde yararlanabileceği bir Arap edebi kültürüne dair doğrudan bir kanıtımız yok. Kur'an'ın, hali hazırda edebi kültürleri olan dillerdeki metinlerden materyal çevirdiğini de görmüyoruz. İnsanların Kur'an'ı eleştirmeye başladığı uzun zaman göz önüne alındığında, metinsel ödünçleme veya alıntılamaya dair önemli bir kanıt yoktur. Zaman zaman çeşitli metinleri yansıtan kısa ifadeler görürüz. Ancak bunlar asla gerçek alıntılar değildir, peygamberin zihninin karmaşık veya uzun edebi materyallere erişebildiğini göstermenin kanıtlanabilir bir yolu yoktur. İşte 2. Mekke döneminden sözde bir alıntının ünlü ve çok iyi incelenmiş bir örneği. Kur'an, mezmurlardan birinden alıntı yapıyor gibi görünüyor ve hatta alıntı yaptığını söylüyor. And olsun ki, biz zikirden sonra Zebur'da da şöyle yazmıştık, yeryüzü şüphesiz salih kullarımın mirasıdır. Kur'an 21 Taksim 105. Doğrudan Mezmur 37 Taksim 29'a atıf yapılıyor. Doğrular, İbranice, Saddikim, ülkeyi, Ares, miras alacak ve orada sonsuza dek oturacaklar. Paralellik yeterince açık olsa da, Kur'an'ın daha eski bir metne atıfta bulunduğunu söylediği bu benzersiz örnekte bile öyle değil. Kur'andaki satır, mezmurun bir çevirisi değil, hatta bir çevirinin çevirisi gibi bile görünmüyor. Örneğin, Süryanice'den sadece bir doğrudan eş anlamlısı var: Art, Ares, ancak dil bilgisi uyuşmuyor ve doğrular için kullanılan İbranice kelime olan Saddikim, karşılaştırılabilir Kur'an Arapçası Sadikinaya değil. Salihuna'ya aktarılmış. Dahası, mezmur 37 bir akrostiş ve her satır İbranice alfabenin ardışık harfleriyle başlıyor. Kur'an pasajı ise öyle değil. Buna belki bir tefsir diyebiliriz, ancak birebir bir alıntı veya çeviri değil. Bu bize ne anlatıyor? Kur'an okuyucularının mezmurlar hakkında bir şeyler bilmesi bekleniyordu. Ancak ne Kur'an anlatıcısı ne de hedef kitle, mezmurların tam metinlerinin çoğunu veya hiçbirini, bilmiyordu. Mezmurların İslam döneminden önce Arapçaya çevrildiğine dair, doğrudan veya dolaylı, hiçbir maddi kanıt yoktur. Arapçada mezmurların kayıp veya kısmi bir versiyonu olsa bile, Hazreti Peygamber ve kavminin elinde bunlar yoktu. Böyle bir çevirinin mevcut olması mümkün değildi. Çünkü o zaman bu satır, hem Kur'an anlatıcısı, varsayımsal metni okumuş olan, hem de okuyucuları, görünüşe göre metni bilmeleri beklenen, için açıkça ve ispatlanabilir şekilde yanlış olurdu. Ayin. Buradaki püf noktası, mezmurların bir metin olduğunu varsaymamızdır. Bizim için öyle olsalar da, tarih boyunca çoğu insan mezmurlarla gözleriyle değil, kulaklarıyla karşılaşmıştır. Kelimenin tam anlamıyla Yunanca'da şarkılar anlamına gelen mezmurlar, Salmoy veya İbranice'de övgüler anlamına gelen tehillim, hem Yahudiler hem de Hristiyanlar tarafından çeşitli ayin ortamlarında ve üsluplarında söylenir veya ilahi olarak söylenir. Dolayısıyla, Kur'an anlatıcısının mezmurlarda yazılı şeyler söylediği doğru olsa da, bu bize dinleyicilerin veya anlatıcının kendisinin bu tür yazıları okuduğunu göstermez. Ancak mezmurları veya mezmur benzeri icraları kulaklarıyla duymuşlardır. Kur'an'ın 1. Mekke dönemine tekrar dönersek, şu iki pasajla karşılaşırız. Şüphesiz bu, önceki sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerindedir. Yoksa Musa ve İbrahim'in sahifelerinde olanlardan kendisine haber verilmedi mi? Günümüzde İbrahim, belirli bir metnin yazarı olarak kabul edilmezken, Musa'nın metni Tevrat olarak kabul edilir. Ancak geç antik çağda her iki peygamberin de bazı mezmurların yazarı olduğuna dair kanıtlara sahibiz. Milattan sonra 500 yılı civarında yazılan Babil Talmud'unun bir bölümünde doğrudan İbrahim ve Musa tarafından yazılmış mezmurlar olduğu söylenir. Talmud özellikle Davut'un mezmurların çoğunu yazdığını ancak bazılarını 10 eski kişinin eserlerinden derlediğini belirtir. Örneğin, İbrahim, Mezmurlar 89'un yazarı Ezrahi Etan ile aynıdır, Mezmurlar 90'ın başında ise yazarın Musa olduğu iddia edilir. Dolayısıyla bu Kur'an pasajları Mezmurlara atıflarda bulunur ve size onları okuyup okumadığınızı değil, duyup duymadığınızı sorarlar. İlk pasaj, bir kitapta ne varsa onu söyler, bu da dinleyicinin onu doğrudan okumadığını gösterir. İkinci pasaj ise, Arapça konuşan kişinin metinlerde ne olduğu konusunda bilgilendirilmesi, Yunabba, gerektiğini öne sürer, sanki Kur'an topluluğunun Arapça konuşan dinleyicisi, metinlerin ne söylediğini bilmekte yardıma ihtiyaç duyacakmış gibi, çünkü metinler yazılı, Arapça veya her iki şekilde de mevcut değildi. 19. yüzyıl Hristiyan şiir ilahisi şöyle der, İsa beni seviyor bunu biliyorum. Çünkü İncil bana öyle söylüyor. İncil'in hiçbir versiyonunda İsa beni seviyor veya İsa seni seviyor diyen hiçbir pasaj yoktur. Ancak ilahi, İncil'in metnine değil, şiirin yazarına göre, İncil'in anlamlarına atıfta bulunduğu için yanlış değildir. Kur'an'daki mezmurlar veya sayfalarda benzer şekilde işler. Arap ve Süryani Hristiyanlık tarihçisi Sidney Griffith buna kutsal metin anımsaması adını veriyor, Sözlü bir biçimde İncil veya İncil benzetmesi içeren bir anlatıma Kur'an'da yapılan gönderme, İncil veya İncil benzetmesi içeren metinleri yansıtabilir veya yansıtmayabilir. Metin dışı bu mezmurlar nasıl görünürdü? Bir haham, rahip veya keşiş, mezmurları veya diğer ilahileri, İbranice, Yunanca, Süryanice, Kıptis, Ciizce veya başka bir edebi dilde yazılı şiir ilahiler gibi okur ve ezberlerdi. Daha sonra, okuyucunun kendisi veya bir çevirmen, içeriği yerel bir yerel dile, örneğin Hicaz Arapçasına aktarırdı. Bu, bir ayin sırasında canlı olarak yapılabileceği gibi, hemen sonrasında veya daha az resmi olarak başka bir ortamda da yapılabilirdi. Ancak, yazılı ve sözlü arasında bir sıçrama, bir veya daha fazla dilden Arapçaya geçiş ve ardından okuma ile açıklama arasında geçen bilinmeyen bir zaman dilimi olduğu için, Mezmurlar hakkındaki popüler anlayış, herhangi bir dildeki kutsal yazının herhangi bir metinsel biçimini yansıtmayabilir. Çok az kişinin gördüğü ve daha da az kişinin okuduğu birkaç belirsiz el yazmasının metinleri, bu el yazmalarının popüler sözlü söyleminin tamamen gölgesinde kalırdı. Bu, kendi kültürümüzde Darwin hakkındaki pek çok tartışmaya bakıp, herkesin Charles Darwin tarafından yazılmış tek bir kelimeyi bile okuduğunu varsaymak gibi bir şey olurdu. Bu atıfsız atıfın daha fazla kanıtını, 1. Mekke döneminin sonlarında ve 2. dönemin başlarında, Kur'an tekrarının sunulmasıyla görüyoruz. İbrahim ve Musa'nın mezmurlarından bahseden iki sureden biri olan 53. surede şu ayetle karşılaşıyoruz, Rabbinizin hangi nimetine itiraz ediyorsunuz? Fabi Âyi Alay Rabbike Tatamara, bu ayet daha sonra 55. surede 32 kez geçen tekrara dönüşüyor. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Fabi Âyi Alay Rabbikuma tukez Zibani, sıkça belirtildiği gibi, 55. surenin tekrarı, 136. mezmura açık bir göndermedir. Bu mezmurda da çünkü onun lütfu sonsuzdur, Kile ovlam ohlam ifadesi vardır. 55. Şuur, mezmur benzeri bir biçim kullanır, ancak mezmurların kendisine atıfta bulunmaz. Yine, Kur'an anlatıcısının 136. mezmuru okuduğunu varsayarsak, bu, karşımızdaki Kur'an'ı açıklamaz. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz, ifadesi hiçbir şekilde çünkü onun lütfu sonsuzdur ifadesinin bir çevirisi veya hatta bir tefsiri değildir. Ancak Kur'an anlatıcısı ve kavmi, mezmur 136'yı veya benzerini, örneğin İbranice veya iyi anlamadıkları başka bir dilde duymaya alışkınsa, bu, mezmur tarzında bir tekrar olduğunu, ancak Kur'an tekrarının herhangi bir mezmur içeriğine benzemediğini açıklar. Söz konusu dili, okuma veya konuşma, bilmese bile, bir tekrar kulakla fark edilebilir. 55. surede bulunana benzer bir tekrar, Muhtemelen bir çağrı ve cevap olarak kullanılmış ve cemaate, okuyucuyla birlikte ve önceki ifadesine cevaben tekrarı tekrarlamaları öğretilmiştir, birçok Hristiyan ayininde bulunan müminlerin duası veya genel şefaatlere benzer şekilde. Bunu 54. surede biraz daha doğrudan tespit edebiliriz. Bu surede soru biçiminde kalıplaşmış bir ifade vardır, peki, cezam ve uyarılarım nasıldı? Fe kayfe Kanal Adhabi ve Nudur. Ardından her bölümün sonunda bir tekrar gelir, şüphesiz ki biz, zikir için okumayı kolaylaştırdık. Fakat ibret alan var mı? Ve kad yesernil Kur'an elli zikri fahal min Bu ikinci satır, birincisine bir cevaptır ve özellikle insanların dinleyip dinlemediklerini sormaktadır çünkü Kur'an özellikle akılda kalıcı kılınmıştır. Tekrar, ezberlemeyi teşvik etmesi, tekrara başvurması ve şimdiden tanıdık gelmesi bakımından üç kez sözlü olarak tekrarlanmıştır. Ancak yine de biçim mezmurları anımsatır, ancak ne onlardan bir alıntıdır ne de yaygın olarak erişilebilen mezmur metinlerinin varlığını ima eder. Formüller İkinci Mekke döneminde ve birinci Mekke döneminin sonunda da öne çıkan bir diğer eğilim, kalıplaşmış ifadelerin kullanımıdır, kelimeleri değişmeyen ve bu nedenle kelimesi kelimesine aktarılan, ancak yine yazılı bir metin içermeyen sabit ifadeler. Önceki örnek olan Besmele, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, teslis formülüne, baba, oğul ve kutsal ruh adına, göndermede bulunsa da ondan farklıdır ve böyle bir durumdur. Belirli bir Hristiyan hangi dili okuyabilir veya okuyamaz, Teslis formülü oldukça durağandır çünkü kısadır ve yaşam boyunca birçok kez düzenli olarak tekrarlanır. Besmele, teslis formülünü aktarmaz aslında dolaylı olarak inkar eder ama onu yansıtır. Hem dinleyiciye standart Hristiyan ifadesini hatırlatır hem de onu alt üst eder. Bu tür formüller, okur yazarlık gerektirmeyen ancak çağlar ve diller boyunca yüksek sesle tekrarlandıkları için oldukça istikrarlı olan inanç ifadelerinde. Tılsımlı dualarda ve resmi şükran dualarında da görülebilir. 1 milyar 109 milyon 112 113 ve 114. surelerin hepsi bu şekilde işler ve hepsi birinci Mekke döneminin sonunda ortaya çıkar. Birinci şuhr bir şükran duasıdır, 109. şuhr şüpheli durumlara sabit bir cevaptır, 112. şuhr sabit bir cevap olarak inanç ifadesidir ve 113. ve 114. sureler tılsımlı koruma dualarıdır. Yine, bu sureler ile belirli Kur'an öncesi metinler arasında bir miktar yansıma görebiliriz, ancak bu tür metinlerin Kur'an anlatıcısına veya dinleyicilerine yazılı olarak ulaştığına dair hiçbir kanıt görmeyiz. Bu Kur'an pasajlarını geç antik çağa Arapça sözlü formülleriyle nasıl karşılaştırabileceğimiz bir sorun, çünkü İslam öncesi Arapça konuşan Hristiyan ve Yahudilerin kullandığı tam ifadelere sahip değiliz. Muhtemelen formüller, orijinal metinlerden yerel Arapçaya veya ain diline yapılan çevirilerdir. Tablo 1, Fatiha Suresi 1 ile Rabbin duasının varsayımsal bir versiyonu arasında bir karşılaştırmadır. Açık benzerlikler vardır ve uzunlukları da benzerdir. Geç antik çağ Arapçası Rabbin duasının, Fatiha'da olduğu gibi muhtemelen bir tür kafiyesi vardı. Her iki duada da Tanrı'ya yakarış, Tanrı'nın isminden bahsedilmesi, Tanrı'nın bir yönetici olarak rolünden bahsedilmesi ve günahlardan uzaklaşmak için bir rehberlik talebi yer alır. Hem Fatiha'nın hem de Rabbin duasının ikinci yarısı, Tanrı'ya hitap eden birinci çoğul şahıs Kipin'dedir, cemaatle kılınan namazlardır. Ancak tüm bu benzerliklere rağmen, Kur'an Rabbin duasından alıntı yapmamaktadır. Elbette onu zikretmektedir, ancak alıntı yapmamaktadır. Benzer bir durumu 112. surede ve hem Yahudi hem de Hristiyan inanç beyanlarıyla olan ilişkilerinde de görebiliriz, tablo 2. Bunlardan ilki, çoktan ölmüş olan İbranice'de söylenmiş olması gereken Şem-i İkincisi ise, muhtemelen Hristiyanlar tarafından Süryanice, ancak belki de Arapça veya daha kuzeydeki orijinal Yunanca olarak söylenmiş olan İznik inanç bildirgesinden bir bölümdür. Tablo birinci. Açılış ve Rabbin. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ham, alemlerin Rabbi, Rahman ve rahim olan Allah'a mahsustur. Sana ibadet eder ve senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Yunus, bir ila yedi. Dua. Ey Baba, adın mübarek olsun, hükümdarlığım gelsin. Günlük ihtiyacımız olan ekmemizi bize ver. Günahlarımızı bağışla, tıpkı bizi günaha düşürenleri bağışladığımız gibi. Bizi ayartmaya düşürme, bizi kötülükten kurtar. Luka 11 Taksim 2-4'e göre. Tablo 2. 3. İnanç. De ki, O, Allah'tır. 1'dir. Allah, yaratılmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir. Kur'an 112 Taksim 1-4. Dinle, Ey İsrail! Yehova rap olarak telaffuz edilir, bizim Tanrımızdır. Yehova rap olarak telaffuz edilir, tektir. Tesniye 6, Taksim 4. İsa Tanrı'nın biricik oğludur, alemlerden önce babasından doğmuştur. Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı doğmuştur. Yaratılmamıştır, Baba ile aynı özdendir. İznik İnanç Bildirisi, bölüm. Yine Kur'an metinlerden alıntı yapıyormuş gibi görünebilir. Ancak Kur'an anlatıcısının bunlara doğrudan erişebildiğine dair açık bir işaret görmüyoruz. Hem şema İzrail hem de İznik inanç bildirgesi birçok kişi tarafından sık sık ve düzenli olarak sözlü olarak okunduğundan, bunları okumaya zaten gerek yoktur. Bir alıntıya en yakın olduğumuz nokta, Kur'an'ın bir anlamına gelen ahad kelimesini alışılmadık bir şekilde kullanmasıdır, bu, İbranice bir anlamına gelen ehad kelimesine benzetilebilir. Yine de peygamberin zihni metinlerle değil, sesle düşünür. Şema'nın yazılı İbranicesi Tanrı'nın özel adını kullanarak Yahve birdir. Yahve Ehad der. Ancak İncil'deki Tanrı'nın adını yüksek sesle söylemeye karşı olan eski tabu nedeniyle Rab birdir. Adonay Ehad olarak telaffuz edilir. Kur'an pasajı Rab birdir. El Rabbu Ahad değil, Tanrı birdir. Allahu Ahad der. Yani Kur'an anlatıcısı Şema'nın metnini tercüme etmeye çalışmıyor, Şema'nın sesini taklit ediyor. Allahu Ahad, sözlü tercümedeki El-Rabbu Ahad veya ilahi ismin metinsel kullanımından ziyade, işitsel olarak Adonai Ehad'a çok daha yakındır. Folklor. Son olarak, Hicaz halkı, dünya hakkındaki bilgilerinin büyük çoğunluğunu, çoğu insan gibi, Sözlü ve gayri resmi sohbetler, şiirler ve şarkılar aracılığıyla edinmiş olmalıydı. Folklorun çoğu, belirli bir kaynağı olmayan, herhangi biri tarafından yaratılmış özgün materyallerden ibaretti. Asla yazılı hale gelmeyecekti ve bu nedenle geç antik Hicaz'daki folklorun büyük çoğunluğu, erişilemeyecek kadar kaybolmuştu. Folklorun bir kısmı sabit kaynaklardan gelir ve nasıl yayıldığını kabaca hayal edebiliriz. Örneğin, bir sanatçı bir hikayeyi dinleyip okuyabilir ve sonra onu bir resim olarak resmedebilir. Bu resim, yazı gibi sabittir, ancak muhtemelen kolayca taşınabilir değildir. Yüzyıllar geçtikçe, birçok farklı insan tabloyu görür ve uzun zaman önce ölmüş sanatçıya veya görünmeyen yazılı metne erişmeden, yazılı metnin ne söylediğine dair genel bir fikre sahip olur. Ya da, özellikle popüler ve etkili metinler varsa, kelime dağarcığı ve kısa alıntılar günlük dile geçebilir. Böylece tamamen okuma-yazma bilmeyen biri, illaki bilmeden bile bir metnin çevirisini alıntılayabilir. Buzu kırın, iyi kurtulduk, eleştirel ve görkemli ifadelerinin hepsi William Shakespeare'in eserleridir. Ancak bu, modern bir İngilizce konuşanının bu kelime ve ifadeler ortaya çıktığında mutlaka Shakespeare'den bahsettiği anlamına gelmez, Hatta Shakespeare'in bunları uydurduğunu bile bilmiyor olabilirler. Kur'an'daki bu folklorik materyalin bir kısmı bir yerlerdeki bir metni yansıtsa da, folklor ile metin arasındaki ilişki uzaktır ve genellikle tahmin etmek zorundayız ki, izi sürülemeyecek veya fark edilemeyecek kadar uzaktır. Yine de bazılarını tespit edebiliriz. Örneğin, bir Kur'an ayeti, mesajını inkar edenlerin deve, cemal, iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremeyeceğini söyler. Hatta çeviride bile, İsa'nın zenginler hakkındaki şu sözü fark edilebilir, bir devenin, kamelos, iğne deliğinden geçmesi, zengin birinin Tanrı'nın krallığına girmesinden daha kolaydır. Kur'an bu pasajda İsa'dan bahsetmez. Sadece bir zamanlar Yunanca bir İncil metninden türemiş yaygın bir ifadeyi kullanır. Deve için kullanılan cemal kelimesinden dolayı, ifadenin doğrudan Yunancadan Arapçaya geçtiğini tahmin edebiliriz, deve için çok daha yaygın olan Kur'an terimi olan nakat değil. Ancak bunun dışında, bunun nasıl, ne zaman veya nerede gerçekleştiğini tespit edemeyiz. Bu, yazılı bir kaynaktan gelen sıradan bir sözdür. Birinci Mekke döneminin sonlarına doğru, peygamberin zihni, daha okur yazar düşünce biçimlerinin standart bir özelliği olan soyutun incelikli bir farkındalığını sunmaya başlar. Zihinde bir gelişme olur, karşı söylemlerin ve daha önemli hikayelerin ortaya çıkışı ve yeminlerin yavaş yavaş kaybolması da bu gelişmeye eşlik eder. Peygamberin metinleri okumayı öğrenmesi mümkün olsa da, Kur'an materyalinin kendisinde buna dair bir kanıt yoktur. Bunun yerine, ayrıntılı bilgileri taşıyacak kadar karmaşık, ancak kelimesi kelimesine alıntılara neredeyse hiç ilgi göstermeyen, çok katmanlı bir ayin, formül ve folklor ses manzarasıyla karşılaşırız. Bu Kur'an, yeni bir materyale giriş niteliğinde olmadığı gibi, salt bir çeviride değildir. Aksine, bir anı gibi işlev görür, Dinleyiciye daha önce duyduğu vaazları hatırlatan bir vaaz veya eski ilahilerin anılarını yeniden canlandıran bir ilahi, ancak artık kişinin kendi kendine anlayabileceği bir şekilde. Bölüm 5. Ayetoloji. 2. ve 3. Mekke dönemlerinin sonları. İsa ona şöyle der, beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeyenler ve iman edenler ne mutlu. Elbette İsa, bu kitapta yazılmayan, öğrencilerinin önünde başka birçok mucize de gerçekleştirdi. Yuhana 20 Taksim 29-30 Kur'an tarihinde daha da ilerledikçe, soyuta işaret eden ancak duysal temellere dayanan bazı artık sözlü tekniklerin standartlaştığını fark edebiliriz. Bunlar işaretler, meseller ve tiplerdir. Her işlevin kendine özgü karşılaştırmaları vardır, bildiğiniz bu şey, şu diğer şeye benzer. Her biri, Kur'an külliyatının en eski katmanlarında bile görülür, ancak Kur'an'ın dünya sahnesine girişinin yaklaşık yarısında, ikinci ve üçüncü Mekke dönemlerinin sonları, bu tür karşılaştırmalar daha çok bir kelime dağarcığı gibi işlev görmeye başlar. İşaret, mesel ve tip çok sayıda konuyu ve bunların birbirleriyle ve görünmeyen dünya ile ilişkilerini tartışmak için kullanılabilir. Her ne kadar tam olarak soyuta bir dönüş olmasa da, bu bize bu yönde devam eden bir gelişmeyi göstermektedir. Soyuta artan bir şekilde yönelmeler var. Okur yazar zihnin genel terimlerle düşünme eğilimi. Kültürel düzeyde peygamberin zihni hem eski, salt sözlü bir kültürün etkisiyle giderek daha okur yazar hale geliyor hem de bu büyümeyi hızlandırıyor. Peygamberin zihninin bizim anladığımız anlamda okur yazar olduğuna dair hala bir kanıt görmesek de bu dönemde peygamberin eskisinden çok daha fazla okur yazarlığa yakın biçimlerde düşündüğüne ve belki de bu eylemlerin bazen yazıcılar tarafından kaydedileceğini düşündüğüne dair kanıtlar görebiliyoruz. Aya soyuta uzanmak. Belki de en belirgin Kur'ani ifade biçimi Tanrı'nın işaretler, ayet tekil, aya, aracılığıyla konuştuğu ve bilindiğidir. Beklediğimiz gibi, artık sözlü olan Kur'an anlatıcısı, işaretlerin bir tanımını sunmaz, sadece sonsuz örnekler sunar. Ancak burada Kur'anî işaretlerin belirli ilkelerini varsayabiliriz. Bir işaret, kendisinin ötesinde bir şeye atıftır. Bir işaret, işaret edilen bir şeye işaret eden bir gösterendir. Kur'an örneğinde, duyabileceğiniz kelimeler, bilebileceğiniz hikayeler ve görebileceğiniz manzaralar, aksi takdirde algılanamayan ve bilinmeyen gerçeklikleri gösterir. Tanrı'yı doğrudan tespit etmek mümkün değildir, ancak yaratıcı, kanıtlarla, Tanrı'nın eserleriyle, insanlar, olaylar, harikalar ve doğanın ihtişamlarıyla tespit edilebilir. Bir Kurani işaret, kendisi Tanrı olmadan Tanrı'yı ortaya koyan herhangi bir şey olabilir. Atasözünde sözünde söylendiği gibi, ayı işaret eden parmak ay değildir. Çeşitli yakın Doğu edebiyatlarında işaretlerin kullanımı her yerde görülür. Kur'an okuyucuları ve anlatıcıları bu düşünce tarzını daha önce mutlaka duymuşlardır. İbranice İncil'de gök kuşağı Tanrının insanlıkla yaptığı antlaşmanın bir işareti, otu, iken, Sünnet'te İbrahim'in soyundan gelenlerle yapılan antlaşmanın bir işaretidir. Seb günü, kurban ve Tanrı'nın sözleri elinizdeki bir işaret gibidir. İşaya 55'in yazarına göre, bu Tanrı bilinmediği için benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil doğa dünyası sonsuza dek sürecek kalıcı bir işaret işlevi görür. İşaretler Yunan edebiyatında da görülür. İncil'deki bir işaret, semeyin, Süryanice Roze ve Ata olarak çevrilir, İsa'nın görünmeyen bir gerçeği ortaya çıkaran harikulade eylemlerinden biridir. Örneğin, Yuhana İncil'inde bir işaret, okuyucuya, dinleyiciye İsa'nın Mesih denen ilahi ve kurtarıcı varlık olduğunu bildirir. Daha sonra hem Süryani hem de Arap Hristiyanlıklarında işaret, maddi gerçekliği Tanrı'ya bağlayan düşünce haline gelir. Adi bin Zeyd el-İbadiye, ölümü yaklaşık 600, atfedilen bir Hristiyan Arap şiirinde, Tanrı yaratılışta bize ilk işaretlerini öğretti, Arrafana Ayatihi al -Uvola. İşaretlerin yalnızca Mesih'in eylemlerini değil, aynı zamanda ilahi olanı açığa çıkaran veya öğreten herhangi bir maddi nesneyi veya olayı da kapsayacak şekilde genişletilmesi, geç antik çağ yakın Doğu Hristiyanları için tipik bir durumdu. Mar Yavnan tarihinde, yaklaşık 7. 8. yüzyıllar, şunları okuyoruz. Huzurunuzda azizlerin öykülerini ve onların mükemmel yaşam biçimlerini, başarılarını ve mücadelelerini, Mesih'in onların eliyle yaptığı mucizeleri ve işaretleri anlatıyordum, amacım Tanrı sevginizi daha da hararetli kılmak, onların yaşam biçimlerinin açık bir görüntüsünü yüreklerinize kazımak ve erdemli başarılarının aydınlık bir ikonunu zihinlerinize yerleştirmekti. Bir işaret, kelimenin tam anlamıyla veya işlevsel olarak bir yazı parçasıdır. Bir harf, kelime veya glif gibi, işaretle yaratıcısı ayrıldıktan sonra bilgi aktaran görünür bir işarettir. Belirtilen tüm İncil alıntılarında, ve daha birçoklarında, işaret geleceğe doğru hareket eden bir semboldür, sadece söylenip sonra geçmişte kaybolan sözlü bir sözün aksine. Bir işaret, genellikle geçmişe, Tanrı'nın görünmez dünyasına veya her ikisine ilişkin, başka türlü görülmeyen bir şeyin izidir. Bir işaret, bir nota gibi çalışır. Hissedilen bir şeydir, hissedilmeyen bir şeye işaret eder, başka türlü mevcut olmayan bir bilgiyi işaret eden, kalıcı bir varlığa sahip bir şeydir. Mağazadaki açık tabelası burada biri var, İster görün ister görmeyin, içeri gelin der. Yasalar görünmezdir, ancak dur tabelası durmak bu köşenin yasasıdır der, Arapça, aya, kelimesi kelimenin tam anlamıyla bir yol işareti bile olabilir. Maddi dünya, insanların bilgi edindiği ilahi el yazısıdır. Bu dünya işaretleriyle önemlidir. Tamamen sözlü düşünceler ile aşırı okur yazar düşünceler arasındaki bir süreklilikte işaretler bulanık bir orta noktada bir yere düşer. Yazı gibi işaretler de görünür olmayan bir şeyi gösterir ve yaratıcıları ayrılsa veya ölse bile zamanın içinden geçerler. Ancak yazının aksine ve daha çok somut deneyimler gibi, işaretler hissedilmeli, bilinmeli ve, veya hatırlanmalıdır. Gerçek bir metin, tıpkı yüksek edebiyat eseri gibi, rafta sessizce kendi kendine konuşur. Kitap, kimsenin okuyup okumamasından bağımsız olarak ne söylediğini söyler. Ancak bir işaretin, onu okuyup yorumlayabilen bir tanığa ihtiyacı vardır. Sözlü bir performans gibi, bir işaretin de hissedilmesi, bilinmesi veya bir kişinin zihnine, yüreğine veya deneyimine başka bir şekilde kazınması gerekir. Bir işaret, soyut veya gizli olanı ima eden belirgin bir şeydir, ancak yalnızca biri onu doğru bir şekilde okuduğunda bir işaret olarak işlev görür. Sözlü edebiyat tarihçisi John Miles Foley, bir işarette ne var? Adlı makalesinde Homeros'un işaretleri olan Semata'dan, Tekil Sema, şöyle bahseder. Homeros'un kendi işaretler veya onun deyimiyle Semata kavramıyla başlıyorum. İşaretler olarak adlandırdığı bu nesneler veya olaylar, gizli kalmış bir gerçekliğin anahtarları olma özelliğiyle ortak bir özelliğe sahiptir. İster Zeus'un alametlerinden birini, ister Teiresias'ın kürek veya savurma küreği kehanetini, İster Odysseus'un ifşa edici yara izini, ister zeytin ağacı yatağını tanımlasın, her zaman ortaya çıkan bir gerçekliği, bir prolepsisi, yalnızca seçilmiş birkaç kişinin bildiği bir sırrı belirtir. Ancak bunu, yalnızca öznesini adlandırarak değil, dolaylı olarak, dizinsel referansla yapar. Bilmeyenler için yatak, yalnızca bir yatak, ne daha fazlası ne de daha azı, kuş alametleri, Kalifiye bir kahin tarafından yorumlanmayı gerektirir ve aksi takdirde anlaşılmaz olabilir, yara izi, izleyicisi Odisseus'un yaban domuzuyla gençlik yıllarındaki ilişkisinin arka planını bilmedikçe kendini açıklamaz. Homeros'un işaretleri her zaman anlam doludur, ancak ancak kişi onların dilini akıcı bir şekilde anladığında anlaşılır hale gelir. Kur'an Arapça olduğundan, Homeros Destanları Yunanca yazılmış ilk uzun metinlerdir ve tıpkı Kur'an gibi, Homeros Destanları da oldukça sözlü bir içeriğe sahiptir, ancak yine de kendilerinin de kolaylaştırdığı gelecekteki bir edebi dünyada bir dayanak noktası vardır. Dolayısıyla, Kur'an'daki bir işareti ararken, tıpkı Homeros'un işaretlerinde olduğu gibi, hem yazı hem de sözlü performans gibi işleyen olgular bulmalıyız. Bir işaret, algılanması ve içselleştirilmesi gerektiği için bir performanstır, ancak aynı zamanda, konuşulan sözden daha uzun süre kalıcı olması ve doğru bir şekilde yorumlanması, çevrilmesi ve okunmasıyla, başka türlü fark edilmeyen bilginin erişilebilir hale getirilmesi açısından da bir metindir. Kur'an külliyatının en eski katmanlarında, anlatıcı ayetleri işaretleri iki farklı şekilde kullanır. İşaretin ilk kullanımı vahiy konuşması için kullanılır. Bu durumda bir işaret, Kur'an anlatıcısının yüksek sesle söylediği, insanların kulaklarıyla duyduğu ve sözle karşılık verdiği bir şeydir. İnsanlar sözlü anlatımları duyar ve genellikle yalan, kidhap, veya antik hikayeler, asatiru ve yulayna diyerek inkar ederler. İlk Müslümanlar bu kullanımdan yola çıkarak bir noktada tıpkı bugün de kullandığımız gibi Aynı kelimeyi, yani ayeti kullanarak, Kur'an ayetlerinden işaret olarak bahsetmeye başladılar. Bu arada, Kur'an'ın ilk bölümlerinde işaret, gözle görülebilen bir şey, bir mucize anlamına da gelir. İnsanlar bir işaret görürler ve sonra yüz çevirip buna sihir derler. Musa ve Harun'un mucizevi güçleri ve Nuh'un gemisi bu tür işaretlere örnek olarak gösterilir. Bu durumlarda işaret, tanrının gücünün görsel ama anormal bir göstergesidir, doğaüstü olaylar, doğanın ötesinde bir gerçekliğe işaret eder. Sonra, daha sonra, peygamberin zihninde başka bir dönüşüm tespit ediyoruz. Soyutlamalara başvurmadan soyuta atıfta bulunma konusunda yeni bir ihtiyaç var, Kur'an anlatıcısının, tüm duyusal verilerin dışında bir şeyler söyleyen bir kelime daha ihtiyacı var, İşaret, ilahi kökenli bir şeye ara sıra yapılan bir atıf olmaktan, yalnızca mucizeleri ve vahyedilmiş sözleri değil, aynı zamanda hikayeleri, tarihleri ve çok çeşitli doğa harikalarını da içeren neredeyse sürekli tartışılan bir kategoriye dönüşüyor. Birçok farklı şey ve birçok farklı türde şey, işaret haline geliyor. Tanrı'ya atıfta bulunan herhangi bir şey veya herkes artık bir işarettir. Yalnızca 20. Sûrede daha önce olduğu gibi Musa'nın mucizelerine atıfta bulunan işaretler görüyoruz. Ancak bir işaret aynı zamanda dünyanın, insanın yeryüzündeki yolculuğunun, hayat veren yağmurun, bitki örtüsünün, hayvanların, kişinin potansiyel olarak unutabileceği görsel bilgilerin, Kur'an'ın kendisinin ve varsayımsal bir mucizenin bir tasviridir. Kur'an'ın ilk dönemlerinde, ara sıra bahsedilen işaret yalnızca vahyedilmiş bir sözün bir kısmına veya Musa ve Nuh'un belirli mucizelerine atıfta bulunurken, 2. ve 3. Mekke döneminde işaret, anlamlı referansların tüm evrenine atıfta bulunmak için sıklıkla kullanılan bir işaret haline gelir. Başka bir örnek olarak, 26. Sûrede, bize peygamberlik öykülerinin bir listesi verilir ve ardından her farklı öyküde gizli bir işareti ilan eden bir kapanış cevabı gelir, elbette bunda bir işaret vardır, ancak çoğu iman etmediler. Şüphesiz Rabbin, gerçekten de O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. İna fi zâlike la ve mâ kâne aksaruhümmüminin, ve ina rabbeye lehüvel azizür rahim, Sadece bu surede bulunabilecek bir işaret olduğu söylenir. Çıkış'ın tüm öyküsünde sadece Musa'nın mucizelerinde değil, İbrahim'in putperest kavmiyle savaşında, Nuh ve tufan öyküsünde, Hazreti Hud'un kıssası, Hazreti Salih'in kıssası, Hazreti Lut'un kıssası ve Hazreti Şuayb'ın kıssası. Sadece bir vahiy tasviri veya mucizeler için bir etiket olmaktan öte, artık her yerde, her hikayede her mucizede, yaratılışın her köşesinde işaretler bulmak mümkün. 3. Mekke döneminde, bir zamanlar önemsiz bir Kur'an terimi olan işaret, kolayca hesaplanamayacak hikayeleri, insanları, olayları ve olguları ifade eder hale gelir. İşaretler, Kur'an'ın dünya görüşünün her yerine dağılmıştır. Kur'an'ın icraatlarında ve Hazreti Zekeriya'nın sessizliğinde işaretler vardır. Hazreti Yusuf bir işarettir, kardeşleri ve eylemleri de öyle. Meryem, oğlu İsa, İsrail oğulları, Nuh kavmi ve Kef ehli Kef 43 gibi İncil ve mecazi anlamdaki kişilerin hepsi bu dönemde ilan edilen işaretlerdir. Aynı şekilde işaretler arasında yağmurun ve toprağın bereketi, meyve, arılar ve balları, nektar ve jöle, kuşlar ve uçuşları, rüzgar, gündüz, gece, uyku, güneş ve ay ve şimşek gibi çeşitli doğal olaylar bulunur. İnsanın denizlerde yelken açabilme yeteneği, Mescidi Aksa'da görülen bir görüntü, Semud kavminin yıkımı, Sodom'un yıkımı, Hazreti İsa'ya gönderilen vahiyler İsrailoğullarına gelen çeşitli vahiler ve sebe cennetleri altmış hepsi bu kozmik işaretler kategorisine girer. İnsanların ve diğer canlıların yaratılışında, onların dillerinde 62 hatta göklerdeki ve yerdeki her şeyde işaretler bulunur. Her yerdedirler, ufuklarda ve kendinizde işaretler vardır. Benzer şekilde, anlatıcı bu daha kapsayıcı ve geniş anlamda işaretleri kullanmaya başladığında, bu işaretlerin insan yorumu gerektirdiği de söylenir. Elbette bunda akıl sahipleri için işaretler vardır, li uli le nuha Bunlar açıklamalar, deliller veya apaçık delillerdir, bay inat Birçok farklı işaretin olmasının yanı sıra, bunları aktif olarak anlamak da gerekir. İşaretleri okumak gerekir. İşaretler, dünyaya yazılmış ve tercüme edilmesi veya deşifre edilmesi gereken bir metin gibidir hemen anlaşılmayan bir şeyi ifade ederler ve dinleyiciye doğrudan göremediği bir şeyi hatırlatır. Kur'an'ın işaretleri, tüm dünyayı son derece kusurlu bir yazıyla yazılmış bir kitap gibi ele alır, yorumlanacak yeterli bilgi vardır, ancak sırlarını hemen açığa çıkarmayan bir formatta D.R. Kur'an'ın işaretlerinin yükselişinden, Peygamberin zihninin düşünceyi, 7. yüzyılın başlarında Arapça yazılmış gibi ele almaya başladığına dair ilk ipucumuzu görebiliriz. Eğer kendinizi adarsanız ve bunu seslendirirseniz, Tanrı'nın yarattığı dünyayı yavaş yavaş okuyabilirsiniz. Matal, Çarpıcı Karşılaştırmalar Geç Antik Arabistan'da sıradan insanların düzenli olarak doğrudan karşılaşacağı yazılı, değerli bir materyal varsa, bu bir kitap veya tomar olmazdı. Madeni para olurdu, bir dinar veya dirhem, en azından temel düzeyde yazma bilincine sahip bir zanaatkar, istediği desene sahip iki parçalı bir kalıp, mühür, damga veya mühür, bir madeni para kalıbı, yapardı. Ancak gravürcü sadece resmi çizemezdi, tersten de yapmak zorundaydı. Resim ve varsa kelimeler hem tersten hem de ters kabartma olarak oyulurdu. Ardından, madeni para kalıbına boş bir madeni para, bir planşet, yerleştirilir ve bir çekiçle vurulurdu. Madeni para, boş madeni paranın metalinin madeni para kalıbının, yani kalıbın deseninin içine zorlanmasıyla basılırdı. Son derece sözlü bir ortamda yaşayan sıradan bir insan, yazılı bir şeye dokunduysa, bu en yaygın örnek olurdu, uzun ömürlü, genellikle değerli bir metale, bir hükümdarın gücünün ve zenginliğinin hem kaydı hem de kanıtı olarak basılmış ters bir resim. Arapça yazılı ilk sikkeler 7. yüzyılın sonlarına kadar ortaya çıkmadı, bu yüzden Muhammed ve halkı 7. yüzyılın başlarında sikkeleri ellerine aldıklarında, tüm yazılar başka dillerde olurdu. Bir işaret gibi, sikkede bir yazı parçasına çok benzer şekilde çalışır ve elbette birçok sikkede yazı bulunurdu. Sikke, aksi takdirde yok olan veya ölmüş bir otorite figürünün göstergesidir, ya bir kayıt veya grafiti gibi geçmişten kalan bir kalıntı ya da bir mektup veya bildiri gibi güçlü ama uzaktaki birinin iletişimi. Kısacası, sikkede sıradan ama değerli, yorum ve tercüme gerektiren bir şey buluruz, bu da dolaylı olarak kendi gözlerinizle göremediğiniz güçlü güçleri işaret eder. Dolayısıyla bu sikke sözlüğü, Kur'an evreninde bir değil, iki ilişkili biçimde yer bulur, karşılaştırma ve tip. Burada Kur'an karşılaştırmasıyla başlayacağım, birazdan Kur'an tipine geri döneceğim. Kur'an anlatıcısı iki şeyin birbirine benzediğini, misil, söylediğinde, buna mesel der, bu, kıyaslama, metafor, benzerlik, benzetim veya, burada kullanacağım, aynı derecede kusurlu çeviri, kıssa olarak çeşitli şekillerde tercüme edilir. Kur'an kıssası, sikke ustasının imgesini takip eder. Birbirinden farklı iki şey vardır, ancak yine de birbirlerini gösterirler, tıpkı bir sikkenin şeklinin, görünmeyen sikke kalıbında farklı, ters bir görüntü ortaya çıkarması gibi. Madeni para ve sikke kalıbı aynı görünmez, ancak sikkeye bakarak hangi kalıptan geldiğini anlayabilirsiniz. Kur'an anlatıcısının Allah misaller verir, yedribulillahu le emsal demesinin nedeni de budur. sikke ustası sikke kalıbına çekiçle vurarak sikke üzerinde bir görüntü oluşturur. Ve madeni paranın tekrar tekrar ölmesi gibi bu benzetmede Tanrı ile aynı şey değil. Tanrının dünyadaki ve hikayelerdeki işleyişinin dolaylı bir görüntüsüdür. Kur'an benzetmesi, Tanrı'nın hem dünyada gizli olduğunu hem de dünya aracılığıyla ortaya çıktığını iddia eder. Meseller ve benzeri karşılaştırma biçimleri, elbette, Muhammed'in zamanında zaten kadimdi. İbranice İncil'de meşal vardır, ve dolayısıyla Midraş ve Talmud'da da aynı şey vardır ve Aramice matla vardır. Yunanca'da, İsa'nın hizmetine dair mesellerde olduğu gibi, mesel vardır, Süryanice'ye matla, veya maddi olarak çevrilir. Kur'an'daki işaret örneğinde olduğu gibi, Kur'an'da mesel kullanımına yer verilmesi gerekmez, terime yapılan atıflar Kur'an'da erken dönemde ortaya çıkar. Ancak meseller, 2. ve 3. Mekke dönemlerinin sonlarında Kur'an'ın dünya görüşüne hakim olmaya başlar. Bu, aşağı yukarı aynı zamanda Kur'an'daki işaretin de aynı şeyi yapmaya başladığı zamandır. Bu bir tesadüf değildir. Peygamberin zihni, bir işareti Tanrı'ya genel bir gönderme olarak kullanmayı öğrendikçe bir tür ilahi sözlük peygamberin zihni de benzer şekilde meselleri kullanmayı öğrenir. Hem işaretler hem de meseller, peygamberin zihninin soyutlama kullanmadan soyuta işaret etme yoludur. İkisi de, görünürde olan bir şeye işaret ederek, görünürde olmayan bir şeye işaret ediyor. Ancak aniden her iki düşünce biçimini de düzenli olarak kullanmak işaret ve benzetme artık Kur’an söyleminin her yerinde karşımıza çıkıyor. Zihnin okur yazar düşünce biçimleriyle daha uyumlu hale geldiğinin kanıtıdır, Ancak bu, okumayı ve yazmayı kolayca öğrenmek anlamında daha okur yazar hale gelmek anlamına gelmez. Kur'an anlatıcısı, meselleri çeşitli şekillerde ele alır ve kullanır. Bu dönemde en yaygın olanı, mesellerin Tanrı'nın dünyadaki faaliyeti olduğu söylemidir. Yani, Kur'an'da meseller üzerine yapılan tartışmaların çoğu, belirli bir mesel verilmese bile, Tanrı'nın meselleri nasıl kullandığıyla ilgilidir. Tanrı her mesele ele alır ve bunları yorumlamak insanın görevidir, insanlar genellikle bu yorumlamada başarısız olurlar. Tanrı karşılaştırmalar şeklinde dolaylı imgeler oluşturur ve insanların bunları sadece dinlemeleri değil, okumaları da gerekir. Bu meseller daha sonra insanların ders çıkarması gereken geçmiş olaylar şeklinde olabileceği gibi, isimsiz kişiler hakkında genel hikayeler veya örneğin Hazreti İsa'nın hayatı gibi belirli kişiler hakkında da olabilir veya Tanrı'nın kudretini ortaya koyan doğal olaylar hakkında da olabilir. Allah doğruyu da yanlışı da böyle vurur. Kazalike yedribullahul hakka vel batil. Yeni Ahit'teki çoğu benzetmenin aksine Kur'an benzetmelerinin yorumları genellikle dinleyiciye bırakılır. Bu, okuyan için hatırlanacak daha az şey, okunacak daha az şey, etkili bir hafıza olmanın yanı sıra dinleyici için de etkili bir hafıza dır. Çözümü olmayan bir bilmece, esprili bir espri veya son sözü olmayan bir tekerleme gibi Kur'an benzetmesi de dinleyiciden düşünmesini ve kendi kendine yorumlamasını ister ve böylece konuyu zihninde defalarca tekrar etmesini sağlar. Kur'an benzetmesi, durup bir kalıp bulmaya çalışmanızı söyler. Aşağıdaki iki benzetmeyi düşünün. Bunlar benzetmeler şeklinde verilmiştir iyi sözler sağlıklı ağaçlar gibidir, kötü sözler ise kökünden sökülmüş ağaçlar gibidir ancak bunun ne anlama geldiğinin çevirisi verilmemiştir. Görmedin mi, Allah nasıl bir misal verdi? Güzel söz, kökü sabit, dalı göğe uzanan, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini veren güzel bir ağaç gibidir. Allah, insanlara öğüt alsınlar diye misaller verir. Kötü söz ise, yerden koparılmış, kendisine destek olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah, iman edenleri dünya hayatında da, ahirette de sağlam sözle sağlamlaştırır. Allah ise zalimleri saptırır. Allah, dilediğini yapar. Bir benzetmenin yapıldığını bilmek için yeterli bilgiye sahibiz ve anlamlı bir bilginin ifade edildiğini tespit edebiliriz, ancak bunun için çalışmamız gerekir. Benzetmelerin anlamı, farklı şeyler arasında doğrudan, birebir bir ilişki değildir. İyi sözler ebedidir ve göklere ulaşır, kötü sözler ise zayıf ve çürümeye mahkumdur. Peki hepsi bu mu? İncil'deki ekenin benzetmesi, büyüyen tohum benzetmesi ve hardal tohumu benzetmesi gibi birkaç benzetmeye küçük göndermeler tespit edebiliriz. Ancak her zaman olduğu gibi, Kur'an anlatıcısı bunlardan hiçbirini alıntılamaz. Burada eksik olan, bu imgelerin geç antik Arap halkları için ima ettiği şeydir. İyi bir ağaç, meyve veya kökler, peygamberin veya dinleyicilerinin zihnine ne çağrıştırır? Buna erişemeyiz. Bu imgelerde Kur'an insanları için hangi sinapsların tetiklendiğini bilemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, Kur'an anlatıcısı için dünya sonsuz benzetmelerle doludur. Göğe uzanan dal bize güzel insan konuşmasından, bu hayatın ödüllerinden ve cezalarından, ahiretten, ahiretten ve Allah'tan bahseder. Kur'an dünyası bu tür benzetmelerle doludur. Gökten su gelir, hem toprağı ıslatır hem de boğar. Kötülükler rüzgardaki kül gibidir. Allah'ın ayetlerini duyup da onlara uymamak sağır olmak gibidir. Allah hakkındaki yanlış düşünceler ise incecik örümcek ağları gibidir. Kur'an kozmosu, doğa, gelecek dünya, insanlar ve yaratıcıları arasında bitmek bilmeyen bir benzetmeler yumağıdır. Bu benzetmelerin hepsi rasyonel bir şekilde birbirine uymuyor, ancak hepsi bir arada. Bu, bir bulmacayı bir araya getirmekten çok, bir avuç bulmaca parçasına sahip olmak gibidir, büyük resmi görmeye yetecek kadar değil, ancak duyularınızın hemen ötesinde büyük bir resim olduğunu fark etmeye yetecek kadar. Yine, Kur'an'daki işaretlerde olduğu gibi, Kur'an'daki benzetme, soyut olanın varlığını doğrudan kavramsallaştırmadan ima eder. Alemde görünmeyen bir şey vardır ve hepsi Tanrı'yı ima eder, ancak tüm ilişki çizgileri bulanıktır. Ve öyle de olmalıdır. Tüm bu işaret ve benzetmelerin nihai olarak işaret ettiği Tanrı, insan zihninin kavrayışı dahilinde değildir. İşte bu nedenle, Kur'an, insanların Tanrı söz konusu olduğunda kendilerine benzetme yapma konusunda berbat oldukları konusunda yerinde bir şekilde ısrar eder. Allah'a benzetme yapmayın, şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz. Kur'an'daki benzetme ile birlikte, Kur'an'daki şirk günahı da ortaya çıkar, yaratılıştan bir şeyi yaratıcısıyla yanlış bir şekilde eşitlemek. Bir bakıma, şeyleri Tanrı'ya yanlış bir şekilde şirk koşmak, kötü karşılaştırmalar yapmanın günahıdır. Tanrı, maddi formlarda fark edilmeyen anlamlar yaratma yeteneğine sahiptir, ancak insanlar aynısını maddi olmayan Tanrı'ya yapmaya çalıştıklarında, yanlış eşdeğerlikler ortaya çıkar. Hiçbir şey Tanrı gibi değildir. Ancak Kur'an'daki Tanrı, benzetme yapan, varlıkları benzer kılandır. Dünyanın birbirine bağlılığı, dünyanın ötesinde bir şeye, bağlantılara neden olan fark edilmemiş bir gerçekliğe işaret eder. Kesenizdeki paranın kabarık yüzeyi gibi, Tanrı'nın benzetmeleri de güçlü, kadim ve uzak bir hükümdarı dolaylı olarak gösterir. Bu hükümdarı duyularınızla görüp duyamazsınız, ancak damgasının ve çekicinin etkisini hissedebilirsiniz. Tüf geçmiş şimdidir, şimdi geçmiştir. Bir tip, doğrudan şimdiki veya gelecekteki bir duruma işaret eden geçmiş bir durumu ifade eder, bir antitip. Anladığınız ama hissedemediğiniz bir şey, hissedebildiğiniz ama anlamadığınız bir şeye benzer. İncil'deki Mısır'dan çıkış öyküsü, Babil sürgününe işaret eder ve bu da kadim çıkışı açıklar. Her ikisi de Havva ve Adem'in cennet bahçesinden sürgünüyle açıklanır ve öngörülür. Yakub'un 12 oğlu, İsrail'in 12 kabilesine işaret eder ve kabileler arası ilişkileri, Yakub'un ullarının sırasıyla yaşadıkları olaylarla açıklanır. Northrop Frey'den alıntı, tipoloji, zaman içinde hareket eden bir mecazdır, tip geçmişte, anti-tip şimdi de vardır veya tip şimdi de, anti-tip gelecekte vardır. Tipoloji, bir düşünce biçimi olarak gerçekte ne ise, hem varsaydığı hem de yönlendirdiği şey, bir tarih teorisidir, daha doğrusu tarihsel süreç teorisidir, tarihin bir anlamı ve anlamı olduğu ve er ya da geç bu noktanın ne olduğunu gösterecek bazı olayların gerçekleşeceği ve böylece daha önce yaşananların antitipi haline geleceği varsayımıdır. Yazmak, hem haber verme hem de hatırlatmadır. Geçmişteki bir şey, şimdiki zamanı veya geleceği çağrıştırır, çünkü gelecek ve şimdiki zaman geçmişte bir şekilde gerçekleşmiştir. Daha sözlü bir ortamda ise, şimdiki zamanın ve geçmişin somutlaşması arasında kişisel bir bağ vardır ve bu da geçmişi şimdiki zamanda gerçekleştirilebilir kılar. Kur'an'daki benzetmede madeni para basma imgesinde olduğu gibi, tipoloji, ters görüntülerin oluşturulduğu bir damgalama veya vurma hareketini, Yunanca, tipos, ima eder. Kur'an'daki işaret ve benzetme gibi, Kur'an'daki tipte bir karşılaştırma biçimidir. Tarihin, en azından bazı açılardan, kendini tekrar ettiği Kur'an düşüncesidir. Epik Edebiyat ve Kur'an tarihçisi Todd Lawson, Kur'an'ın neredeyse kesintisiz bir tipolojik tasvir akışına sahip olduğunu söyleyecek kadar ileri gider. Kur'an'daki işaret ve benzetme gibi, Kur'an'daki tip de tüm külliyatta görünür, ancak yalnızca 2. ve 3. Mekke dönemlerinde düzenli olarak kullanılır. Ancak işaret ve benzetmenin aksine, tip, Kur'an tarafından kendi kendine tanımlanmış bir form değildir. Tip ve karşıt tip, geç antik çağda iyi biliniyordu ve Kur'an bunları kullanır, ancak Kur'an anlatıcısı bu tür bir düşünce için hiçbir zaman basit bir etiket sunmaz. Kur'an hiçbir zaman Tanrı semut kıssasında bir tip yaratır veya Muhammed'in tipi Musa'dır gibi bir şey söylemez. Bu nedenle, Kur'an'daki hangi örneklerin tip olarak sayılacağı, işaret veya benzetmeden çok daha tartışmalı ve değişkendir. Buradaki amacımız için, önceki peygamberlerin ve kutsal kişilerin antitipi olarak Muhammed'e bağlı kalacağız. Geçmişe dair peygamberlik hikayeleri, anlatıcının şimdiki ve geleceği hakkında da bir şeyler söyler ve bu da geçmişin önemini açıklar. Muhammed, dinleyicilere Tanrı'nın önceki elçilerini hatırlatır ve bu nedenle onların kadim dünyadan gelen ilgili kehanetlerinin doğru olduğunu kanıtlar. Kur'an'da tip olarak kabul edilebilecek birçok başka paralellik vardır. Meryem, tehlikeden kaçışında ve gösterdiği mucizelerde, Musa'ya antitip olarak atıfta bulunur. Tevhid inancını benimsedikleri için ölüyor gibi görünen uyuyanlar, İsa'nın gelecekteki tipleridir. Putlara boyun eğen putperestler, insanlara boyun eğmeyi reddeden iblisin tersine çevrilmiş eşdeğeridir. Ancak burada, Kur'an'daki eğilimin en yaygın ve belirgin biçimi olduğu için antitip olarak Muhammed'e odaklanacağım. 2. Mekke döneminden bir sureyi ele alalım, geleneksel olarak Meryem Suresi olarak adlandırılan 19. Şuur. Şuur boyunca Muhammed'den veya peygamber olarak görevinden tek bir kez bile bahsedilmemektedir. Eril tekil olarak yazılmış iki serseri senin ve bir sen dışında, surenin tamamında Muhammed ve mevcut durumu hakkında hiçbir konuşma yoktur. Muhammed surede hiçbir yerde geçmese de, şuur boyunca, tipler aracılığıyla her yerdedir. Zekeriya gibi, Muhammed de oğlu olmayan yaşlı bir adamdır ve Tanrı tarafından kendisine işaretler verilir. Hem Muhammed hem de Meryem, kendilerine kutsal amaçlar bahşeden melekler ve ilahi ruh ile görüşürler ve bu görüşler kendi halkları tarafından alay konusu edilir. Melekler gibi Muhammed de sadece Rabbinizden bir elçidir, inama ama en resulü Rabbi ki, i̇nsanları Tanrı'yı hatırlamaya çağırır. İsa gibi, Muhammed de mucizevi sözler söyler ve insanları duaya ve sadaka vermeye çağırır. İbrahim de, tıpkı Muhammed gibi, halkının dinini reddeder. İshak, Yakup, İdris, İsmail ve Harun gibi, Muhammed de peygamber kılınmıştır. Musa gibi, Tanrı ile konuşmuştur. Muhammed'in ters çevrilmiş tasvirleri de bulunmaktadır. Bu şuur, Zekeriya, Meryem, Musa ve İbrahim'in peygamber oğullar ve kardeşler bahşedilerek Tanrı tarafından haklı çıkarıldıklarını ayrıntılarıyla anlatır, Muhammed'in ise ne oğlu ne de kardeşi vardır. Muhammed, Kur'an'daki konuşmalarla işaretler sunar, Zekeriya ve Meryem ise sessizliğinde işaretler taşır. Yahya ve İsa, Muhammed'in aksine, doğuştan peygamberdir. Bu surede Muhammed'den hiç bahsedilmese de, şuur tamamen onun ve misyonunun etrafında dönmektedir. Bu surenin tipolojisinde, Hz. Muhammed'in kavmi içinde tipolojik bir uyarı yer almaktadır. Bu farklı geçmişler, bu kavimlerin hem burada hem de şimdiki geleceklerini göstermektedir. Allah defalarca mesajlar ve elçiler göndermiş ve insanlar, çoğu zaman alay ederek, ezici bir çoğunlukla yüz çevirmişlerdir. Ancak geçmişteki bu insanlar, akılsızlıkları ve kibirleri yüzünden mahvolmuşlardı. Öyleyse, peygamberleriyle alay eden günümüz Kur'an okuyucuları için bu durum ne anlama geliyor? İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, doğru yola iletip seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Fakat onların ardından, namazı zayi eden ve hevalarına uyanlar geldi. Yakında sapıklığa düşeceklerdir. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Tipoloji tartışması, yalnızca bu sureyi kullanarak kolayca devam edebilir ve birçok tip, anti-tipi, yani Hazreti Muhammed'in zamanını işaret edebilir. Ve konu, 2. ve 3. Mekke dönemlerinde ortaya çıkan diğer tipleri de kapsayacak şekilde daha da genişletilebilir. Bu Muhammedi tipler arasında, tarih boyunca tekrar eden belirli kalıplaşmış durumlar vardır. Tüm bu ayrıntılar Muhammed'in kendisine uygulanabilir ve her biri, birçok farklı geçmiş peygambere veya kutsal kişiye, yani Muhammed'in tiplerine de uygulanabilir. Bir grup insan, kutsal kişi, ler, in getirdiği işaretlerin yalan, büyü ve, veya sadece eski hikayeler olduğunu düşünür. Tarihin sonunda bir mübarek insana ölümden diriliş hakkında soru soruluyor. Kutsal kişi kendinden şüphe eder ve güven duyar. Kutsal bir kişi halkına vaaz verir ve görmezden gelinir veya açıkça alay konusu olur. İnsanlar Tanrı'nın neden sadece melekleri ve mucizeleri değil de insanları gönderdiğini soruyorlar. Kutsal bir kişi güvenliğe kaçar. Kutsal bir kişi ve onun halkı sabırlı olmalı, ama sonunda kendileri haklı çıkarken, onları kötüleyenler de cezalandırılır. Kur'an'ın bir kısmı yazılmıştır. Bunların üçü de Kur'an'ın işareti, Kur'an'ın benzetmesi ve Kur'an'ın tipi Kur'an kıssasında düzenli olarak yaklaşık aynı anda belirir ve hepsi aynı sonuca işaret eder, Peygamberin zihni, yazma fikrine daha önce olduğundan biraz daha alışkındır. Bu dünyanın kusurlu yazısında Tanrı ve gelecek dünya hakkında bilgi yazılıdır. Keşke bu karşılaştırmaları işaretleri, benzetmeleri ve tipleri yorumlamaya çalışsaydık, Gerçeğin orada bir yerde, bir kitap gibi dünyanın kendisine kazınmış olduğunu bilirdik. Yazı, görünmeyen bir yazarı ortaya çıkardığı gibi, somut bir karşılaştırmada somut olmayanı ortaya çıkarır. Muhammed'in aniden akıcı, eğitimli bir anlamda okur yazar hale geldiğini düşünmek için hiçbir nedenimiz yokken, peygamberin zihni yazma fikriyle biraz daha rahat hale gelmiştir. Bunun en olası nedeni katiplerin kullanılması olabilir. Muhammed'in kariyeri ilerledikçe ve takipçileri arttıkça bazı insanlar onun icra ettiği bazı performansları yazmaya başladı. Yani hayır, Muhammed aniden bir şeyler yazmıyordu. Ancak başkalarının da şimdi yazabileceğinin farkındaymış gibi görünüyor. İnsanların Kur'an'ı dinlediğine, Kur'an'ın hala sözlü bir kültüre hitap eden sözlü bir performans olduğuna dair hala pek çok kanıt var. Ancak Kur'an'ın ortaya çıkışında Kur'an'ın karşılaştırma sözlüğüyle aynı zamanda ortaya çıkan, katiplerin gelişimine dair başka göstergeler de var. Bunların her biri bize, Kur'an anlatıcısının metinler, okur yazarlık ve yazı hakkında daha önce hiç olmadığı gibi düşündüğünü gösteriyor. Kur'an'ın yazıya döküldüğünü nasıl bilebiliriz? İlk olarak, bu bölümde ele alınan Kur'an benzetmesinin üç biçimi de 2. ve 3. Mekke dönemlerinde düzenli ve sürekli kullanıma girmiştir. İşaret, mesel ve tip kendi başlarına soyutlamalar olmasa da, erken dönem Kur'an'da yaygın olarak görebileceğimiz her şeyden daha çok soyut düşünce biçimlerine yakındırlar. Peygamberin zihninin işaret ve mesel kullandığının farkında olması çünkü hem bunları kullanıyor hem de bunlardan bahsediyor soyutlamalara doğru bir itişle ilgilidir. Hala bir felsefe kitabında, bilim kitabında veya sözlükte göreceğimiz türden gerçek soyutlamalar görmüyoruz. Bunun yerine duysal, somutlaştırılmış bilgi veya referans bilgisi üzerinden düşünmekten kademeli bir dönüş görüyoruz. Dünyayı Tanrı'nın gelecekteki vahiyinin temeli olarak gören erken dönem Kur'an vizyonundan ziyade, artık dünya büyük bir evrensel metin gibi işlev görüyor ve Tanrı'yı her zaman birçok farklı şekilde açığa çıkarıyor. Kur'an'ın Tanrısı, kendini açığa vuran bir ilahtır, ancak yalnızca son zamanlarda değil. Aynı zamanda zamanın başlangıcında ve bu ikisi arasında uzanan engin doğa ve peygamberlik tarihinde de, işaretler her yerdedir, meseller her yerdedir, tipler her yerdedir, göksel bir demirci gibi, Tanrı yaratılıştaki her şeye, kendilerinden başka bir şeye işaret eden imgeler yerleştirmiştir. Tek yapmanız gereken onları doğru okumaktır. Dünya, bütünüyle bir yazı gibi işler. Kur'an dünyası, okuma yazma bilmeyenlerin bile okuyabileceği bir yazı parçasıdır. İkincisi, Kur'an'ın kaydedildiğini nasıl varsayabiliriz? Gözlemci için en bariz olanı, Kur'an'ın sureleri ve ayetlerinin hem oldukça uzun hem de karmaşık hale gelmiş olmasıdır. Evet, sözlü bir icra hem çok uzun hem de çok karmaşık olabilir, ancak Kur'an düşüncesinin gerçek zamanlı olarak genişlemesi, bir gelişmeye tanık olduğumuz veya duyduğumuz anlamına gelir. Kısa, murucu ve ritmik olan eski bir dizi formun, yerini vokal olarak daha karmaşık, okuyucuyu daha fazla zorlayan ve bazı durumlarda tek seferde kolayca okunamayacak kadar uzun olan formlara bıraktığını kendi gözlerimizle görebiliriz. Bazı erken dönem surelerinin yavaş ve istikrarlı bir şekilde okunması bir dakikadan az sürebilirken, 3. Mekke dönemindeki sureler yarım saat veya daha fazla sürebilir. Kafiyeler ve ölçüler eskisi kadar belirgin veya sezgisel değildir. Ya Kur'an anlatıcısı insanların hafızalarının daha iyi hale geldiğini düşünüyor ya da belirli bir surenin ana okunuşunun yanı sıra Kur'an'a erişilebilecek başka bir kaynak var, Dolayısıyla Kur'an'ın hafıza açısından biraz daha az verimli olması mümkün. Üçüncüsü, Kur'an'ın en azından kısmen yazıya geçirildiğini tahmin edebiliriz çünkü Kur'an'ın kullandığı dil Arapçalığı artık kritik öneme sahip. Kur'an'ın kendi dilinin, yani özellikle Arapça bir kıraat, Kur'an'ın Arabiyan, olduğu tartışması ilk olarak ortaya çıkıyor ve 2. ve 3. Mekke dönemlerinde sıklıkla dile getiriliyor. Bu Kur'an sizin dilinizdedir. Bu öncelikle sözlü anlatımın bir göstergesidir. Bu icra sizin kendi aranızda konuşurken sizinle konuşur. Bu yabancı veya ölü bir dilde bir vahi değil, sizin için bir vahidir. Dolayısıyla hala durumsal ve somuttur ve bu nedenle oldukça sözlüdür. Ancak aynı zamanda Kur'an'ın Arapça bir icra olarak ele alınması, onunla genellikle vahiy ile ilişkilendirilen İbranice, edebiyatla ilişkilendirilen Aramice Süryanice ve, veya imparatorluk gücüyle ilişkilendirilen Yunanca ve Farsça diller arasındaki farkı vurgular. Yani Arapça bir edebiyat dili değildir, ancak Arapça artık yaygın olarak yazı üreten dillerle karşılaştırılmaktadır. Anlatıcının sözlü Arapça konuştuğu apaçık gerçeğini tekrar tekrar dile getirmek, bir tezat oluşturuyor. Kur'an anlatıcısı, son derece edebi diller üzerine düşünüyor ve adeta ters bir karşılaştırma yapıyor. Kur'an'ın sözlü formatı ve Arapça dili erişilebilir olduğundan, dinleyicilerin işaretleri okumasına olanak tanır. Kur'an'ın Arapçalığı her vurgulandığında, dinleyicilerin düşünme becerisine, bilenler için Arapça bir Kur'an veya yorumlama becerisine, kötülük yapanları uyarmak ve iyilik yapanlara müjde vermek için Arapça dilinde veya işaretlere veya misallere bir benzetme eşlik eder. Şüphesiz ki, biz bu Kur'an'da, insanlar için her türlü misali verdik ki, öğüt alsınlar, eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an olsun ki, kendilerini, korusunlar. Mesele sadece Allah'ın, Arapça konuşması değil, aynı zamanda sıradan insanların gerçekten yorumlayabileceği şekilde konuşmasıdır. Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara apaçık anlatsın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Dördüncüsü, Kur'an'ın fiziksel bir metin haline gelmeye başladığını varsayabiliriz çünkü Kur'an peygamberleri, elçileri ve kutsal kişiler kendi hikayelerinde fiziksel metinler sunmaya başlarlar. Fiziksel metinlerin sunulması, Kur'an'ın peygamberler hakkındaki tartışmasının bir parçası haline gelir. Yine, Kur'an'da vahyedilmiş materyallere daha önce atıflar vardır ve bunlardan bazıları gerçek yazıları ima edebilir, ancak bu orta dönemde birkaç peygamberlik türü, yalnızca maddi, yazılı metinler olarak anlam ifade eden vahiyler sunar. Fiziksel bir yazı getirmek, peygamberlik görevinin bir parçası olabilir. Mağaralarındaki uyuyanların işareti, yalnızca biri bir madeni para üzerindeki maddi bir yazıyı okuduğunda açıklığa kavuşur. Süleyman, Kur'an Surelerinin kendilerinin yaptığı gibi, Besmele ile açarak Sebe Melikesine bir mektup yazar. Musa'nın doğrudan Tanrı tarafından yazılmış tabletlerine ilk atıfta şimdi ortaya çıkar. Aynı zamanda, Kur'an anlatıcısı, Tanrı'nın vahiylerinin, Tanrı'nın aksine, sınırlı miktarda bilgi içerebilen yazılı metinlerin ötesine geçtiğine dair tartışmalara da başlar. Yazılı metinlerin vahiy araçları olarak sınırlılıklarını ele alarak, yazılı metinlerin Tanrı'nın konuşma biçiminin bir parçası olduğunu vurgular. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenirdi. Hatta bir benzerini daha getirsek bile. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, deniz de mürekkep olsa ve ardından yedi deniz daha uzansa, Allah'ın kelimeleri yine tükenmez. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir peygamberin görevi, bir tür fiziksel metin getirmeyi içerebilir, ancak bunlar vahiy öyküsünün yalnızca bir parçasıdır. Kur'an anlatıcısı, yazıyı Tanrı'nın kendini ifşa etme matrisine dahil ederken, aynı zamanda Tanrı'nın mesajlarının yazıda bulunabilenlerle sınırlı olmadığını da belirtir. Beşincisi, Kur'an ve mesel hikayelerin farklı versiyonlarının ilk kez kabul edildiği bu dönemde Kur'an'ın yazıya geçirilmeye başlandığını tespit edebiliriz. Farklı performansları fark etmeye başladığınızda, bu edebi bir kayıt işaretidir. Çünkü karşılaştırılacak yazılarınız varsa, aynı hikayenin birden fazla versiyonunu belirtmek çok daha kolaydır. Tamamen sözlü bir kültürde, aynı anlatıdaki farklılıkları tespit etmenin tek yolu, Anlatıyı bildiğini iddia eden iki kişinin aynı anda orada bulunması ve her ikisinin de kendi versiyonlarını mükemmel bir şekilde hatırladıklarından emin olmalarıdır. Ancak yazıya biraz daha alışkın bir ortamda, hikayeler arasındaki farklılıkları kontrol etmek çok daha kolaydır. Okuma yazma biliyorsanız kayıtları karşılaştırabilirsiniz, bilmiyorsanız birden fazla yazılı versiyonun farkında olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. İbranice İncil bilgini David Maker, yazı, veya kayıt ekipmanı, resmin bir parçası haline geldiğinde, dinleyiciler ve anlatıcılar geleneğin farklı versiyonları arasındaki farklılıkları fark edebilirler, diyor. Bir durumda, Kur'an anlatıcısı, uyuyanlar hikayesinin farklı nüshalarında farklı sayıda uyuyan olduğunu açıkça dile getirir, kime sorduğunuza bağlı olarak 3, 5 veya 7. Diğerlerinde ise Kur'an'ın nesine, neş, ilk atıfları görüyoruz. Kur'an'daki bazı ayetler başka ayetlerle değiştiriliyor ve bazı insanlar bunun peygamberin uydurmasından kaynaklandığını varsayıyor. Biz bir ayetin yerine başka bir ayet koyduğumuzdaki Allah neyi indireceğini bilir, sen sadece bir uydurmacısın, derler. Hayır, ama çoğu bilmez. Yine de, tamamen sözlü bir gelenekte farklılıklar fark etmek mümkün olsa da, Kur'an'ın açılımında bu tür yorumların zamanlaması, yazıcıların iş başında olduğunu düşündürüyor. Yazılı olmadan, Kur'an'ı bu şekilde eleştirmek, bazı kişilerin birçok Kur'an yorumunda fiziksel olarak hazır bulundukları ve bunları, bir sonraki başka bir şuhur okunduğunda bu tür itirazlarda bulunacak kadar iyi hatırladıkları anlamına gelir. Fakat en azından surelerin bir kısmı katipler tarafından kaydediliyorsa, Hz. Peygamberin düşmanları için değişikliklere ve görünüşteki değişikliklere itiraz etmek çok daha kolay hale gelir. Tersine, ama aynı noktada, insanların Peygamberden Kur'an'ın söylediklerini değiştirmesini istemelerinin ilk belirtileri de var, tamamen sözlü bir formatta, bu istek hem tuhaf hem de gereksiz olurdu. Peygamberin aynı hikayeyi veya anekdotu çeşitli şekillerde sunmakta bir sakıncası yok. Ancak Kur'an'ın bir kısmı yazılı formata geçmişse, muhatapları kolayca değiştirilemeyen sabit kelimeler hakkında soru soruyorlar. Benzer şekilde, bu dönemde, Kur'an'ın bir suresinin, daha önceki diğer surelerde geçenleri hatırlatmasının neredeyse benzersiz bir örneğini görebiliriz. Derin sözlü anlatımlar, bir noktayı açıklığa kavuşturmak ve dinleyicinin hatırlamasına yardımcı olmak için fazlasıyla tekrarlı olmalıdır. Ancak 17. surede, Kur'an'ın dinleyicilerden 44. surede söylenenleri hatırlamalarını istediğini görüyoruz. Hatırla, sana, şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır demiştik ve sana gösterdiğimiz rüyayı insanlar için sadece bir imtihan vesilesi kılmıştık ve Kur'an'daki lanetli ağaç. Biz onları korkutuyoruz, fakat bu onların sadece büyük bir azgınlığa doğru gitmelerini artırıyor. Önceki bir surenin hatırlanması, Kuran’ın içeriğindeki neşlerin ve aynı bilginin farklı versiyonlarının kabul edilmesiyle birleşince, hepsi aynı sonuca işaret ediyor. dolaşımda olan Kur'an’ın sabit, kayıtlı bölümleri var ve bunlar daha yakın tarihli Kur’an uygulamalarıyla karşılaştırılıyor veya zıtlaştırılıyor. Altıncı olarak, sıradan insanların okur yazar olabileceğine dair daha fazla gösterge olması nedeniyle Kur'an’ın yazıya dökülmeye başladığını varsayabiliriz. Önceki bölümde gördüğümüz gibi ahirette insanlara fiziksel yazılar sunulmaya devam ediyor. Ancak artık ölüler bunları kendileri açıkça okuyabiliyor. Ölüler okur yazardır. Yazı her zaman Kur'an'ın dünya görüşünün bir parçasıydı. Ancak artık okur yazarlık da insanlık kurtuluş tarihinin bir parçası. Kıyamet günü ona bir kitap getireceğiz. Onu açılmış bulacaktır. Kitabını oku. Bugün hesap sorucu olarak sen yetersin. Burada bir tür kişisel okur yazarlık anlamında okuma kıyamet gününde insanlardan beklenen bir şeydir. Bundan Kur'an anlatıcısının herkesin okur yazar olduğunu varsaydığı sonucuna varabilir miyiz? Hayır, o dönemin Arapçasında da böyle bir edebi kültürümüz yok. Yine de Kur'an anlatıcısı fırsat verildiğinde herkesin okuyabileceği bir dünya hayal edebilir. Peygamberin zihni, okur yazarlığın herkes için mümkün olduğu bir dünyayı kavramsallaştırabilir. 7. ve son olarak, yerinden oynama ve hareketlenme belirtileri gördüğümüzde, yazılı Kur'an'ın işaretlerini de görebiliriz. Kur'an'ı alan herkes aynı yerde veya aynı kitlede değildir. Kur'an hareket halindedir. Muhammed'in 622'deki Yesrib-Medine hicretinden önce bile, sonraki İslam literatürü bazı proto-Müslümanların Mekke'den kaçarak oradaki Yahudi kabilelerinin yanı sıra Etiyopya'daki Hristiyanların arasına sığındığını anlatır. Muhtemelen Kur'an'ın bazı bölümleri de bu yolculukta yer almıştır. Bunların çoğu hala sözlü aktarım olacaktır, tahmin edebiliriz. Ancak aynı şekilde, anlatıcı peygamber fiziksel olarak orada olmadan da erişilebilmesi için bir miktar Kur'an'ın yazıya geçirilmesi için ek bir teşvik olduğunu da düşünebiliriz. Bu dönemde kötülükler yapıldıktan sonra Allah yolunda göç edenler ile karşılaşırız. Yahudilere, va Allah Dina hadu, hitap eden bazı erken dönem pasaj örnekleri görüyoruz, bu da yeni bir karma kitleye veya en azından dinleyiciler arasında daha öncekinden çok daha fazla Yahudi'ye işaret ediyor. Bu noktada Yemen'de Kur'an cemaatinin bazı erken dönem üyeleri de olabilir. Çünkü hem dinleyicilerden bazılarının Tanrı'ya merhametli, eski Güney Arap dilindeki Rahmanan'dan gelen El Rahman, dediğini hem de dinleyicilerin merhametlinin ne olduğunu hiç bilmediğini söyleyen pasajlar buluyoruz. Bazı insanlar Yahudi, bazıları değil veya bazıları Tanrı için bu Güney Arap kelimesini kullanıyor, bazıları ise bilmiyorsa, Farklı yerlerdeki farklı insanlar tarafından hemen hemen aynı anda okunabilen bir yazıyla karşı karşıya olduğumuz sonucuna varmak son derece mantıklıdır. Tüm bunlar tek bir amaca işaret ediyor. Peygamberin zihni eskisinden biraz daha az sözlü hale geliyor. Seyahatlere ve farklı kitlelere işaret eden ipuçları, ahirette okur yazarlığın ve Kur'an'daki farklılıkların kabulü, kutsal kişilerin açıkça maddi metinler getirdiğine dair ilk atıflar Arapçanın edebi dillerle karşılaştırılması ve zıtlaştırılması ve hem surelerin hem de ayetlerinin artan karmaşıklığı ve uzunluğu, erken dönem Kur'an'ın sözlü biçimlerine karşı çıkıyor. Bu arada, giriş yemini, terimlerin duyusal deneyimlerle tanımlanması, kısa ve vurucu şuur ve neredeyse hiç var olmayan eliptik hikaye ya önemli ölçüde azaltılmış ya da tamamen ortadan kalkmıştır. Bu bize herhangi bir bireyin, Muhammed veya başka biri, birden bire okur yazar hale geldiğini değil, giderek daha okur yazar biçimlerde düşündüğünü gösterir. Peygamber bir metni bizim anladığımız okur yazarlık biçiminde okuyamaz, ancak işaret, mesel ve yazı tipinde dünyanın kendisi herkesin erişebileceği ve yorumlayabileceği bir metin gibi işlemektedir. Bölüm 6. Kalem ve tablet. Medine dönemi Sonra kalem dedi ki, sözleşmemizi teyit etmek ve anlaşmamızı imzalamak için, eğer durum gerektiriyorsa birbirimize destek olabilmemiz için zamanın iniş çıkışları vardır bizi temsil edecek ve bizi gözetleyecek uygun bir belge hazırlamalıyız. Çünkü zaman ve akrepleri, bir adamla ona en yakın olanlar arasına sızacak ve aynı soyun iki dalı arasında iftira atacaktır. Ahmed İbni Burd Al-Asgır, Ölümü Yaklaşık 1053, Kalem ve Kılıç Tartışması Kur'an, tarihsel olarak Mekke ve Medeni sureler olarak ikiye ayrılmıştır ve bu, belirli bir pasaj ilk sunulduğunda Hz. Muhammed'in ikamet ettiği yeri gösterir. Hangi surenin nerede göründüğü veya medeni dönemde ne kadar Mekki surenin düzenlendiği konusunda bazı tarihsel anlaşmazlıklar olsa da, şuur ve ayetleri ne kadar kısaysa mekki olma olasılığının o kadar yüksek olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır. Dolayısıyla en uzun ayetlere sahip en uzun surelerin menşei medeni olma olasılığı daha yüksektir. Şimdi başvurduğumuz, Kur'an'ın en son ve genellikle en uzun bölümleri olan bu surelerdir. Medine’de yazıya giderek daha fazla atıf, soyuta yaklaşan daha fazla düşünce, ön plana çıkan yasal-anayasal bir işlev ve çok daha net bir şekilde belirtilen hedef kitle ve isimlerle karşılaşıyoruz. Medeni sureler hala sözlü anlatımlardır, ancak Mekke'deki en eski surelerden önemli ölçüde daha okunaklılar, her zaman sözlü olan Kur'an'ın en okunaklı kısımlarıdır. Uzaklık kalbi büyütür. Elimizdeki Kur'an'ın, tekstus receptus, birden fazla yeri ve birden fazla muhatabı vardır. Tek bir halka tek bir şekilde hitap etmez. Bu durum Mekke'de geçerliyken, Hz. Muhammed'in evlat edindiği yurdu Medine'de iki kat daha geçerlidir. Daha sonraki geleneksel İslam literatürü ve ilk nesil Müslümanların epigrafik kayıtları, Hazreti Peygamber'in hizmetinin bu yer değiştirmeyle neredeyse ikiye bölündüğünü, yani hicreti vurgular. Hicret, Hz. Muhammed ve halkının milattan sonra 622 civarında Mekke'den başka bir yere, önce Habeşistan'a, Etiyopya ve ardından özellikle Medine şehrine güvenli bir yere kaçışıdır. Mekke ve Medine, aralarında yaklaşık 200 mil mesafe bulunan farklı yerlerdir. Mekke, Medine'den daha uzak ve çorak bir yerken, Medine biraz daha büyüktü ve bir vahaya sahipti. Daha sonraki kaynaklar, Mekke'nin tek bir putperest kabilenin, Muhammed'in kendi kabilesi olan Kureyş, hakimiyetinde olduğunu, Medine'nin ise en az bir düzine kabile ve kabileden oluşan kabileler arası bir şehir olduğunu söyler. Bu kabileler arasında hatırı sayılır bir Yahudi nüfusu, muhtemelen çoğunluğu Yahudi, vardı. Örneğin, Arap putperestler tarafından sıklıkla yerel tanrılar olarak tapılan cinler, Medine Kur'an'ında hiç geçmez. Belki de tek tanrılı Medine Arap Yahudileri daha önce cin inancını reddetmişti. Belki de cinler Medine'deki putperest kültürün bir parçası değildi, bu yüzden oradaki Yahudiler onlara karşı kayıtsızdı. Belki de Medine halkı daha önce cinleri hiç duymamıştı. Durum ne olursa olsun, Medine'li kitlenin büyüklüğü ve çeşitliliği bizi düşündürmeli. İlk Mekke Kur'an'ında sözlü anlatım düzeyi o kadar yüksekti ki, hedef kitleyi anlamakta zorluk çekiyorduk. Medine'de iman edenler, Yahudiler, Sabi'iler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşriklerden bahseden tek bir pasaj görsek bile, Kur'an dünyasının önemli ölçüde genişlediğini kabul etmeliyiz. Bu dönemdeki olası dilsel değişimler de önemli ama bilinmeyen bir faktördür. Mekke ve Medine dilsel olarak farklı mıydı? Ne kadar farklıydı, standart bir yazının olmadığı bir kabile dünyasında böylesine bir mesafe, muhtemelen farklı Arap lehçelerine yol açardı. Lehçeler, günümüzde konuşulan Arapça'da hala norm olup, belirli yerlere özgü kullanımlar söz konusudur. Medine'den önce bile, Kur'an lehçesinin ne anlama geldiğinden emin olamayız. Kur'an, herhangi bir Arap'ın anlayabileceği, ancak nadiren konuşulan, abartılı ve şiirsel bir üslupla mı yazılmıştı? Kur'an kulağa hoş geliyor muydu? Eski moda mı geliyordu? Avangart mı? Kur'an, üslubunun bir parçası olarak bazı yaygın kelime ve yapıları kullanmış mıydı yoksa bunlardan kaçınmış mıydı? Ve sonra Medine'ye geliyoruz. Medineli kulaklara Muhammed Mekkeli mi geliyordu? Mekke lehçesinde yaygın olup da Medine lehçesinde kullanılmayan bazı kelimeler var mıydı? Örneğin, ikinci ve üçüncü Mekke dönemlerinde, Kur'an'ın Arapçalığı hakkında tekrar tekrar tartışmalar görüyoruz. Fakat Kur'an'ın kendi dili Medine'de hiç tartışılmıyor. Neden? Medine Arapçası, Mekke Arapçasından o kadar farklıydı ki, Arapça Kur'an olması artık önemini yitirmişti. Medineliler Arapçalarına Arapça mı diyorlardı, yoksa başka bir adı mı vardı? Sorunlar üst üste geliyor. Tüm bu sorular Medine sözlü edebiyatı meselesinin arka planında asılı duruyor. Hicretten önce bile Medine'nin Mekke'den biraz daha okuryazar bir kültüre sahip olduğunu düşünmek için sebepler var. Mekke surelerinde kutsal ve doüstü yazı biçimlerinin örneklerini görüyoruz, melek yazıcıları, görünmez tabletler, peygamberlerin yazıları. Bunu Medine'de de görüyoruz. Ancak Medine'de aynı zamanda dünyevi yazılardan da bahsedildiğini görüyoruz. Yoldayken güvenilir bir yazıcı bulmanın zorlukları, evlilik sözleşmelerinin varlığı, kişisel borçların kayıt altına alınması ve belki de yazılı kabileler arası antlaşmalar. Kur'an'ın dışında, daha sonraki anlatımlarda Muhammed'in Medine Anayasası, Hudeybiye Antlaşması ve çeşitli yöneticilere mektuplar gibi belgeleri bu zamanda hazırlattığı belirtiliyor. Ayrıca Medineli Yahudilerin bir yazma evi, Beit Hamidresh, işlevi gören bir sinagogu olduğu da söyleniyor. Bu, yazıklar olsun o kimselere ki, elleriyle kitap yazarlar, sonra da onu az bir bedel karşılığında satmak için, bu Allah katındandır, derler. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıklarından ötürü, yazıklar olsun onlara kazandıklarından ötürü. Ayetiyle yerden yere vurulan kurum olabilir. Roma ve Pers imparatorluklarına önemli ölçüde daha yakın olmak Medine'de de bir etken olabilir. 7. yüzyılda yazı yazmak için gereken fiziksel malzemeler mürekkep, parşömen ve belki de papirüs zor bulunur, ancak kuzeydeki imparatorluk dünyalarında bu daha da zordur. Bunlardan herhangi biri veya hepsi, peygamberin zihnini, bu tek kişinin, Muhammed'in okuma yazmayı öğrenmesi gerekmeden, daha edebi biçimlerde düşünmeye teşvik edebilir. Bunların ötesinde, seyahatin bireyi daha okur yazar ifade biçimlerine yönelmeye zorlaması muhtemeldir. Sözlü kelimelerin aksine, yazılı metinler kullanılan dilin sınırlarının ötesine bile uzayda seyahat edebilir. Sadece karşınızda duran birinin sözlerini duyabilirsiniz, ancak kitapları ve paraları uzaktan görebilirsiniz. Her ikisini de kendiniz okuyamasanız bile, yabancı yazılarla daha düzenli olarak karşılaşmak, zihni daha geniş kitleler için düşünmeye yeniden yönlendirmeye yardımcı olabilir. Burada bu durumda söylenen sözler başka bir durumda duyulabilir veya görülebilir. Bu yeni bir farkındalık değil, aksine okur yazarlığa yönelmedeki tüm adımlar gibi yeni bir koşulun gerektirdiği bir gelişme olacaktır. İnsanlar daha okur yazar hale gelir veya yeni yollarla okur yazar olurlar çünkü mecburdurlar. Şimdi mülteci olarak yer değiştirmiş bir topluluğumuz var. Yazıya erişim için anında bir teşvik var ve bu nedenle tamamen okuma yazma bilmeyen bir Mekke'li mülteci bile memleketinde olduğundan çok daha fazla yazmayı düşünebilir. Mektupları sadece evde olmadığınız zamanlarda yazmanız yeterli. Seyahat etmek daha okur yazar düşünce biçimlerine yönelmeyi teşvik ettiği gibi, geniş kapsamlı bir siyasi sistem de aynısını yapar. Mısır Çin ve Mezopotamya'daki yazı sistemlerinin erken dönem nedenlerinden biri, yöneticilerin iradesini güçlerinin en uç noktalarına iletmekti. Burada Arapçada da benzer bir şey yaşanıyor. Peygamberin yeni bulduğu siyasi otoritenin tam olarak nasıl işlediği, Kur'an'ın kendisinden açık değildir. Bir bakıma, çıkmazları çözmek ve zor kararlar almakla görevli bir hakem yargıçtır. Başka bir anlamda, neyin helal ve neyin haram olduğunu ilan eden neredeyse bir hükümdardır. Ve yine başka bir anlamda, kişisel otoritesi kanunun otoritesiyle karşılaştırıldığında hiçbir şey olmayan, Tanrı adına bir kanun koyucudur. Peygamberin yönetimi nasıl işlediyse işlesin, eğer yönetim doğru kelimeyse, ise, Medine döneminde bir hukuki düşünce patlaması görüyoruz. Kur'an'ın en hukuki bölümleri Medine'dir ve bunlar sürekli olarak Kur'an sureleri arasında en uzun ve en düzensiz olanlardır, ezberleme kolaylığına pek önem vermiyorlar. Medine Kur'an'ının Mekke Kur'an'ından daha az sözlü bir performans olduğunu düşünmek için hiçbir sebep yok. Hala bol miktarda sözlü kalıntı mevcut, tartışmalar hala oldukça durumsal. Hatırla, siz yakın taraftaydınız. Onlar uzak taraftaydı ve kervan da sizden aşağıdaydı ifadesini duyduğumuzda dinleyicilerin belirli bir zamanda belirli bir yerde bulunan çok özel kişilerden oluştuğunu ima ediyor olmalı. Medine Kur'an'ı siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız dediğinde kesinlikle genel bir ifade kullanmıyor. Ve Kur'an'ın anlatıcısı da hala tek bir kişi. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz bunları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilmiş elçilerden'sın. Bu sözleri ilk kez dile getirildiğinde yalnızca Allah'tan ayetler getirdiğini iddia eden biri söyleyebilirdi. Başka birinin bunları söylemesi durumunda Hz. Muhammed'in bir zamanlar söylediklerini aktardığını açıkça belirtmesi gerekirdi. Medine'de çok daha okur yazar düşünce biçimlerine rastlıyoruz. Ancak Kur'an'ın sözlü anlatımı varlığını sürdürüyor. Peygamberin bir katip olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak kendisinin ve toplumunun daha katip bir zihniyete doğru kaydığına dair işaretler kesinlikle görüyoruz. Daha fazla yarı soyutlama. Kur'an anlatıcısının Medine'de Mekke'dekinden daha okur yazar olduğunu gösteren ne görüyoruz? Sözlü edebiyat çalışmalarının öngördüğü gibi zihin ne kadar okur yazarsa soyutlamaları kullanma ve anlam bulma olasılığı da o kadar artar. Yine, Kur'an felsefi bir inceleme değildir ve bu nedenle biçimsel soyutlamalar olası önerme veya öz gibi çeşitli bir bütünlüğü temsil eden cisimsiz bir fikrin kullanımı beklememeliyiz. Elbette bu, Müslüman filozofların, ilahiyatçıların ve mistiklerin yüzyıllardır keşfettiği gibi, Kur'an'dan çıkarılabilecek birçok soyutlama olmadığı anlamına gelmez. Ancak Peygamber'in zihni bu tür konuları kendi başına asla uzun uzadıya incelemez. Mekke Kur'an'ında soyutu ima etmek için kullanılan işaretleri, meselleri ve bir dereceye kadar da türleri zaten gördük. Belirli, duyumsanan dünyayı doğru bir şekilde okursanız, görünmeyen genel bir şey vardır. Ortaçağ Kur'an dünyası, 7. yüzyıl Arapçasının okunuşunu ve sikkelerdeki işaretleri yansıtan, okunacak bir kitap gibi işliyor. İşaret, mesel ve tip gibi bu tür yarı soyutlamalar, Medine'de 2. ve 3. Mekke dönemlerinde gördüğümüzden biraz daha düşük bir sıklıkta varlığını sürdürüyor. Ancak Medine'de neredeyse soyutlamanın başka örnekleri de ortaya çıkıyor. Öncelikle, Medine Kur'an'ının en kolay fark edilen özelliklerinden biri, bir grup insana hitap etmek için hitap kipinin kullanılmasıdır, ey filan kimseler! En yaygın örnek, ey iman edenler, ya ayyuha alladuna amenü, bir ve ardından ey kitap ehli, ya ahlale kitabi, ve ey insanlar, ya ayyuha nasu, ey İsrailoğulları, ya banı İsra'ya, ey kendilerine kitap verilenler, ya alladhına ütül kitaba, ve ey kafirler, ya alladılına kafarı, gibi daha az yaygın olan dualardır. Mekke'de bu türden çok az sayıda dua ortaya çıkmışken, Medine'de bu türden onlarca hitap vardır. Medine, Kur'an'ı bize sürekli olarak dinleyiciler arasında kimlerin olduğunu söyler ve aynı şekilde bakışlarını bir gruptan diğerine çevirdiğinde de bunu söyler. Bu bize ne anlatıyor? Peygamberin zihni hala sözlü bir formatta düşünüyor çünkü çok belirli insan gruplarına hitap ediyor. Ancak Medine'deki dinleyicilere neredeyse sürekli olarak tekrar tekrar hitap edilmesi, Aynı surenin veya hatta aynı pasajın birden fazla dinleyici kitlesi olduğu anlamına geliyor. Tek bir konuşmadan ziyade, Kur'an anlatıcısı aynı anda birçok farklı kişiyle, birçok farklı şekilde konuşuyor. Dolayısıyla, Medine Kur'an'ını dinleyen ancak ilk dinleyici kitlesinde olmayan biri için, okunan kısım, kendisine şahsen hitap edilip edilmediğini açıklayacaktır. Anlatıcının başını çevirmesi, işaret etmesi veya konuşulan kişilere bakması yerine, Kur'an'ın içeriğinin kendisi dönüyor. Merhaba, nasılsın? ve sevgili Beki, nasılsın? ifadelerini karşılaştırın, her ikisi de biriyle sohbet başlatma anlamına gelir, ancak ilkinde insanların yüz yüze konuştuğu tahmin edilebilir. Bir e-postada veya mektupta görebileceğiniz ikinci örnekte, başlangıçta kiminle konuşulduğunun belirtilmesi gerekir. Kur'an nakilcisi, insanların bu beyanları bizzat peygamberin önünde olmadan alacağını mı sanıyor? Sözlü Kur'an nakilcisi, daha önce düzenli olarak görmediğimiz edebi düşünce biçimlerini sergiliyor. Bu hedef kitle beyanları, bir soyutlama, veya yarı soyutlama, da ima eder. Kur'an anlatıcısı, daha geniş bir hedef kitleye işaret eder. Sözlü bir eser, ara sıra ama tekrar tekrar hedef kitlenin kim olduğundan bahsettiğinde, aslında iki hedef kitle ima edilir. Anlatıcı artık belirli kişilere hitap etmektedir, sözlü performansların gerektirdiği gibi, örneğin kitap ehli veya müminler gibi, ancak kimin dinlediğini açıkça söyleyerek, adı konulmamış, ima edilen genel bir hedef kitle de vardır. En gerçek anlamıyla, daha fazla sınırlama getirilmeden sunulduğunda e insanlar çağrısında bunu görürüz. Ancak mesele bundan daha fazlasıdır. Düzgün edebiyatlar, herkes tarafından okunup anlaşılacak şekilde tasarlanmıştır, ancak belirli bir kişi tarafından değil. Modern İspanyolca bir roman yazarsanız, herhangi bir İspanyol okuyucunun, en azından varsayımsal olarak, okuyup anlayabileceği şekilde tasarlarsınız. Bazı bölümlerde bazı İspanyolca konuşanlara, diğerlerinde diğerlerine ve geri kalan bölümlerde tüm İspanyolca konuşanlara hitap etmezsiniz. Böyle bir romanın, her şey göz önüne alındığında, herhangi biri olabilecek, ima edilen genel bir okuyucusu vardır. Derinlemesine sözlü bir performansın aksine, roman somut veya durumsal değildir. Medine Kur'an'ında, belirli bir hedef kitlenin tekrar tekrar ancak tutarlı olmayan bir şekilde belirtilmesiyle, yazılı bir romana benzer şekilde, önerilen genel bir hedef kitle vardır. Kur'an anlatıcısı genellikle, ama her zaman değil, Belirli bir hedef kitleye odaklandığında bu bize pasajın geri kalanının dinleyen herkese hitap ettiğini de gösterir. Bu genel, soyut dinleyici, okuyucu Medine surelerinin arka planında sessizce oyalanarak Hazreti Peygamber'in zihninin giderek daha geniş ve daha okur yazar bir ölçekte çalıştığını gösterir. İkincisi, derin sözlü kültürler genellikle sabit kurallara sahip resmi bir retorik geliştirmezler. Bu hem gereksiz hem de gereksiz olurdu, çünkü Ritori'yi açıklayan sözlü icranın zaten tartışılan Ritori'yi kullanması gerekirdi. Bir cümle fiilleri böyle kullanır cümlesi, fiilleri dinleyicinin zaten anlayacağı şekilde kullanmalıdır, öyleyse cümlenin amacı nedir? Fakat Medine'de ara sıra Şuur adı verilen Kur'an birimine atıflar görüyoruz. Şuur, Mekke döneminin sonlarına doğru geçse de Medine'de tekrar tekrar karşımıza çıkar. Sadece 9. Şuur, sureyi dört kez ele alır. Sura, su var kelimesinin neyi ifade ettiğine dair net bir cevap yoktur. Ancak kuşatılmış veya kapana kısılmış olmakla bir ilgisi vardır. Neredeyse kesinlikle Kur'an'da bir şeyin etrafını saran duvar, sur, ve bilezik, asavör, kelimeleriyle ilişkilidir. Bağlam olarak, surenin muhtemelen Arapça olan ve doğru ya da yanlış, daüstü bir kökene sahip olduğunu iddia eden bir kelime birimi olduğunu biliyoruz. Sık sık, ancak her zaman değil, peygamberin bir düşmanının kendi vahyedilmiş bir kelamını getirmeye cesaretlendirildiği meydan okuma ayetlerinden, ayat al-tehaddi, birinde bahsedilir, eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe ediyorsanız, Haydi onun benzeri bir şuur getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de çağırın, eğer doğru söylüyorsanız. Ancak şuur hiçbir zaman doğrudan açıklanmaz. Geç antik çağda Arapça konuşanlar, daha fazla yorum yapmadan surenin ne anlama geldiğini bilirler. Surenin bir tür olarak kurallarını ve sınırlarını bilmiyoruz. Peygamberin zihninin şuur kelimesini bizim kullandığımız gibi kullandığını varsayarsak, ki bunu varsaymak zorunda değiliz, bir şuur herhangi bir uzunlukta ve herhangi bir sayıda konu, stil, ses ve uyak şemasında olabilir. Belki de bir vahiy birimi için bir etikettir. Ya da belki de bu, daha önce gördüğümüzden daha yazar bir düşünme biçiminin başka bir işaretidir. Şuur bir türdür, ancak son derece esnektir. Şuur, bir haikü gibi katı değildir. Bunun yerine daha çok bir konuşma veya analiz gibidir. Bir şuur, bir kategoriye ihtiyaç olduğunu görebilecek kadar okur yazar olan, ancak kategorik olacak kadar okur yazar olmayan bir düşüncedir. Geç antik Hicaz'da şuur adı verilen türün kurallarının zamanla kaybolması değil, surenin hiçbir zaman kuralları olmaması, sadece ilimleri olmasıdır. Medine'deki Hazreti Peygamber'in zihni retorik olmadan da işleyebilecek kadar sözlüdür. Ancak şimdi neredeyse soyut bir ritoriin varlığını düşünebilecek kadar okur yazardır. Böyle bir şuur, belirli bir şuur olmayan bir şuur. Üçüncüsü ve en önemlisi, Medine’de Mekke'de görülen hiçbir şeye benzemeyen çok kısa teolojik soyutlamalar görüyoruz. Tanrı, asla kavramsallaştırılmayan soyut bir varlıktır, Tanrı genellikle teolojik bir incelemede olduğu gibi. Mekke’de, tanrının tartışılmayan soyutlaması, Bazen birbiriyle çelişen birçok ilahi ismin ima edilmesiyle ima ediliyordu. Daha önce gördüğümüz bir örnek olarak, ilahiliğin Tanrı, Allah mı yoksa Rahman, El Rahman mı olduğu konusunda bir tartışma ve kafa karışıklığı öne sürülüyordu. Doğal olarak, peygamberin zihni evet, her ikisi de, ancak Tanrı birdir diye yanıtladı. Benzer şekilde, Mekkeli peygamberin zihni, işaretler ve mesellerle Tanrı'ya işaret etti ve Tanrı'nın hem bunların işaret ettiği hem de onları yapan olduğunu iddia etti. Medine'de işaret ve mesellere başvurma sıklığı azaldıkça, bunların yerini daha dağınık Tanrı tartışmaları, kutsal metinlerdeki felsefi veya teolojik soyutlamalara en yakın şeyler olarak görüyoruz. Medine'de anlatıcı, Tanrı'nın kolayca kategorize edilemeyeceğini, çünkü kategorileri tanımlayanın Tanrı olduğunu tekrar tekrar anlatır. Kur'an ve Peygamberi ortaya çıkmadan yüzyıllar önce Yahudanın İbranice konuşan nüfusunun belirli bir kısmı Babil'de esir tutuluyordu. Bu Babil sürgününde yaklaşık MÖ 600 ila 530, bir grup insan anavatanlarından ve ulusal tanrılarının meskeninden 600 mil uzağa götürüldü. Bu esaret ve sonrasında, İbranice Edebiyat, İbranice İncil'in büyük bir kısmının derlendiği, yazıldığı ve düzenlendiği klasik dönemine girdi. Neden? Çünkü evde olmadığınızda, gösterişinizi yola çıkarmak zorundasınız. Yahudanın Tanrısı artık daha geniş, uluslararası bir ölçekte faaliyet göstermelidir. Tanrı'nın bir toprağı vardır ama her yerde yerlisidir. Tanrı'nın yalnızca tek bir yerde görev yapan rahipleri vardır ancak Tanrı her yerde bulunabilen peygamberler aracılığıyla konuşur. İbranilerin eski yerel tanrısı, dünyanın dört bir yanına ulaşabilen yazılar aracılığıyla konuşan bir tanrıya dönüşüyordu. Kudüs'ten Babil'e olan mesafe sadece İbrani tanrısını hareket ettirmekle kalmadı, aynı zamanda tanrılarını eskisinden çok daha soyut hale getirdi. Bu hem Yahudanın yerel tanrısı hem de Babil'de, Mısır'da veya çölde halkını kurtarabilecek mekansız bir tanrıdır. Zaman, mekan ve biçimin ötesinde bir filozofun tanrısı olmasa da, sıradan bir yerel puttan çok daha soyuttur. Hicretin ardından peygamber ve halkının başına da benzer bir şey geldi. Kudüs ve Mekke'nin tanrısı artık Medine'nin de tanrısı olmak zorunda. Tanrının mahalli dışarıya doğru genişlemeli. Tanrı daha soyut hale gelmeli ve böylece Kur'an anlatıcısının tahayyülü de öyle olmalı. Medine'de kıble, namazın kılınacağı yön, ile ilgili şu iki pasajı düşünün. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Biz seni gökte yüzünü çevirirken görüyoruz. Seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü ona doğru çevirin. Bakara 144, ayrıca 149. Bu pasajların ikisi de aynı sureden, ancak ilki Tanrı'nın yüzünüzü çevirdiğiniz her yönde olduğunu söylerken, ikincisi müminin çok belirli bir yöne dönmesini söylüyor. Peki hangisi, ikinci pasaj eski düşünce tarzını kullanıyor, Tanrı bir şekilde Mekke'de ve özellikle de Kabe'de mevcuttur. Tanrı'nın bir mekanı vardır, gerçek anlamda veya maddi bir nesne gibi analojik olarak. Ancak ilk pasaj daha soyut. Tanrı yalnızca tüm haritayı kontrol etmekle kalmaz, Mekke'de gördüğümüz gibi, aynı zamanda her yerdedir ama o haritanın hiçbir yerinde değildir. Bir fikir veya kategori gibi, Tanrı belirli mekanlarda, örneğin Kabe, peygamberlik sözleri ve hikayeleri, gökyüzü, Kudüs, belirgin bir şekilde mevcuttur, ancak herhangi bir mekanın ötesindedir. Bil ki Tanrı, kişi ile, kendi, kalbi arasında durur. Ve hatta evinden uzakta bile, kullarım sana beni sorduğunda, şüphesiz ben yakınım. Tanrı'nın varlığı hem duruma bağlı hem de evrenseldir, üç kişinin gizli konuşması yoktur ki o, onların dördüncüsü olmasın, beş kişinin gizli konuşması yoktur ki o, onların altıncısı olmasın, bundan az veya çok olsun, nerede olurlarsa olsunlar mutlaka onlarla beraberdir. İşte bu yüzden yalnızca Medine'de Allah'ın sembollerini şer, görüyoruz. Farkına varmak veya farkına varmak, yeşuru veya yuşuru, şair, şair, ve şiir, şir, fiilleriyle ilişkili olan sembol, başka türlü bilinmeyen bir şeyin bilinçli zihne gelmesini sağlayan şeydir. Kur'an'daki işaret ve mesel gibi, bu semboller de yerel, hissedilir şeylerdir ve kişiyi hissedilmeyen ve mekanın ötesinde bir şeyin farkına varmasını sağlar. Bu semboller arasında Mekke'deki hac yerleri olan Safa ve Merve ve belki de Mekke'de uygulanan tüm ritüeller yer alır. Ancak bir sembol aynı zamanda genel de olabilir, Allah'a içtenlikle tapan herhangi bir halkın uygulamaları. Her ümmet için bir ibadet yeri kıldık. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır, artık ona teslim olun. O hayvanları da sizin için Allah'ın işaretlerinden kıldık. Onlar da sizin için bir hayır vardır. Peki hangisi, genel mi, yoksa özel mi? Yine, Tanrı'nın konumu gibi, Tanrı'nın sembolleri de artık her ikisidir. Tanrı'nın sembolleri yalnızca Mekke'de bulunabilir ancak her yerdedirler tıpkı tanrının yüzünün bakabileceğiniz her yerde olması ve sizin de Mekke'ye dönmeniz gerektiği gibi Medine'de Kur'an anlatıcısının tanrısı burada orada ikisi de değildir ve her ikisidir Soyut olarak tanrı Surenin yarı soyutluğuyla birlikte doruk noktasına ünlü Nur Suresi'nde ayet-i Nur ulaşır Burada Kur'an'ın başlangıcında kendini şuur olarak tanımlayan tek Suresi'nde Aynı anda Tanrı'ya işaret eden katman katman benzetmeler ve çarpıtmalar görürüz. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde bir kandil bulunan bir kandile benzer, kandil bir sırça içindedir, sırça da sanki incimsi bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da, batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Onun yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini nuruna iletir. Allah, insanlara misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Bir bulmaca kutusu veya matruşka bebeği gibi, Tanrı'nın benzetmeleri ve diğer göndermeler birbirini içerir. Tanrı bir bardakta, bir lambada, bir nişte ışıktır. Tanrı'nın ışığı zeytinyağı gibi yanar. Ama hiçbir yerde olmayan ve yağı asla ateşe dememiş bir ağaçtan. Burada, bir milyar işaret, sembol, hikaye ve benzetmenin merkezinde yersiz bir tanrıyı ima eden bir dizi maddi gönderme görüyoruz. Tanrı ebedi, zamansız ve sonsuzdur gibi saf bir teolojik veya felsefi soyutlama görmüyoruz, bunun yerine sözlü peygamberin zihninin okur yazar ve soyut olana giderek daha fazla yaklaştığını görüyoruz. Bunu yine, Babil sürgünü sırasında ve sonrasında İbranice'de ortaya çıkan düşünce türleriyle karşılaştırabiliriz, Rabbin yüceliğinin benzerliğinin görünümü. Önce Tanrı vardır, sonra Tanrı bir şeye benzer. Sonra Tanrı bir şeye benzer, bir şeye benzer, bir şeye benzer. Sonra Tanrı bir şeye benzer, bir şeye benzer. O halde, pek çok mistik ve filozofun, Tanrı tamamen aşkındırı neredeyse ima eden, ve bunu söylemeye çok yaklaşan, bu ışık ayetine yönelmesi şaşırtıcı değildir. Peygamberlerin mührü ve diğer okuyucular. Kur'an'ın tanrısı giderek daha soyut biçimlerde resmedilirken, Kur'an'ın anlatıcısı ve dünyası daha doğal bir şekilde karşımıza çıkar. Mekke, Bekke, Bedir, Kabe, Yesrib ve Huneyn gibi belirli, yabancı olmayan yerlerin isimlerini yalnızca Medine'de görürüz. Peygamberin velayeti Zeyd'in adını görür ve peygamberin eşleriyle tartışmalara gireriz. En önemlisi, peygamberin kendisi de daha bağlamsallaştırılmıştır. Daha önce, bağlamsal ipuçları ve dil bilgisi nedeniyle bazı pasajların bizzat Muhammed'e hitap ettiğini varsaymamız gerekiyordu. Medine'de, Kur'an'ın Muhammed'e hitabı genellikle doğrudan ona yöneliktir. Tıpkı Ey iman Edenler ve Ey Kitap Ehli gibi, Artık ey peygamber ya ey yühel Nebiyu ve ey elçi ya ey yühel resulu ifadelerimiz de var. Bazı ancak tutarlı olmayan hedef kitle etiketlemeleri dolaylı olarak genel bir hedef kitleyi ima ettiği gibi anlatıcının ara sıra tutarlı olmayan şekilde etiketlenmesi de genel bir okuyucuyu ima eder. Kur'an giderek daha az somut hale geldiğinden hedef kitleye kimin ne zaman konuştuğunun tıpkı bir metin gibi söylenmesi gerekiyor. Kur'an hala sözlü bir performanstır ve bu nedenle Medine'de bile son derece durumsaldır, ancak artık bu okumalar, bir mektuptaki imza veya mühür gibi isimlerle birlikte gelir. Medine Kur'an'ında, peygamberin özel ismi yalnızca dört kez Muhammed ve bir kez Ahmet olarak geçer. Bu beş örnekte de Muhammed ismi, peygamberden ikinci tekil şahıs Eril kipiyle ile bahseden bir surede yalnızca bir kez geçer, Kur'an tarihi boyunca kendisine bu şekilde hitap edilmiştir. Öyleyse neden peygamberin ismi aniden ve yalnızca ara sıra anılıyor? İlk olarak, gözlerinizle bir isim gördüğünüzde, yazı görürsünüz. Muhammed'in zamanından kalma Arap epigrafisi gibi, isimlerin varlığı bize yazının orada olduğunu söyler, ancak onu yapan insanlar bununla ne yapabileceğinizi daha yeni öğreniyorlar. Başka bir deyişle, Kur'an anlatıcısı bu sözleri söyleyecek tek kişinin kendisi olmadığını düşünmeye başlıyor ve bu yüzden daha önce adı verilmeyen bu peygamberin kim olduğunu belirtmesi gerekiyor. Başka biri bu sözleri söylediğinde, bu diğer konuşmacının söz konusu peygamber olmadığı açık olmalıdır. Sonra, ikinci olarak, bir isim yokluğu ima eder. Bir sözlü performans bir isim verdiğinde, bu genellikle birinin performans sırasında bedenlenmemiş ve mevcut olmadığını ve bu nedenle tanımlanması gerektiğini gösterir. Eğer Kur'an Muhammed'den bahsediyorsa, bunun nedeni onun başka bir yerde, ya uzakta ya da öldüğünde gelecekte olmasının beklenmesidir. Üçüncü olarak, bir isim bir imza işlevi görür. Otoriteyi, benzersizliği ve kalıcılığı işaret eder. Adınızı eklemeniz bir bildiriyi bir sözleşmeye dönüştürür. Bunların üçü de Kur'an'da Muhammed'in adı için geçerlidir. O yüzden Muhammed'in adının geçtiği beş yeri tek tek inceleyelim. Her biri bize Peygamber'in zihninin sözlü ve yazılı anlatımı hakkında bir şeyler anlatacaktır. İnkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların amellerini saptırmıştır. İman edip salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene ki o, Rablerinden gelen haktır inananların ise, Allah onların kötülüklerini örtecek ve işlerini düzeltecektir. Çünkü inkar edenler batıla uymaktadırlar. İman edenler de Rablerinden gelen hakka uymaktadırlar. İşte Allah, insanlara böyle misaller verir. Yerinden çıkarıldığında, bu pasaj yazı işlevi görür. Kendi içinde bir bağlamı vardır ve herkes anlamından kopmadan okuyabilir, çünkü konuşanın Muhammed olduğunu varsaymaz. Bunu, Mekke döneminin erken dönemlerinde Kur'an konuşanına yapılan göndermelerle karşılaştırın. Bu pasajlarda, kişi ister uyarıcı olsun ister olmasın, bu bir uyarıcıdır gibi ifadeler okumak zorundadır. Ancak şimdi, peygamberin zihni daha soyut terimlerle düşünüyor, belirli bir anda Muhammed olabilecek veya olmayabilecek genel bir okuyucu var, yine de şuur bir bütün olarak belirli bir zamanda Muhammed ve halkına özgüdür. Dinleyiciler şu anda savaştadır ve memleketlerinden sürgün edilmişlerdir. Dolayısıyla bu pasaj, Muhammed'in halkından herhangi biri tarafından okunabilecek kadar genel olsa da, Yalnızca Muhammed tarafından okunuyormuş gibi görünen bir metnin başında yer almaktadır. Peki o zaman neden Muhammed aniden isimlendiriliyor, ama sadece bir kez? Bunun Kur'an'a Muhammed olmayan biri tarafından sonradan eklenmesi mümkün mü? Muhtemelen hayır. Surenin tamamının yapısal analizi, bu pasajın tam da olması gereken yerde olduğunu ve surenin başka yerlerinde peygamberin rolü hakkındaki iki tartışmayı yansıttığını gösteriyor. Katipler Muhammed'e atıf eklemedi çünkü surenin tamamının yapısı bu pasajın yerini ve içeriğini destekliyor. Alternatif açıklamalar var mı? Peygamberin kendisi olan birincil bir konuşmacı ve aynı ortamda savaşan sürgünler, insanlara peygamberlerinin tam olarak kim olduğunu söylemesi gereken ikincil konuşmacılar var. Davasına bağlılık oluşturmak ve Muhammed'in otoritesini vurgulamak için Kur'an anlatıcısı peygamberin adını verir. Ancak Muhammed'in bir tanımı yok, bu yüzden dinleyiciler onun kim olduğunu zaten biliyor. Neden ona hiç isim verilmiyor? Sonuç olarak, bu surenin sözlü bir icra olduğu, çünkü aksi takdirde çok derin bir durumsallığa sahiptir, ancak başka biri tarafından yazıldığı ve üçüncü bir kişinin okuması beklendiği sonucuna varılmalıdır. Muhammed, sözlerini yazan bir yazıcı olduğunu bilse de, bunun anlamının ciddiyeti giderek daha da belirginleşiyor, bu sözler, herhangi bir anlam ifade edebilmeleri için özellikle Muhammed'in kişiliği etrafında bağlamlandırılmalıdır. Bu sözler, Muhammed'in dinleyicilerden uzakta olduğu veya vefat ettiği gibi, gelecekteki, bilinmeyen bir bağlama geçecektir. Anlatıcı, yani ana konuşmacımız Muhammed, birinin bu sözleri yazdığını biliyor, ancak bunların tam olarak hangi gelecekteki bağlamda okunacağını bilmiyor. Dolayısıyla anlatıcının zihni, adının verilmesini talep ediyor. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse, topuklarınız üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geri dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenlerin mükafatını verecektir. Allah'ın yazılı izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek nasip olmaz. Belirtildiği gibi, Muhammed'in isimlendirilmesinin aksine, bu pasaj son derece durumsaldır. Savaş ve savaş çabası, bu ayetlerde, ve tüm şuur boyunca, hedef kitlenin kendisi olarak varsayılır. Sadece herhangi birine hitap edilmez. Yine de, Peygamber'in adı ikinci kez geçiyor. Bundan ne öğrenebiliriz? Bu pasaj ilk ortaya çıktığında, anlatıcı Muhammed'in nasıl öleceğini bilmiyordu. Anlatıcı Muhammed'in kendisi ise, bu açıkça çok mantıklıdır. Ancak anlatıcının nihai yokluğu yani, bir şekilde ölümü bağlamında, pasaj daha edebi bir düşünme biçimi kullanır. Adınızı grafitiye yazmak gibi, bir ismin kullanımı, dinleyicinin, okuyucunun göremediği bir konuşmacıyı tanımlar, bu durumda, çünkü bir noktada ölecektir. Bu olasılığa Peygamberin ölümüne hazırlık yapan anlatıcı, sonuçta o bir tanrı değil, sadece bir elçi olduğundan, kendini halkına tanıtır. Bu pasaj, Muhammed olmayan birinin okuması için tasarlanmıştır, ancak yine de duruma bağlıdır. Ancak, nasıl ve ne zaman öleceğini bilmeyen bir elçinin kuşatması altındaki bir halk bağlamında anlam kazanır. Kendi yokluğunu düşünen Peygamberin zihni, bu tam kelimelerin başkaları tarafından tekrarlanacağı varsayımıyla kendine Muhammed der. Peygamberin zihni, diğer insanların onu sadece yorumlayacağını düşünürse, Muhammed ismini eklemesine gerek kalmaz. İkincil okuyucu, gerektiğinde ekleyebilir. Tekrar ediyorum, Kur'an hala sözlüdür, ancak Kur'an'ı okuyan biri değil, onu yazmaktadır ve Muhammed bunu bilmektedir. Peygamberin zihni, bir karşılaştırma noktası olarak amel kitabının görüntüsüne bile geri döner. Ölümde, ister gökte ister yerde olsun, yazılı olarak yaşamaya devam ederiz, bir yazıcı tarafından bizim için yakalanan oldukça sözlü bir düşünme biçimi. Ardından, Muhammed'e ismen atıfta bulunulan en meşhur Kur'an ayetine geliyoruz. Bu da son derece durumsal bir gönderme ve yine de peygamber olmayan genel bir okuyucuyu akla getiriyor. Peygamberin vesayeti altındaki Zeyd'in eşinden boşanmasıyla ilgili tartışmaların ardından, Muhammed'in yetişkin biyolojik oğlu olmadığı söyleniyor. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Makane Muhammed'un aba ahadin min rijalikum, ancak Allah'ın elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Son derece önemli olan Peygamberlerin mührü ifadesine geri döneceğiz. Bu arada, bu pasajın çok küçük bir kitlesi var, mesele sadece Muhammed'in yetişkin oğullarının olmaması değil, o, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası da değil. Bu pasaj, şu anda Muhammed'in biyolojik çocuklarıyla aynı yaşta olan erkeklerin bulunduğu bir duruma uyuyor ve eğer Muhammed'in hayatta olan oğulları olsaydı, bu pasajın dinleyicileri arasında onlar da olurdu. Yine, durum Muhammed'in nihai yokluğunu içeriyor erkek mirasçılarının olmaması ve belki de peygamberlik mührü olarak nihai varlığı. Muhammed sona erdiğinde bir şey sona erer. Dolayısıyla, peygamberin zihninin bu kaçınılmaz sonucu kendi kendine değerlendirmesi ve gelecekteki bir dinleyici kitlesi için bir imza bırakması mantıklıdır. Ancak dinleyici kitlesi, Muhammed'in çocuklarının yaşında, veya civarında, yetişkinlerin bulunamayacağı kadar uzak bir gelecekte değil. Bu gelecekle ilgili, ancak yalnızca Muhammed'in çocuklarının neslinin hala hayatta olacağı yakın bir gelecekle. Dolayısıyla, peygamberin adının anılmasına hala ihtiyacımız var çünkü orada olmayacak. Ancak aynı anda anlatıcı, birinin onun sözlerini tam olarak yazdığını düşünmelidir. Eğer varsayım, insanların bu Kur'an'ı yorumlayabilecekleri olsaydı, Kur'an'ın üslubunun şimdi Muhammed ismini içerecek şekilde evrilmesi gerekmezdi, ancak daha önce değil. Muhammed konuşan kişidir, ancak artık tek konuşan o değildir ve bu diğer, daha sonraki konuşmacıların sözlerini kelimesi kelimesine okumaları beklenir. Hazreti Muhammed'in dışında da yazıcılar olacaktır ve Hazreti Muhammed, yakın bir gelecekte, kendisi kavmiyle birlikte olmayacağı zaman, bu Kur'an'ı kendilerine yazacaklarının farkındadır. Sonraki on yıllar ve yüzyıllarda Müslümanlar, Kur'an'da Muhammed'in peygamberlerin mühürü, Hatemeyin nebiyin olarak anıldığı bu eşsiz ifadeye dönüp bakacak ve bunda Muhammed'in peygamberlerin sonuncusu olduğuna dair bir işaret göreceklerdi. Peygamberlik mühürlenmiştir. Bir balmumu mührünün bir mektubu kapatması veya kapalı bir kabı kapatması gibi, Muhammed de kendisinden önce gelen peygamberlerin uzun tarihine aynı şekilde damgasını vurur. Kur'an'daki mühür, hatem, genellikle vücudun bir bölümünü mühürleyen bir şeyi ima eder, örneğin Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve bir başka örnekte bir şişe üzerindeki mührü kasteder. Dolayısıyla burada, peygamberlerin mührünü, arkasından peygamberliğin kapısını kapatan peygamber olarak anlamanın hikmetini görüyoruz. Ancak peygamberlerin mührünün aynı zamanda doğru olabilecek başka yorumları da vardır. Peygamberlerin mührü ifadesi, çeşitli kaynaklarda Musa, İsa ve Hazreti İnsan, ölümü yaklaşık 211, içinde çeşitli dillerde kullanılmıştı. Her zaman olduğu gibi, Kur'an'ın bu diğer metinlerden herhangi birine atıfta bulunduğunu varsaymamalıyız. Ancak, bu eski referansların çoğunda mühür yalnızca bir kapanış değil, aynı zamanda bir gerçeklik mührüdür. Bir mühür kapatır, ancak aynı zamanda ilahi bir emir veya bir isim gibi bir yazıyı işaretler veya içerir. Bir mühür bir işaret taşır. Bir mühür, bir mührün işaretidir. Bir mühür, başka bir yazıyı tamamlayan bir yazı parçasıdır. Yani bir mühür, mührü yapan kişiye dolaylı bir atıftır. Bir madeni para kalıbı veya pul gibi, görünmeyen, uzaktaki veya her ikisini birden belirtmek için ters bir görüntü yapılır. Bir mühür, bir hükümdarın varlığını kağıda geçirme, onu taşıyan elçiye güç ve yetki verme gücüdür. Bir mühür, bir efendi adına gelen birinin yazılı yetkisidir. Bir mührü, ister bir belge ister bir kap üzerinde olsun, gördüğünüzde, efendinin elinin izini tersten görürsünüz, kendiniz görmeden güçlü bir şey görürsünüz. Bir şeyi güçlü görüyorsunuz çünkü daha büyük bir şey onu güçlü kılmıştır. Kur'an'da Muhammed, veya Ahmet, isminin geçtiği her yerde, bir şekilde yazıyla, benzetmelerle, işaretlerle veya bunların bir kombinasyonuyla bağlantılıdır. Allah benzetmeler yaparken, bir damgaya, suretler yapmak için kullanılan bir resme ihtiyaç duyar. Muhammed'in mührüyle, geçmişteki diğer peygamberler ve kutsal kişiler bu yaşayan peygamberin bir örneği haline gelirler. Muhammed onlardan farklı olsa da, aynı kişilerdir. Muhammed yalnızca yazıyla belirlenmiş olarak ölecek bir elçidir. Allah, Muhammed'in peygamberliğini itaat ve isyanın bir sınaması olarak kullanır, Allah, insanlara böyle benzetmeler yapar. Musa kavmine şöyle demişti, Ey kavmim! Benim size Allah'ın elçisi olduğumu bildiğiniz halde, neden bana eziyet ediyorsunuz? Sonra onlar yüz çevirince, Allah da kalplerini kaydırdı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti, Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah'ın size gönderdiği elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçinin müjdecisiyim. Sonra onlara apaçık deliller getirince, bu, apaçık bir büyüdür dediler. Burada yine Muhammed, Musa ve İsa'nın anti tipidir. Zira hepsi Tanrı'nın elçileridir ve bu Tanrı'nın kanıtlarını getirseler bile kendi toplumları tarafından reddedilirler. Peygamberler, gelecekteki bu peygambere giden yolu işaret eden birbirlerinin suretleridir. İsa, Musa'nın yazısında, yani Tevrat'ta olanı doğrularken, Muhammed de kendisinden önceki İsa'yı, ve dolayısıyla Musa'yı ve Tevrat'ı, doğrular. Peygamberin zihni daha okur yazar hale geldikçe, Muhammed’in eski peygamberlik tiplerine burada Musa ve İsa, karşı antitip işlevi, antitip gibi kesin bir edebi kategoriye sahip olmadan mümkün olduğunca doğrudan ifade edilir. Ancak bunun yerine şu anda mührün neredeyse soyut halini görüyoruz, yazılı bir metnin metinle peygamberliğin bir peygamberle kapanması. Gerçek bir mühür, madeni para kalıbı veya mühür gibi, mühür olarak Muhammed geçmişi kapatır ve geçmişi doğrular. Ve bir madeni para veya pul gibi, önceki peygamberler de gelecekteki peygamber Muhammed'in otoritesini doğrular. Bütün bu imgeler, mühürler, işaretler, semboller, meseller ve yazılı metinler, Muhammed isminin beşinci kez geçtiği yerde verilmiştir. Andolsun ki Allah elçisine rüyasında doğru söylemiştir. Andolsun ki Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. O sizin bilmediğinizi bildi ve yakın bir fetih verdi. O elçisini hidayet ve hak dinle gönderendir ki dini, dinin hepsine üstün kılmak için. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar. Kafirlere karşı sert, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, Allah'tan lütuf ve rıza arayarak rükû ve secde ederken görürsün. Yüzlerindeki simahum, secde izidir. İşte onların Tevrat'taki misalleri böyledir. İncil'deki misalleri ise, filizini çıkarıp onu güçlendiren, sonra da dikleşip sapı üzerinde dikilen bir ekine benzer. Bu, ekenlerin hoşuna gider. Böylece Allah, bununla kafirleri öfkelendirir. Allah, onlardan iman edip salih ameller işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Bu pasaj yine yakın geleceğe hitap ediyor. Allah dilerse, siz gerçekten de haram mescide gireceksiniz. Bu, Peygamberin şahsen orada olabileceğini güçlü bir şekilde ima etse de, orada olmama ihtimali de var. Öyle ya da böyle, bu peygamberin etkileri açıktır çünkü halkının sürekli ibadetlerinden dolayı yüzlerinde baskı izleri oluşmuştur, bir işaret, sima, bir iz, girintili bir iz, atar. Ardından düşünce hemen tekrar tipolojik hale gelir, Tevrat'taki benzetmeleri ve İncil'deki benzetmeleri budur, ancak bu sefer tüm topluluğa atıfta bulunur. Tevrat ve İncil, zamanla kendi başına güçlü bir şekilde ayakta kalabilecek ve böylece peygamberlik geçmişinin işlevini doğrulayabilecek bir tohum ekmiştir. Bu topluluktaki iz, bir mührün yakın zamanda orada bulunduğunun kanıtı, geçmişi doğrular ve bu da gelecekte var olacak olan geleceğe yetki verir. Çeşitli nedenlerden ötürü, Medine Kur'an'ı, esasen sözlü bir icra olarak işlevini hiçbir zaman yitirmese de, Tüm Kur'an külliyatının en okur yazar bölümüdür. Tanrı giderek daha soyut terimlerle tanımlanırken, Kur'an'ın doğrudan muhatabı ve ritoriği biraz daha doğrudan hale gelir. Son olarak, Peygamber'e hitap edilmesi, Hz. Muhammed'in isminin anılması ve peygamberlerin sonuncusu olarak işlevinin ilan edilmesi, peygamberin, halkının çoğundan uzakta ve nihayetinde vefatında, bulunmadığı bu topluluk için yakın bir geleceğin habercisidir. Bu, oldukça okur yazar düşünce biçimlerinin ve erken dönem Kur'an'da tamamen bulunmayan ve ancak Mekke döneminin sonunda ortaya çıkmaya başlayan yazıcıların varlığının altını çizer. Medine döneminde, bu yazıcıların ve hicretin etkileri, peygamberin zihnini okur yazar düşünce kalıplarına daha da yakınlaştırmıştır. Bölüm 1. Konuşma ciltleri Ebu Bekir, Yemame halkı öldürüldüğünde, yaklaşık 632, beni çağırdı. Sonra şöyle dedi, Ömer bana geldi ve şöyle dedi, Kur'an okuyanlar arasında kayıplar çoktu. Kur'anın büyük bir kısmı kaybolabilir. Sonra Ebu Bekir, sen şüphe duymayan akıllı bir genç adamsın. Allah'ın resulüne, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, vahi yazardın. Öyleyse Kur'anı arayıp bulmalısın, dedi. Bunun üzerine Kur'anı aramaya ve onu hurma yapraklarından, taşlardan ve insanların göğüslerinden toplamaya başladım. Zeyd İbni Sabit, elinizdeki cildi, Zeyd bin Sabit'in maddi Kur'an'ı derlemesiyle ilgili sıkça alıntılanan bu hadisle kapatıyoruz. Bu rivayetin tarihsel olarak doğru olup olmadığına bakılmaksızın, bu tek anekdotta önemli bir fikir iş başındadır. Zeyd veya bu hadisin kaynağı kim olursa olsun, Kur'an'ı aynı anda en az dört farklı formatta elinde bulundurmaktadır. İlk olarak, Kur'an, derin bir sözlü kültürde bekleneceği gibi, kişisel anıların, insanların göğüsleri, bir eylemidir. İkinci olarak, Kur'an, taşa özenle işlenmiş bir tılsımdır. Üçüncü olarak, Kur'an, hafızadan daha kalıcı ve taştan çok daha kolay işlenebilir temel formlarda, kişisel kullanım için, palmiye yaprakları, yazılmıştır. Son olarak, Zeyd'in ayrıca, sözde sahabe kodekslerinden biri olan, Hz. Peygamber'in yaşamından kalma yazılı Kur'an pasajlarından oluşan görünmez bir koleksiyonu da vardır. Burada tahminler üzerine varsayımlarda bulunacak olursak, bu kanonik öncesi yazılı Kur'an, parşömen üzerine yazılmış ve hali hazırda birçok pasaj ve şuur içermiş olmalı, bugün sahip olduğumuz yazılı Kur'an külliyatının bir atası veya kuzeni. Yine, bu hadisin tarihselliğini yararlı bir şekilde doğrulayamasak veya reddedemesek de, en azından Peygamber'in hayatını takip eden yaklaşık 100 yılda, Kur'an'ı aynı anda birden fazla formatta değerlendirmenin mantıklı, hatta beklendiği gibi olduğu unutulmamalıdır. Peygamber'in proto kanonu, ümmetin ezberlenmiş ve içselleştirilmiş bilgeliği, kısa Kur'an pasajlarıyla işaretlenmiş kişisel tılsımlar ve büyüler ve hatta rastgele okur yazar ve yarı okur yazar insanların daha da kişisel hafıza yardımcıları. İkinci İslam yüzyılında, tüm bunları tek bir birey için bile Kur'an olarak düşünmek hala mümkündü. Bu çalışma ilerledikçe, Kur'an'ın ikinci ve üçüncü Mekke dönemlerinde düzenli olarak yazıya geçirildiğinin giderek daha fazla farkına vardık. Dahası, metnin tekrar tekrar analizi, yazıyı yapan kâtipler, İn-Kur'an anlatıcısının kendisi olmadığını gösterdi. Bu nedenle, bu projenin sonucunda, icra edilen Kur'an'ın nasıl kabul edilen metni doğurduğuna dair bazı genel düşünceler sunuyorum. Kur'an'ın, okuma yazma bilmeyen Muhammed adındaki bir adamın sözlü anlatımlarından, şu anda karşımızda bulunan sabit, yazılı metne nasıl dönüştüğünün ayrıntıları, erken İslam çalışmalarında daimi bir gizemdir. Konuşulan Kur'an nasıl gerçek bir kitap haline geldi? Katipler, yazılı parçalar ve Raşidun hükümetinin, yaklaşık 632 ila 661, politikaları hakkında belirtilen hadis gibi ipuçları günümüze ulaşmıştır. Geleneksel olarak hem tarihsel eleştirmenler hem de çoğu Müslüman için, Kur'an'ı bugün bildiğimiz maddi belgeye dönüştüren süreç, esas olarak, yazılı Kur'an'ın tüm parçalarını bir araya topladığı, bir nüshayı standartlaştırdığı ve metnin diğer tüm versiyonlarını yaktığı söylenen üçüncü halife Osman'ın, ölümü 656, ayaklarına atılır. Osman, birçok kişinin inandığı gibi bu hikayedeki kilit oyuncu olabilir, ancak bir hikaye her zaman tek bir aktörün tek bir rol oynamasından daha karmaşıktır. Kur'an'ın toplanma sürecine dair tek bir yetkili versiyon yoktur. Bunun yerine, birçok ilgisiz ve hatta çelişkili kaynaktan bir araya getirilmiş belirsiz geleneksel anlatımlar vardır. Başka bir deyişle, Kur'an'ın kanonlaşma sürecine dair gerçekten de geleneksel bir hikaye yoktur. Çünkü klasik İslam kaynaklarının kendileri Kur'an için karmaşık, çok katmanlı bir toplama ve kanonlaştırma sürecine işaret eder. Bu, düzinelerce oyuncuyu kapsayacaktır. Sadece 4 Raşid'in halifesi değil. Şii kaynaklarında Ali'nin rolü doğal olarak daha merkezi, proto-sünniler için ise Ebu Bekir'dir, aynı zamanda katipler, Muhammed'in ailesi, ilk Müslümanların rastgele notasyonları ve ayrıca Peygamber'in kendisi. Kur'an'ın yazılması, toplanması, düzenlenmesi ve yayılması sürecinin kesinliği muhtemelen hiçbir zaman tam olarak bilinemeyecek olsa da, burada yer alanlar, Kur'an ve Muhammed'in sözlü ve yazılı anlatımı hakkında bildiklerimize dayanarak bazı gözlemlerdir ve şu anda sahip olduğumuz metinsel Kur'an külliyatının, yani tüm Kur'an'ın, Kur'an'ın önceki tarihini ve Peygamber'in zihnini anlamak için nasıl kullanılabileceğidir. Muhammed'in sözlü anlatımlarının nasıl yazıya geçirildiğini, bir araya getirildiğini ve metin olarak düzenlendiğini gerçekten bilmediğimiz göz önüne alındığında, bu maddi eseri terimimizin anlamıyla gerçek bir kitabı kullanarak peygamberin kendisinden önceki zihnine geri dönmek için ne söyleyebiliriz? Hazreti Muhammed'in yazılı eğitiminin biyografisi. 6. yüzyılın sonlarında, Arapça konuşan genç bir adam olan Muhammed, ana dilinin yazısının temel biçimlerini öğrendi. Bunları kendi kendine mi yazmayı öğrendiği yoksa sadece okuyup okumadığı belirsiz. Muhtemelen ve en azından, yetişkin akrabaları, taşlarda, duvarlarda ve vahşi doğadaki kamp alanlarında görülen tuhaf yazıtları veya grafiti etiketlerini açıklıyor veya oluşturuyordu. Bu dönemdeki Arapça işaretler son derece kısa olduğundan, işaretlerdeki her bir şekli açıklamak ve genç bir dinleyicinin daha fazla belgeye ihtiyaç duymadan edinilen bilgiyi kolayca hatırlaması makul olurdu. Her zaman olduğu gibi bunu kendi terimlerimizle okur yazarlık olarak düşünmemeliyiz. Genç Muhammed'in öğrendiği şekiller modern alfabelerdeki ve hatta klasik Arapçadaki harflerden çok daha boş olurdu. Muhammed'in yazılı Arapçasında konuşulan Arapçasındaki seslerden çok daha az şekil olduğundan çizgiler, döngüler ve kıvrımlar ahruf veya huruf tekili harf kelimenin tam anlamıyla bir dilim aynı terimin günümüzde de ifade ettiği gibi daha sonraki harf kavramından çok daha az spesifik veri taşır. Neredeyse her çizginin en az iki olası telaffuzu vardır ve bazı bağlamlarda çok daha fazlası, ve belki sayısal anlamları da olabilir. Ancak, Muhammed'in zihinsel alfabesindeki her işaretin birçok harfi temsil ettiğini düşünme hatasına düşmemeliyiz. Mesele, alçaktaki kepçe işaretinin B, T, T, H, Y veya en iyi temsil etmesi değil, aksine bu birçok sesin aynı dilimden kaynaklanmasıdır. Bugün İngilizce okuyucuların Y harfini, Arapça okuyucuların ise Ya harfini öğrendiği gibi, glif 1'dir, ancak sesler çoktur ve genellikle birbiriyle ilişkili değildir. Daha sonraki, çok daha kesin ve net olan Abbasilerin, 750.258. Arapça yazı sistemlerini, yalnızca anakronik olarak Muhammed'in dünyasına uygulandığı gerekçesiyle reddedersek, standart yazımları veya tek bir çizginin birden fazla harfi temsil ettiğini düşünmek bile imkansız olurdu. Daha sonraki kaynaklar, Muhammed ve ailesinin bir tür tüccar olarak çalıştığını defalarca söylüyor, bu nedenle genç Muhammed'in de listeleri yorumlamayı ve belki de yazmayı öğrenmiş olması mümkün. Bunlar, eğer gerçekten var olsalardı, neredeyse hiçbir kamusal işlevi olmazdı. Bunlar, çanak çömlek parçaları veya en fazla, Güney Arabistan'da o dönemde kullanılanlara benzeyen palmiye yaprakları üzerine yazılmış basit notlar olurdu. Bu tür varsayımsal listeler, yalnızca yazarların kendileri ve belki de aile üyeleri veya ev köleleri gibi düzenli olarak birlikte çalıştıkları kişiler tarafından kullanılacak hafıza yardımcılarıydı. Medine Kur'an'ında mesafe ve seyahatin gerektirdiği dönüşümlere ve önceki pasajlarda bu tür dönüşümlerin olmamasına bakılırsa, Muhammed'in kendisi tarafından oluşturulan listeler gibi tamamen varsayımsal yazılar en fazla ilkel ve muhtemelen yalnızca kişisel kullanım için olmalıydı. Eğer bu listeler, tekil terimlerden oluşan basit kataloglardan daha fazlasıysa, yani dil bilgisi ifadeleri içeriyorlarsa, çok az veya hiç değişiklik içermeyen kalıp ifadeler olurlardı. Muhammed'in Levant'a yaptığı iş seyahatlerine ve muhtemelen Yemen ve Etiyopya'ya yaptığı unutulmuş diğer seyahatlere dair daha sonraki tarihsel atıflarda listelerin oluşturulmasını ve yorumlanmasını faydalı hale getirmiştir. Taşınan ve ticareti yapılan malların makbuzları da, eğer varsa, benzer şekilde işleyecektir. Genç Muhammed için, genellikle yabancı dillerde yazılar içeren daha pasif bir edebi eğitimde söz konusu olurdu. Bunların en yaygın olanı, Muhammed'in kişisel olarak yorumlayamayacağı, ancak kesesindeki paraların metin içerdiğinin ve bu metnin bir yerlerde biri tarafından okunabileceğinin kesinlikle farkında olacağı paralar üzerindeki yazılar olurdu. Sanat ve mimari de Muhammed'in entelektüel gelişiminde rol oynardı. Seyahatleri boyunca kiliselerde, türbelerde, sinagoglarda ve midraş akademilerinde metinler ve başka türlü görülmeyen metinlerin resimli tasvirleri görmüş olurdu. Ancak çöl imparatorluk istilalarını en aza indirgediğinden kitaplar kentsel iklimlerde daha yaygındı. Romalıların, Perslerin ve Etiyopyalıların edebi kültürleri Hicaz kültürünü doğrudan doğruya çok sık etkilemezdi ancak folklor, formüller şiir ve temel ayinler olarak dolaylı olarak etkilerdi. Yahudilik ve Hristiyanlığın uluslararası tanrısı, ilahi bilgelik, tarih ve uyarının her birinin unsurlarının dünyaya, zamana ve biçimlere dağılmış olduğu, hem yazılı hem de sözlü, büyük, çok yönlü bir kayıt, kitap, aracılığıyla böyle konuştu. Yetişkinlik hayatının bir noktasında, Muhammed rüyalarında ve gece ayinlerinde, yani sarıldığı, namaz, uyku veya her ikisi için, zamanlarda güçlü deneyimler yaşamaya başlar. Bu muhtemelen, biyografi yazarı İbni İsa'nın bir sonraki yüzyılda bahsettiği gizemli tehanüs uygulamasıdır. Bu terimin anlamı, belki de İbni İsa'nın kendisi için bile belirsizdir. Çünkü okuyucusuna kelimeyi açıklaması gerekir, ancak bu uygulamanın nafile gece namazına, teheccüd, dönüştüğü veya onunla birlikte geliştiği varsayılabilir. Hicaz, sinagoglarda ve Hristiyanlığın imparatorluk biçimlerinde olduğu gibi yaygın ve standart dini organizasyonlardan yoksun olduğundan, bu belirsiz gece nöbetinin muhtemelen bir tür vaaz işlevi vardı, ritüelin kutsal metinler ve ilahi kelam üzerine bir derse bağlı olduğu bir yarı tefsir. Kişinin halkının hikayeleri zaten iyi bilinir, ancak ritüel ve pratikte kişisel olarak deneyimlenir. Bu nedenle erken dönem Kur'an'da doğrudan edebi referanslar yoktur. Peygamberlik sözü hala konuşma dilindedir ve bir uygulama biçimini alır, bir metin değil, bir kıraat. Bu nedenle, ilk dönem Kur'an'ın özellikle şiir ve şarkıya yakın olması şaşırtıcı değildir, özellikle Medine dönemi Kur'an'ından çok daha fazla. Vazlar ve ilahiler çok eski zamanlardan beri olduğu gibi, bu ilk dönem Kur'an'da kutsal metinleri ve hikmetleri, Neredeyse tamamı okuma yazma bilmeyen veya yarı okuma yazma bilen nüfusun büyük çoğunluğuna ulaşacak şekilde sözlü formatlarda sunmuştur. Ancak buradaki gelişme, bir vaazın aksine, Kur'an'ın kökenlerinden maddi bir metin yok gibi görünmesidir. Daha varlıklı, yani imparatorluk, bir Hristiyan veya Yahudi ortamında görülebileceği gibi, maddi bir belge üzerine bir kıraatten ziyade, Kur'an bildirisi, ancak geriye dönüp bakıldığında kendi başına yazılı bir metin haline gelecek olan maddi olmayan bir kutsal metni yansıtır. Kutsal kitap temaları üzerine yapılan sözlü tefsir, yazılı metni doğurur, tam tersi değil. Yazılı kutsal metinlerin biçiminin keyfi olduğu ilan edilirken, yazının ardındaki ilahi iletişim, tenzil, vahi, eyleminin mutlak bir öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Kur'an anlatıcımız okuma ve yazmanın çeşitli biçim ve işlevlerinin tamamen farkında olsa da, yeni dini bildirilerinde yazıyı bizzat kullandığını gösteren hiçbir şey yoktur. Ayetlerin çoğu gibi pasajların hepsi kısadır, ancak yine de son derece izlenimci ve canlıdır. Kafiyeler ve ritimler belirgindir ve çoğu zaman tahmin edilebilirdir. Aynı zamanda, bu pasajlarda yazı işlevi görecek kadar katı hiçbir şey yoktur. Gerekmedikçe özel isim kullanılmaz, sağlam, dokunulmaz yapılar veya monotonluk yoktur. Eğer bir şey açıklanacaksa, bu yalnızca betimleyici deneyim yoluyla olur, asla tanım yoluyla değil. İlk Mekke Kur'an'ı, günümüze kadar tüm dünyadaki İslami eğitim sistemlerinde kaldığı gibi, Kur'an'ın en ezberlenebilir katmanıdır. Redaktörlerin kodeksleri, Kur'an bu kadar erken mi yazıya geçiriliyordu? Muhtemelen bazı kişiler tarafından, ama bizzat Muhammed tarafından değil, üstelik bu pasajlar, yazının gerektirdiği kalıcılık ve bağlamdan kopukluk için tasarlanmamıştı. Peygamberin dinleyicileri arasında yer alan proto-Müslümanların bir kısmının bu kısa pasajları yazmış olması oldukça muhtemel. Bunlar, sonraki Kur'an'dan belirgin şekilde farklı pasajlardır ve bu da, sonraki pasajlarla uyumlu olacak şekilde yoğun bir şekilde düzenlenmediklerini ve aynı zamanda yazıya geçirilmeleriyle tuhaflıklarının korunduğunu düşündürmektedir. Bahsedilen hadiste, belki de kelimenin tam anlamıyla, bunlar bizim vurma yapraklarımız, taşlarımız ve insanların göğüsleridir, yazıya geçirilmiş olabilecek ancak bu şekilde tasarlanmamış erken dönem kuran, yazılması için profesyonel bir yazıcıya veya kitap imalatanesine ihtiyaç duymayan, sadece kamış kalem veya taş keski, bazı çok temel yazma becerileri ve bir çömlek parçası, bir taş, sıkı dokunmuş bir kumaş veya bir devenin kürek kemiği gibi düz bir yüzeye ihtiyaç duyan kısa ve etkili pasajlar. Ve elbette, bu kelimeleri koruma görevi için kişinin hafızası da aynı derecede güvenilir olurdu. Kur'an'ın ilk sureleri belirli kişiler tarafından yazılmış olabilir. Ancak bunlar kesinlikle günümüzde anladığımız anlamda bir kitap değildi ve anlatıcı da bunları bu şekilde planlamamıştı. Anlatıcının, bu pasajların metinsel bir formata aktarıldığının farkında olduğu bile belli değil. Peygamberin bilerek yazıcılarla çalıştığına dair kanıtlar görmeye başladığımız dönem 2. ve 3. Mekke dönemleridir. Yine de gelen Kur'an'da yazanın Kur'an'ı okuyan kişi olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur ve yetişkin Muhammed'in aniden tamamen okur yazar hale geldiğini düşünmek için de bir sebep yoktur. Gördüğümüz şey peygamberin çok daha fazla ve yeni şekillerde yazmayı düşünmesi gibi çifte dönüşümdür. Metindeki üslup değişiklikleri ise Tüm bu kayıtlar tek bir yazıcı tarafından tek bir folyoda tutuluyorsa, bunun gerçekten de uygun bir metin, hatta belki de bir edebiyat olduğunu düşündürmektedir. Artık hizmetinin önceki dönemlerinden daha başarılı ve etkili bir peygamber olan Muhammed, bir veya daha fazla yazıcının hizmetlerini edinmiş, işe almış veya kazanmıştır. Vahiyler önemli ölçüde daha uzun ve daha karmaşık hale gelmiştir. Ezberleme kolaylığı önemli ölçüde azalırken, temaların sayısı artmıştır. Kur'an, yazılı veya yazılabilir, Arapçada kutsal kitap olma gibi tuhaf bir taktiği ele almaya başlamalıdır. Bu arada, anlatıcının kendisi de daha önce hiç düşünmediği bir şekilde yazmayı düşünmektedir. Ağzından çıkanlar, yazıcının, yazıcıların elleri ve bunların birlikte ürettiği fiziksel metin, peygamberin zihninde tekrar tekrar belirir ve işaretler, meseller ve tipler olarak tezahür eder. Ayrıca, ümmete yönelik ilk fiziksel tehditler, aynı anda çeşitli yerlerde çalışabilen ve belirli bir okuyucunun, peygamberin kendisi de dahil, ölmesi veya taşınması durumunda bile devam edebilen yazılı metinleri kullanma konusundaki kolektif ihtiyacı artırmış olurdu. Eş zamanlı olarak, işaretin, Meselin ve tipin tanıtılması, çeşitli dini inançlara sahip erken dönem Kur'an okuyucuları arasındaki bazı ritüel ve metinsel kopuklukları da önemsizleştirirdi. Daha sembolik düşünce biçimlerine yönelmek, kült uygulamalarındaki bu tutarsızlıkların bazılarını uzlaştırabilir, farklı semboller ve işaretler, birbirleriyle çelişmeden aynı referansı farklı şekillerde temsil edebilir. Tanrı için tek bir işaret yoktur. Tanrı'nın kendisini birçok şeye bölmeden birçok işaret vardır. Kabe'de tavaf eden hacıların şeklini hayal edin, tüm çizgiler tekil merkezi işaret eder, ancak çizgiler aynı zamanda farklı yönleri de işaret eder. Bu nedenle, birçok, hepsi değil, Yahudi, Hristiyan ve Proto-Müslüman ritüeli, her biri görünmeyen işaretin farklı işaretleri olarak bir arada var olabilir. Sembolik olana bu yönelişin tek kusuru, ikinci tanrıların sürekli reddedilmesi veya bir sembolün işaret edilen şeyle karıştırılması, şirk, ortaklık, ancak deyimsel olarak putperestlik, olacaktır. Ardından, hem Etiyopya'ya hem de Yesrib Medine'ye, ve muhtemelen proto-Müslümanların kaçmış olabileceği diğer birçok yere, doğru, daha geniş anlamda hicret başlar. Artık ümmetin kayda değer toplulukları aynı anda birçok yerde bulunmaktadır. Anlatıcı onlara şu şekilde hitap etmeye başlamalıdır. Ey iman edenler, ey Yahudiler, ey kitap ehli ve benzeri. Aynı şekilde, anlatıcı artık her dinleyicinin kime ve hangi yerlerde hitap edildiğini bilmesini sağlamak için, okuma sırasında kişi ve yerlerin isimlerini vermeye başlamalıdır. Bunların en önemlisi, peygamberin kendisinin adıdır, Muhammed ve Ahmet. Peygamber anlatıcı tek bir kişi olarak kalsa da, ümmetin farklı kesimleri arasındaki fiziksel mesafe, birden fazla okuyucu gerektirir. Farklı kişilerin, Kur'an'ı okuyarak, okumaları ve yine de Muhammed adında tek bir peygamber olduğunu vurgulamaları gerekir. Hala sözlü formatta kendi benzersizliğini ve özel durumunu düşünen bir konuşmacı var. Ancak aynı nefeste metnin diğer okuyucuları ve peygamberin kendi ölümlülüğünü, tehlikeli siyasi konumu, artık yaşlı olması veya muhtemelen her ikisi nedeniyle, hesaba katması gerekiyor. Peygamberin hayatının sonlarına doğru, Kur'an'ın çeşitli bölümlerinin bir araya getirilmiş olduğu anlaşılıyor. 2. Mekke döneminde ciddi olarak başlayıp peygamberin ölümünden öncesine kadar devam eden yazılı bir Kur'an nüshası bulunmaktadır. Peygamberin ölümü, kızlarının ve eşlerinin ölümü, Arapça konuşulmayan bölgelere yayılması veya halifelerin ve ardından imparatorlukların yükselişi hakkında herhangi bir ön bilginin olmaması, bu erken tarihlemeyi vurgular. Ayrıca, Medine Kur'an'ındaki hukuki pasajlar asla kendini tekrar etmeyerek, çeşitli durumlarda benzer verileri tekrar tekrar ifade etmesi gereken sözlü beyanlar yerine, tekrar tekrar okunabilecek ve okunacak bir metne akla getirir Kur'an'ın anlattığı hikayelerin büyük çoğunluğunda yaptığı gibi Bu veya bir ilkel Kur'an külliyatının bir kısmı muhtemelen Mukatta'da gördüğümüz şeydir alınan Kur'an'ın 114 suresinden 29'undan önce gelen gizemli kopuk harfler Kur'an'ın meşhur kopuk harflerinin kesin işlevi tartışmaya açık olsa da ki bu tartışmayı burada çözmeye bile çalışmayacağım aynı zamanda alınan külliyattan önce bir veya daha fazla külliyatın yankılanan bir ipucunu da bırakmaktadırlar. Bu, yukarıda belirtilen Zeyd hadisinde ima edilene çok benzeyen en azından bir sahabe külliyatı olurdu. Harfleri taşıyan sureler neredeyse her zaman vahit tartışmasıyla, Kur'an'ın kendisi, kalemler, ilahi kelam ve benzeri başlar ve bu da harfler ile eşleştikleri sureler arasında bir ilişki olduğunu gösterir. Kopuk harfleri taşıyan belirli surelerin yazıcısıları hem harfleri hem de onları takip eden sureleri yazmıştır. Dahası, harfler yalnızca kanonik uzunluklarına göre sıralandıklarında bize görünen kabaca kümeler halinde dağılmıştır. Başka bir deyişle, harfler eşlik ettikleri surelerin kasıtlı bir parçasıdır ve bu nedenle metnin ilk aşamalarında da yer almış olmalıdırlar. Aynı harfler, kanonikleştirilmiş Kur'an'da olduğu gibi, yaklaşık olarak azalan uzunlukta bir sırayı takip eder. Kur'an'ın en uzun surelerden en kısalara doğru sıralanma sistemi, Hazreti Peygamber'in yaşamı boyunca yazılmış Kur'an'ın en azından bir kısmıyla çağdaştır. Bu kopuk harflerde böyle bir örüntü yaratabilecek durum ne olabilir? Muhtemelen bu cildin anlatmayı umduğu duruma benzer bir durum. Kur'an'ın ilk yazımının, 2. ve 3. Mekke dönemlerinde başladığını varsaydığımız ancak Medine'ye kadar devam eden yazıcılık aşamalarında, bir veya birden fazla yazıcı, Hazreti Peygamber'in tam farkındalığı ve bilgisiyle sureleri kaydetmeye başladı. Peygamber konuşmayı sağladı, yazıcılar da transkriptleri sağladı. Mukattaatlar, bu çok erken projenin belirsiz bir parçasıydı. Nitekim, bugün yazılı Kur'an'daki surelerin yalnızca yüzde 25'i mukattaat ile başlasa da, bu sureler bilinen en eski Kur'an yazmalarında çok daha yaygın olarak bulunmaktadır. Örneğin, Birmingham Kur'an'ı 3 sureden oluşur ve bunlardan ikisi harflerle başlardı. Tübingen Kur'an'ındaki 19 sureden onu şimdi veya bir zamanlar harfleri içeriyordu. Ünlü sana palimpsest altı şuur içerir ve bunlardan dördü başlangıçta mukattaat içeriyordu. Ayrıca, birçok sureden önce gelen besmele gibi, mukatta da söylenmemiş bir şeyi çağrıştırır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ifadesi, ye ilahi isim YHWH'yi özellikle Yahudiler için, ya da teslisi, sadece Hristiyanlar için, ifade ediyor gibi görülse de, ikisini de sağlamaz. Mukatta da aynı şekilde kopuk, eksik harflerdir. İlahi kelamın parçaları veya temel unsurlarıdırlar, ancak telaffuzlarını sağlayacak insan sesi olmadan tam olarak etkinleşmezler. Harflerin hiçbirinde, şeklin tam olarak hangi sesi temsil ettiğini gösteren bir ayırıcı işaret bulunmadığından, yalnızca şekil olarak kalırlar. Bunlar, ancak bir peygamberin ağzından okunduklarında anlamlı ve sabit bir gerçekliğe dönüşen boş işaretlerdir. Peygamberin kariyerinin aynı döneminde de ortaya çıkan Kur'an'daki işaret ve mesel kavramları gibi, dünyanın eksik yazısı da, bir insan alıcı tarafından alınması, üzerinde düşünülmesi ve yorumlanması gereken Tanrı'nın öz ifadesidir. Yine, bu bize bağlantısız harflerin daha derin anlamını vermez, ancak Kur'an'ın tarih öncesine dair bir şeyler ortaya koyar. Bugün sahip olduğumuz Kur'an'ın kabul görmüş külliyatının içinde, daha sonra şu an sahip olduğumuz Kur'an'a dönüştürülen toplanmış Kur'an, lar, kaydırılmış gölgeleri vardır. Sahabe kodeksleri, 2. Mekke dönemi civarında yazılmaya başlanmıştır ve bunlardan en az biri zaten aşağıya doğru uzunluklarına göre düzenlenmişti. Başka birinin, peygamber, sözlerini parşömen üzerine kaydeden yarı okur yazar bir yazıcı veya yazıcılar için bu düzenleme sistemi en pratik olurdu. Böyle bir düzenleme sistemi, ciltler arasında standartlaştırma gerektirmez, örneğin, modern sayfa numaralandırmasında olduğu gibi, ve kapalı bir kanonda değildir. El yazısının veya yazma yüzeyinin boyutuna bakılmaksızın, ikinci, üçüncü veya dördüncü bir yazıcı tarafından mükemmel bir şekilde kopyalanabilen bir düzenlemedir. Daha da önemlisi, sonsuza kadar ekleme yapılabilen bir organizasyon sistemidir. Sayfalar ve pasajlar, yalnızca uzunluklarına göre ait oldukları yere göre bu protokanona eklenebilir. Bu da önceden yazılmış bir metni yeniden kopyalamak için gereken hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağlar. Daha sonra, en uzundan en kısaya doğru sıralama ilkesini izleyerek az ya da çok daha fazla pasaj eklenebilir. Bu, kusurlu bir süreç olurdu. Belirli bir surenin tüm kelimelerini ve harflerini tam olarak azalan uzunluğa yerleştirmek için saymanın bir faydası olmazdı. Kaba yerleştirme gayet iyi işe yarardı, uzun sureler uzun surelerle, kısalar kısalarla ve benzeri. Yani, sayfalar ve pasajlar yalnızca boş bir sayfanın kalanına sığarlarsa eklenebilir veya çok daha kolay bir şekilde, sayfalar olduğu gibi eklenebilir. İşte bu yüzden Kur'an'ın sıralaması kabadır, uzundan kısaya kuralı genellikle böyledir, ancak gerektiğinde redaktörler zeyid veya başka biri tarafından ihlal edilir. Aksi takdirde, sıralama sisteminin tek büyük ihlali, açıklaması en kolay olanıdır, dualar en başta ve en sondadır, 1, 113 ve 114. sureler. Bir dosya dolabını alfabetik sıraya göre düzenlemek veya Yunan alfabesinin 24 harfini içeren iki Homeros destanı gibi, Kur'an'da çok erken bir andan itibaren bir akordeon gibi dışa doğru genişleyecek şekilde tasarlanmıştır, Hatta kanon bile daha sonra eklenecek daha fazla kanon olduğunu göstermektedir. Muhammed'in vefatından önce ve sonra ve onu takip eden nesil, bu paleokanon diğer surelerle doldurulmuş ve diğer kodekslerle birleştirilmiştir. Bu, Zeyd'in hadislerinde belirtilen olaylarla birebir aynı olmasa da, kesinlikle böyle bir sürece benzemektedir. Her ne olmuş olursa olsun, sözlü Kur'an hızla yazıya döküldü. Burada, maddi bir metin olarak yazıya geçirilmenin erken dönem Kur'an'ın özünde olmadığını savundum. Surelerin ilk %50'sinde, bu metnin fiziksel olarak kaydedilmek üzere yazıldığını gösteren hiçbir şey görmüyoruz. Ancak Mekke ve Medine dönemlerinin sonlarında, Kur'an anlatıcısı, anlatımlarının yazıya geçirildiğinin ve bu yazıyı bir dereceye kadar barındırması gerektiğinin giderek daha fazla farkına vardı. Bu çalışmayla hem Kur'an'ın yoğun sözlü anlatımını hem de daha okur yazar bir düşünce tarzıyla genişleyen etkileşimini kanıtlamaya çalıştım. Kur'an yalnızca sözlü veya yalnızca edebi bir eser değildir. Tamamen sözlü ama aynı zamanda kısmen edebidir. Bu bir ya ya da durumu değildir. Sözlü anlatım ve okur yazarlık genellikle böyle değildir. Kuran Kadim Arap Sözlü anlatımı ile İslam öğreniminin ortaça merkezlerinin gelecekteki edebi kültürleri arasındaki zaman çizelgesinde kritik bir noktada ortaya çıkar. Kur'an’ın sözlü ve okur yazar ikiliğine uymasını beklememeliyiz. Bunu belirttikten sonra, bu çalışma boyunca Muhammed’in bizim tanıyabileceğimiz herhangi bir şekilde okur yazar olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını gösterdim. Alfabeyi ve temel notasyonları nasıl yapacağını çok iyi biliyor olabilirdi, ancak İncil materyalleri, şiirler veya Arapça veya başka bir dilde felsefi diyaloglar gibi gerçek literatürü okumuyordu. Kur'an'ın içeriği her zaman oldukça somuttur ve anlatıcı nadiren gerçek soyutlamalar yapar, bu da yine neredeyse okuma yazma bilmeyen veya en azından eğitimsiz bir peygambere işaret eder. Tersine Kur'an'da şu anki haliyle tespit ettiğimiz gelişmeler ve eksiklikler yeminlerin kaybolması, özel isimlerin kullanılması ve kullanılmaması, Arapça olmayan metinlerin Arapça yorumlarının ortaya çıkması, Kur'an işaretlerinin, mesellerinin ve tiplerinin rafine edilmesi bize peygamberin zihninin okur yazarlığa daha fazla alıştığını ancak kendisi asla gerçekten okur yazar olmasa da eski sözlü anlatım biçimlerini koruduğunu gösteriyor. Bu, elimizdeki diğer kanıtların bağlamına da uyuyor ve hepsi de Kur'an metni için çok erken ve hızlı bir kanonlaştırma sürecine işaret ediyor. Muhammed'in Arapçası için artık standart olan yazının bir önceki yüzyılda geliştirilmesi ve kodeks teknolojisinin bundan çok önce mevcut olması zaten mevcuttu. Kabaca 7. yüzyılın ortaları ve sonlarına tarihlenebilen bir dizi Kur'an ve Kur'an benzeri yazıt ve el yazması da benzer şekilde bu erken yazılı Kur'an'a işaret ediyor. Kur'an'da Muhammed'in hayatını hemen takip eden önemli olaylara dair atıfların olmaması da anlamlıdır. Peygamberin ölümü ve ardından gelen kabile savaşları ve halifeler, Kur'an metninde hiçbir şekilde ima edilmemiştir ve bu da tarihsel bakış açısına sahip olanlar tarafından asgari düzeyde düzenleme yapılan erken bir kanonlaştırmaya işaret eder. Çeşitli revizyonist görüşlere sahip belirli sayıda modern Kur'an alimi yazılı bir Kur'an'ı ancak 7. yüzyılın ortalarından önemli ölçüde sonra veya önemli ölçüde önce değerlendirebilirken, bu tür sonuçlara varmak her geçen saat daha da zor görünüyor. Bir an için çok daha varsayımsal bir alana geçersek, elimizdeki kanıtlar göz önüne alındığında, yazılı Kur'an'ın ortaya çıkması için en olası durum bu gibi görünüyor. Muhammed'in icraları başlangıcından itibaren dönemin kültüründe şuur olarak adlandırılan birimler halinde veriliyordu, ancak yine de şuur bir tür olmaktan ziyade, bir tür Arapça konuşmanın icrası için genel bir etiketti. Cemaati büyüdüğü ve özellikle de üyeleri Mekke Yesrib, Etiyopya ve başka yerler arasında giderek daha fazla bölündüğü için, sureleri kaydetme ihtiyacı Muhammed'in dikkatini çekti. Muhammed her yeni şuur sunduğunda, sözlü yayınında veya hemen sonrasında, yani ilk kez halka açık bir şekilde okunduğunda yazıya geçirilirdi. Yazım işini gerçekten kaç kişinin yaptığı belirsizdir. Kur'an'ın geçmişinin geleceği. Telefonun icadından hemen önce, telefona ne söyleneceği konusunda şaşırtıcı ve kolayca unutulan bir tartışma vardı. İnsanlar daha önce hiç bu kadar uzaktaki birinin sesini duyamamıştı, aynı şekilde karşısındakini de duyabiliyordu. Alexander Graham Bell, ölümü 1922, çağrının limana gelen bir gemi gibi sert bir ahoy. Felementçe hoy, ile karşılanması gerektiğini önermişti. Connecticut, New Haven'daki 1818 bölge telefon şirketinin ilk telefon rehberi, konuşmaların hepsi bu kadar ile bitmesini öneriyordu. Hem hallo'a, daha sonra merhaba, hem de güle güle demek birer gelişmeydi. Bunlar apaçık, doğal veya normal değillerdi. Yeni bir teknolojinin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması üzerine bir tartışmanın sonucuydular. Bu telefon teknolojisi yeni bir soru sordu, yanınızda olmayan ama sizi şu anda duyabilen birine nasıl hitap edersiniz? Bunun altında, çoğunlukla görünmez olan, telefonun bir gün sahip olacağı kültürel güce ulaşması için gereken zihniyet değişikliği yatıyor. Mesafe ve hatta okyanusların önemsiz olduğu günümüzde biriyle konuşmanın ne anlamı var, evden uzakta, anda veya beklemede olmak ne anlama geliyor? Yeni bir teknoloji ortaya çıkıp normalleştiğinde olan budur. Önce teknolojinin fiziksel olarak gelişi, ardından onu takip eden daha uzun ve genellikle fark edilmeyen düşünce değişimi. Zamanla, bu ikinci değişim zihin değişikliği bariz ve doğal görünüyor. Elbette telefona cevap verdiğimizde merhaba diyoruz. Neden demeyelim ki? Buna çok benzeyen bir şey, 7. yüzyılın başlarında Kur'an'ın tecelli etmesi sırasında yaşandı. Arap dili önceki yüzyıllarda yeni bir yazı teknolojisiyle tanışmıştı. Ancak Hazreti Muhammed ve toplumunun zihni bu teknolojiyi bir sonraki aşamaya taşıdı. İnsanlar teknolojiyi yaratır ve ardından teknoloji insanları yeniden yaratır. Bu çalışmanın sayfaları boyunca peygamberin zihninde yalnızca sözlü düşünce biçimlerinden daha okur yazar olanlara doğru çok yavaş bir dönüşüm fark ettik. Son derece şiirsel bir sesle yazılan kısa Mantik sureler, daha uzun, daha geniş bir şekilde okunabilen surelerle yer değiştiriyor. Kur'an'ın tanrısı giderek daha aşkın hale geldikçe anlatıcı ve halkı giderek daha fazla odak noktasına geliyor. Kur'an'ın yeminleri, izlenimci düşünceleri ve eliptik referanslar, resmi hikaye, işaret, mesel ve tipin yerlerini almasıyla birlikte tükeniyor. Hazreti Muhammed'in kendisinin giderek daha okur yazar hale geldiğine dair anlamlı ipuçları görmesek de onun zihni ve veya halkının kolektif zihinleri özellikle soyutlama olmak üzere daha okur yazar düşünce türleriyle giderek daha rahat hale geliyor. Kur'an tarihinin bu okumasında zihinlerin yeni teknolojilerin tanıtımı ve bunlara uyum sağlanmasıyla paradigmatik şekillerde değiştiğine dair görünüşte basit bir gözlem gizlidir. Bu çok normal ve beklenen bir durum gibi görünse de aslında öyle değildir. Bu, bireysel aktörlerin seçimler yapmasını ve sorunları çözmesini gerektiren içsel bir kültürel dönüşümdür. Okuyan zihnin bir tarihi vardır ve bu zihin olmadan, ortaçağa yakın doğusu ve dolayısıyla dünyanın geri kalanı, tüm zamanlar boyunca, çok farklı bir yerdir. Modern öncesi dillerin çoğu sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş yapmaz. Dil ortaya çıkar, sözlü biçimlerde yaşar ve ardından yerel bir yazı sistemi hayal bile edilemeden yok olur. Dünyadaki insanların çoğu artık yazılı dillerde konuşsa da, bunun gerçekleştiği zaman sayısı tarih boyunca konuşulan dil sayısına kıyasla oldukça düşüktür. Belki de bir dil, yaygın ve kolay erişilebilir edebiyata yalnızca bir veya iki yüz kez olanak sağlamıştır, Walter Onege, gizemli bir kesinlikle, yalnızca 78 kez olduğunu varsaymıştır. Yedinci yüzyıl Arapça konuşan kültürünün sözlü edebiyatında ayırt edici bir şey varsa, o da karmaşık yazılı düşüncenin aracı haline gelen sıra dışı bir dönüşüm geçirmiş olmasıdır. Arapçanın Bedevi sözlü şairlerinden Bağdat kütüphanelerine uzanan yolculuğu nadirdir, ancak duyulmamış da sayılmaz. Arapça, sözlü kültür söz konusu olduğunda kanıtlanabilir bir şekilde tuhaf olmasa da Kur'an öyledir. Bir eser olarak yeri oldukça tuhaftır, belki de benzersizdir. Kur'an, geç antik çağda yazıya alışmış bir zihin ve kültürün anlık görüntüsünü kendi içinde muhafaza eder. Kur'an'dan önce ve sonra diğer yakın doğu metinlerinde eliptik hikaye anlatımını, işaret ve metafor kullanımını veya soyutun ortaya çıkışını görmediğimizden değil gördüğümüz gibi, Kur'an'da bu dönüşümü gerçek zamanlı olarak belgeledik. Kur'an, parça parça, yavaş yavaş, azar azar, on yıllar boyunca sunulduğu ve yazarı olmayan yazıcılar tarafından yazıldığı için, Peygamberin zihninin yeni dünyalara doğru ilerlediğini görüyoruz. Bir petri kabındaki numune gibi, Kur'an bize düşünce ve düşünmenin, yaşamanın ve nefes almanın evrimini, bu evrim gerçekleşirken gösterir. Kur'an'ın başlangıcı ezici çoğunlukla sözlü bir dünyadadır, ancak birkaç on yıl sonra sona erdiğinde, Kur'an metne ve çeşitli edebi düşünce biçimlerine ihtiyaç duyar. Ve bunun bir kaydına sahip olmamız edebiyatın ne olabileceği fikrinin gelişini işaret eden bir edebiyat Kur'an'ı dikkate değer kılıyor. Öncelikle zamanlama meselesi var. Kur'an, bir yazı sisteminin gelişiminin ve rafine edilmesinin yüzyıllar veya daha uzun bir süre aldığı salt sözlü bir ortamda ortaya çıkmamıştır. Bunun yerine Kur'an, çok daha okur yazar kültürlerle hem doğrudan hem de sınırlı temas halinde, ezici bir çoğunlukla ama tamamen değil, sözlü bir ortamda ortaya çıkmıştır. İmparatorluk siyasi el yazısı, hem Roma hem de Farsça yazılı sikkeler Kutsal kitaplar, hem Yahudi hem de Hristiyan, ve kutsal kitaplar üzerine ayin yorumları, Aramice-Süryani, Yunanca, Ceiz ve Kıpti dillerinde, zaten mevcuttu. Hala oldukça kusurlu olsa da, 7. yüzyılın başlarındaki Arap yazı sistemi, Tomar'dan çok daha kolay okunabilen bir format olan kodeksin zaten kadim kullanımından faydalanmıştır. Arapça yazısının kendisi, çoğu kelime için zaten net bir başlangıç ve sona sahipti. Yunanca, İbranice, Latince, Kıpti ve diğer birçok büyük antik yazılı dilin, sürekli bir yazıdan kelimeler arasında boşluk, küçük harf ve okuyucu için diğer yardımcılar kullanmaya geçmesi yüzyılları aldı. Yedinci yüzyıl Arap alfabesi, çoğu harf için belirgin başlangıç, Orta ve son biçimlere sahipti ve bu da kelimeler arasında en azından belirgin bir ayrım sağlıyordu, bu da zorluk çeken yarı okur yazar okuyucular için büyük bir nimetti. Dolayısıyla, Arapça ve özellikle de Kur'an kendilerini edebiyat olarak sunduğunda, İslam'ın gelecekteki edebi gelişmelerine yönelik çalışmaların çoğu zaten tamamlanmıştı. Anahtarı çevirmek için sadece Kur'an yeterliydi. İkinci olarak, hem kelimelerin kelimesi kelimesine hatırlanması hem de sözlü ezberleme konusunda alışılmadık, belki de türünün tek örneği, bir çifte kaygı söz konusudur. Sözlü kültürler, uzun metinlerin kelimesi kelimesine ezberlenmesiyle nadiren ilgilenirler ve genellikle belirli bir performans dışında sabit metni tam olarak kavramsallaştıramazlar. Ve doğrusunu söylemek gerekirse, Sözlü veya yazılı hiçbir durumda büyük bir bilgi birikimini kelimesi kelimesine bilme ihtiyacı neredeyse hiç ortaya çıkmaz. Ancak gelişimi boyunca sözlü olarak kalan ancak daha sonra belirli okur yazar düşünce ve duyarlılıklar ekleyen Kur'an'da sözlü öncelik ve metinsel istikrarın bu nadir birleşimini görüyoruz. Daha okur yazar bir kültür, Kur'an'ın sözlü bileşenlerini hızla bir kenara atar ve metni tutarlı biçimlere dönüştürürdü. Sureler uygun türlere dönüştürülürdü. Ayetler daha güvenilir ve öngörülebilir uzunluklara, ritimlere ve kafiyelere dönüşürdü. Temalar basitleştirilir, belirsiz konular ve kelimeler tamamen ortadan kaldırılırdı. Bu arada, daha sözlü bir kültür, bir metnin kesin kelimelerini korumakla daha az ilgilenirdi. Kur'an-ı Kerim hayatta kalsaydı bile, metnin tek bir doğru veya kanonik versiyonu olmadan, yalnızca hareketli parçalar ve formüllerden oluşan destansı bir döngü olarak varlığını sürdürürdü. Sözlü ve yazılı olanın bu arayüzü, İslam medeniyetleri ve halkları üzerinde sonsuza dek iz bırakmıştır ve bırakmaya devam etmektedir. Dünya genelindeki İslam kültürleri, Kur'an'ın fiziksel metniyle rekabet halinde değil, onunla birlikte bu kadim sözlü geleneğin bir kısmını korumuştur. Üçüncüsü, bu hikayenin dini bir boyutu var. Kur'an'ın son derece sıra dışı kökenleri ve oldukça şanslı tarihsel zamanlaması, hem sonraki İslam düşüncesini hem de İslam tarihini şekillendirmiştir. Proto-Müslüman halklar ortaya çıkıp Romalılar ve Perslerle çatışmaya girdiğinde, fethedilen halklar çoğunlukla hem Araplaşır hem de İslamlaşırdı. Bu değişimler bir arada gerçekleşti. Tarihçilerin genellikle ya şöyle olsaydı, diye tahmin yürütmesi akıllıca değildir, ancak bu durumda bu durum açıklayıcı olabilir. İslam'ın yükselişi sırasında Arapça daha sözlü olsaydı, Romalıların Yunanca dilini ve dinlerini veya Moğolların Farsça ve Çince'yi benimsemesi gibi, neredeyse kesinlikle daha gelişmiş yönetim ve din dillerine boyun eğmiş olurdu. Kurucularının Arapça konuştuğu, ancak kültürünün neredeyse yalnızca başka dillerde bulunduğu bir İslam hayal edebiliriz. Batı Hristiyanlığının Yahudi Filistin Aramicesi ile veya Mahayana Budizminin Pali ile ilişkisi gibi. Bunun yerine, Arapçanın hem yüksek sözlü kültür hem de artan okuryazarlık oranı nedeniyle, Arapların ve Arapçanın çok ötesine geçen, ancak Çin'den İspanya'ya kadar açıkça Arapvari bir yanını koruyan yeni bir İslam görüyoruz. 2. ve 3. Mekke dönemlerinde Kur'an'ın kendi kutsal metinlerine uygun Arapça sözlü kültürüne olan ısrarını, Emevi İmparatorluğunun sonraki kabile müşteri sistemlerine, mevali, tekil, Mavla ve ardından Abbasilerin efsanevi kütüphanelerine bağlamak oldukça kolay olurdu. Okur yazarlığı putperestlikten uzaklaşmak olarak gören Orta Çağ İrlandalıları veya okur yazarlığa ulaşmanın bir yolu olarak Katolikliği benimsemeyi ciddi olarak düşünen günümüzün Moğol ileri gelenleri gibi, İslam'ın yayılması Arapça Kur'an'ı, Arapça Kur'an'ın yayılması da İslam'ı yaydı. Dindarlığın özellikle okur yazarlığa bağlı olduğunu genellikle düşünmeyiz. Ancak burada da peygamberin zihninin 7. yüzyılın başlarında geçirdiği dönüşümler gelecekteki İslami Yakın Doğu ve günümüz küresel İslamı için taslaklar çizmiştir. Elbette Arapça hiçbir zaman İslam'ın tek dili olmadı. Ancak Arapça'nın Müslümanların yabancı edebiyatlarını ve düşünce biçimlerini bir araya getirmedeki rolü abartılamaz. Sonra İslam'da Kur'an'dan sonra edebi düşüncenin bulunduğu yere varıyoruz. Kur'an anlatıcısının hayal gücü biraz daha az sözlü olsaydı hayal edin. Kur'an, derinlemesine somutlaşmış sesini ve durumsal düşüncelerini asla koruyamazdı ve bu nedenle bağlamsallaştırma işlevi görecek önemli bir ikinci literatür külliyatına ihtiyaç duymazdı. Müslümanlar o zamanlar veya şimdi peygamber biyografilerine, siremezi. Hz. Muhammed ve çevresine atfedilen yazılı bilgeliğe, hadis, veya Kur'an'ın Müslüman okuyucularının içgörülerine, tefsir, tevil, yöneldiğinde, Kur'an'ın ulaşılabilir hale gelmesi için önemli miktarda tefsir ve ikincil veriye ihtiyaç duyduğu doğrudan kabul edilir. Kur'an'ın özlü, eliptik üslubu, klasik İslam'ın hacimli ürünlerini yaratmıştır. Geç Antik Arap sözlü kültürünün en büyük eseri, Aynı zamanda Ortaçağ Arap el yazısı kültürünün de en büyük kışkırtıcısıdır. Başka bir deyişle, dünya tarihindeki en okuryazar modern öncesi medeniyetler, özellikle Irak, İran, Anadolu ve İberya, güçlerini az sayıda sözlü icranın şanslı kayıtlarına borçludur. Tersine, Kur'an-ı Kerim biraz daha sözlü bir ortamda ortaya çıkmış olsaydı, Muhtemelen hiç var olamazdı veya en iyi ihtimalle oldukça sansürlenmiş bir veya birden fazla biçimde var olurdu. Yeni teknolojilerin ortaya çıkışıyla birlikte, zihinlerde büyük bir dönüşüm daha yaşıyoruz. 7 yüzyılda sözlü Arapça normlarının, başka yerlerdeki kadim edebi teknolojilerle tesadüfi bir şekilde birleşmesi yaşanırken, şimdi dijital kayda doğru büyük bir küresel dönüş görüyoruz. Elbette bunlar çok farklı gelişmeler, ancak Kur'an'ın kendi tipolojisi gibi, geçmişin bir şekilde bugüne, bugünün de bir şekilde geçmişe işaret etme biçimi var. Dijital dönüşümün önemli miktarda veriyi gözlerimizden, kaydedilmiş müzik, radyo, podcast ve film gibi, kulaklarımıza geri getirmesi, atalarımız tarafından işlenen çoğunlukla sözlü, işitsel düşünce biçimlerini düşünme olasılığımızın biraz daha yüksek olması şaşırtıcı değil. Sözlü veri depolama biçimleri gibi, sonsuza dek kopyalanabilen kulaklarımız aracılığıyla gelen bilgileri değerlendirmeye giderek daha fazla meyilli hale geliyoruz ve bu yazılı olmayan kayıtlar yalnızca insanlık tarihinde onurlu bir yere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda uygun edebiyatın gerçekten yakalayamayacağı benzersiz düşünce biçimlerini de işliyor. Hatta sözlü kültürün incelenmesi bile 20. yüzyıla özgüdür. Çünkü sözlü kültür bir olgu olarak ancak birkaç okur yazar insanın farklı sözlü kültürlerden sözlü performansları kaydedebilme ve daha sonra notlarını karşılaştırabilme yeteneğine sahip olmasıyla gözlemlenebilir. Yugoslav ozanlarından Homeros destanlarına kadar. Bunu bir uyarı olarak da alalım. Batıda ve Batı dillerinde İslam'ın incelenmesi ve uygulanması sömürgeciliğin, oryantalizmin ve İslamofobinin gölgesinde sonsuza dek yaşayacaktır. Gezegenin dijital dönüşümü yalnızca insan zihinlerini yeniden şekillendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni teknolojiler normalleştikçe ve yanlış bir şekilde doğal göründükçe yeni bağımlılık biçimleri de yaratacaktır. Bu çalışma için ele alınan çağdaş edebiyatlar bile okur yazarlığın üstünlüğü ve sözlü anlatımın geri kalmışlığı hakkındaki yargılarla doludur. Bilim insanları ve psikologlar Tıpkı 19. yüzyılda doğuyu inceleyen ataları gibi, zihinsel ötekine karşı küçümseyici bir tavır sergiliyorlar. Batılı akademisyenlerin her türden sözlü geleneği özellikle de yaşayanları göz ardı etme veya kişinin kendi kültürünün edebi normlarını açıkça yansıtmayan metinsel kalıpların kaotik düşünceye işaret ettiğini varsayma eğilimi, kibir ve ırkçılığa dayanan bir bağnazlıktır. Varsayılan bir insan zihni veya ideal bir insan düşünme biçimi yoktur. İnsan zihinleri çoğunlukla yeniden yapılandırılabilir, yeniden programlanabilir, beyinlerde bulunur, günün ve dünyanın ihtiyaçlarına yanıt verir. Okur yazarlık daha iyi değildir, sadece belirli konularda daha iyidir. Sözlü kültürde farklı değildir. Bunu mekan ve kişisel hafızadan bağımsız teknografik zihnin Geçmişin okur yazarlıklarının yerini alarak dünyayı ve dolayısıyla Kur'an'ı okuma biçimimizi bir kez daha değiştirdiği gerçeğiyle hatırlayalım.